Arsen Lüpen Kibar Hırsız Yazar Maurice Leblanc Bölüm 1 Arsen Lüpen'in Tutuklanması Oldukça güzel başlayan bu seyahat için tuhaf bir son olmuştu. Süratlı ve konforlu bir transatlantik olan La Provence'in mürettebası, yardımsever, yolculara seçkin ve zevk sahibi kişilerdi. Yeni ilişkiler kurumanın heyecanı, samimi eğlencelerle birleşerek hoşça vakit geçirmemizi sağlıyordu. Issız bir adada yaşıyormuşuz gibi dünyadan kopuk olmanın, yalnızca birbirimizle muhatap olmanın keyfini çıkarıyorduk. Öncesinde birbirini tanımayan, fakat birkaç gündür içli dışlı bir yaşam sürmek durumunda kalıp, okyanusun öfkesine, dalgaların ve fırtınanın şiddetine ve durgun denizin rahatsız edici tek düzeyine Kol kola meydan okuyan bu kişilerin ne kadar özgün ve samimi olabileceklerini hiç düşündünüz mü? Fırtınaları, güzelliği, tek güzelliği ve çeşitliliğiyle yaşam bir tür trajik varoluşa dönüşebiliyor. Belki de bu seyahatte haz ve korku karışımı hislerle başlamamızın nedeni budur. Son birkaç yıldır transatlantik solcularının hayatına eklenmiş olan yeni bir şey var. Yüzen adacık, artık bir zamanlar olduğu gibi dünyadan bağımsız değil. Bu yeni şey onları Atlantin en ısıs sularında bile dünyaya bağlıyor. Sayesinde haberleri gizemli bir şekilde aldığımız telsiz telgraf. Mesajların içi boş olan bir kablodan gelmediğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Durum çok daha karmaşıktı. Hatta bu mucizeyi ancak rüzgar açıklayabilirdi. Seyahatin ilk gününde zaman zaman Birimize uzak diyarlardan birkaç kelime fısıldayan bir ses tarafından takip edildiğimizi hissettik. Ben iki arkadaşımla konuştum. Birçok kişi de diyar yolculara bazen neşeli, bazen de hüzünlü veda cümleleri gönderdi. Seyahatin ikinci gününde Fransız sahillerinin yaklaşık 500 mil açıklarında, şiddetli bir fırtınanın ortasında telsiz telgraftan şöyle bir mesaj geldi. Arsene Lüpen geminizde. Birinci sınıf kameralarda sarı saçlı, sağ kol yaralı. Yalnız seyahat ediyor ve takma adı R. Tam o anda fırtınalı gökyüzünde şiddetli bir şimşek çaktı. Elektrik kabloları hasar gördüğünden mesajın tamamı bize ulaşamadı. Arsene Lüpen'in takma adına dair yalnızca ilk harfini öğrenebilmiştik. Eğer mesajda başka bir kişiden söz ediliyor olsaydı, telgraf operatörü ve mürettebat haberi kolayca gizleyebilirdi. Fakat bu haber en iyisi saklayıcıların bile saklayamayacağı türdendi. Aynı gün haber bütün gemiye yayıldı ve herkes Arsene aramızda gizlendiğinin farkındaydı. Son birkaç aydır bütün gazetelerin bahsettiği sorumsuz hırsız Arsene Lippen aramızda gizleniyordu. En başarılı dedektifimiz Ganymed'in en olmayacak yerlerde bile mücadele ettiği gizemli kişilik. Yalnızca şata ve salonlarla ilgilenen, bir gece Baron Shorman'ın evine girip üzerine kaliteli eşyalarınız olduğundan kibar hırsız Arsène Lupin tekrar gelecek yazdığı kartını bırakarak bir şey almadan çıkan eksantrik beyefendi Arsène Lupin. Yeri gelince şoför, dedektif. Kitapçı, Rus fizikçi, İspanyol boğa güreşçisi, pazarlamacı, yağız delikanlı veya bir yaşlı moruk olabilen binbir surat Arsene Lüpen. İçinde bulunduğumuz durum bir hayli ilginçti. Arsen Lüpen bu gemideydi. Bizimle aynı salonda, aynı sigara odasında ya da aynı müzik odasına dolaşıyordu. Belki de şuradaki beyefendi odur ya da diğeri. Masada karşımda oturanın ya da kompartımandaki beyefendinin o olmadığı ne malum? Ertesi sabah bayan Nili Underdown heyecan içerisine şöyle dedi. Bu durumun 5 gün daha sürecek olması katlanılır gibi değil. Umarım hemen yakalanır. Daha sonra bana dönerek Bay D. Andresi sizin kaptanlarınız çok iyi. Mutlaka bir şeyler biliyorsunuzdur dedi. Keşke Bayan Nelly'yi ilgilendirecek bir şeyler bilseydim. Çünkü o, her ortamda dikkatleri üzerine çekebilen, zenginlik ve güzelliğin vücut bulduğu muhteşem bir varlıktı. Paris'te, Fransız annesinin yanında eğitim almış olan Bayan Nelly, Chicago'daki milyoner babası Bay Underdown'ı ziyarete gidiyordu. Bu yolculukta kendisine arkadaşı Lady Gerland'dır fark ediyordu. Başlarda Bayan Nelly'den hoşlanıyordum. Fakat zaman geçtikçe ve ilişkimiz güçlendikçe hissettiklerimin hoşlanmaktan daha fazlası olduğunu fark ettim. Dahası o da hislerimi belli bir ölçüye kadar karşılıksız bırakmıyordu. Şakalarıma gülme nezaketini gösteriyor ve anlattığım hikayelere ilgi duyuyordu. Fakat sakin, kibar ve zevk sahibi genç bir rakibim vardı. Bana öyle geliyordu ki Bayan Neli'nin onun sakin mizacını, benim Parisli hava tercih ettiği zamanlar vardı. Bu genç delikanlı da Bayan Nelly bana az önceki soruyu sorduğunda onun etrafını çeviren hayranlardan biriydi. Hepimiz önceki geceki fırtınanın temizlediği gökyüzünün ve güzel havanın keyfini çıkarıyorduk. Maalesef kesin bir bildiğim yok hanımefendi. Fakat Ersen Lüpe'nin ezeli düşmanı dedektif Ganimard gibi bu gizemi aydınlatmaya çalışabiliriz diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Bence bu bizi aşar. Ah, hiç sanmam. Öncelikle hanımefendi, sizce bu çok karışık bir mesele mi? Hem de oldukça karışık. Elimizdeki ipuçları unutuyorsunuz. Hangi ipuçları? İlk olarak, lüpenin takmadığı R harfiyle başlıyor. Bu çok da güvenilir bir bilgi değil, diye cevap verdi. İkinci olarak, yalnız seyahat ediyor. Bu bilgini işimize yarar ki. Son olarak sarı saçlı. Yani. Yani tek yapmamız gereken yolcu listesini kontrol etmek ve eleme yaparak ilerlemek. Yolcu listesi cebimdeydi. Çıkarıp bir göz gezdirdim ve şöyle dedim. Yolcu listesinde R harfiyle başlayan 13 erkek yolcu var. Yalnızca 3 mü? 2. sınıf kameralarda yalnız 13 tane R harfiyle başlayan erkek yolcu var. Ve bunların 9'u eşleri, çocukları veya hizmetkarlarıyla birlikte seyahat ediyor. Yani geriye yalnız seyahat eden 4 kişi kalıyor. İlki Markide Raverdan. Amerikan Büyükelçisinin sekreteri. İyi tanırım diyerek araya girdi bayan Nelly. Binbaşı Rawson diye devam ettim. Biri ''O benim amcam.'' dedi. Bay Rivolta, siyah gür sakallı bir İtalyan, ''Buradayım.'' diye seslendi. Bayan Neli, kahkahalara boğularak, ''Bu beyefendinin sarışına benzer bir hali yok.'' dedi. ''Pekala, Listrik son kişinin şüphelimiz olduğunu düşünmekten başka bir seçeneğimiz kalmıyor öyleyse. Adı nedir?'' ''Bay Rosene, kendisini tanıyan var mı?'' Kimse cevap vermedi. Fakat Bayan Neli kendisine olan ilgisi beni rahatsız eden sakin delikanlıya dönerek ''Bay Rozene neden cevap vermiyorsunuz?'' dedi. Herkes dönüp ona baktı. Bay Rozene sarı saçlıydı. İtiraf etmeliyim ki çok şaşırdım. Bayan Neli'nin sorusunu takip eden sessizliğe bakılırsa orada bulunan herkes de şaşkındı. Fakat şüpheli genç öyle iğneleyici bir cevap verdi ki fikrimizin doğru olmadığını düşündük. Neden mi cevap vermiyorum? İsmimi, yalnız oluşumu ve saç rengimi düşününce ben de kendimden şüphelendim ve tutuklanacağımı düşünüyorum da ondan. Bunları söylerken görüntüsü normalden farklıydı. İnce dudakları birbirine iyice yaklaşmış, yüzü bembeyaz olmuştu. Gözleri ise kan çanağına dönmüştü. Çaka yaptığını anlamıştık fakat yine de içimize bir kuşku düşmüştü. Fakat yarı iziniz yok dedi Mayan Neli. Evet, yara izim yok. Gömleğini sıyırıp kolunu gösterdi. Yaptıkları beni etkilememişti. Çünkü bize sağ kolu yerine sol kolunu göstermişti. Tam buna dikkat çekecektim ki başka bir olay konunun dağılmasına sebep oldu. Lady Gerland büyük bir telaş içinde yanımıza geldi. Mücevherlerim, incilerim hepsi çalınmış. Sonradan öğrendik ki aslında hepsi çalınmamış. İlginç bir şekilde hırsız, elmas broşlar, taşlı kolyeler ve bilekliklerin yalnızca değerli taşlarını çalmıştı. Geri kalanlar ise güzel renkli yaprakları koparılmış çiçekler gibi taşları çalınmış bir şekilde masanın üzerine duruyordu. Lejerland dışarı çay keyfi yaparken hırsız güpegündüz kalabalık bir koridora açılan kameranın kapısını zorla açmış bir şapka kutusunun altına sak olan mücevher kutusunu bulmuş ve içinden alacağını almış olmalıydı. Elbette bütün yolcular aynı şeyi düşündü. Bu Arsene Lüpe'nin işiydi. O gün akşam yemeğinde Rosey'nin yanında kimse oturmadı. Gecenin ilerleyen saatlerinde ortaya çıkan bir dedikodu herkesi bir nebze olsun rahatlatmıştı. Kaptanın Rosé'nin tutuklattığını söyleniyordu. Sonunda rahat bir nefes almıştı. Oyunlarımıza ve danslarımıza da devam etmiştik. Bayan Nelly de oldukça neşeliydi. Rose'nin ona olan ilgisi başlarda etkileyici olduysa da bayan Nelly onu çoktan unutmuş gibiydi. Cazibesi ve nezaketi beni cesaretlendirmişti. Gece yarısı ay ışığında ona olan aşkımı ilan ettim. O da ilgimden rahatsız görünmüyordu. Fakat ertesi gün serbest olduğunu görmek hepimizi şok etti. Bardock'slu zengin bir tüccarın oğlu olduğuna dair belgeler sunmuş. Kollarında hiçbir yara izi olmaması da salı verilmesi için yeterli görülmüştü. Rosé'nin düşmanları ikna olmamıştı. Doğum belgelerimi, mi? sizi ikna etmek için gerekli belgeleri çoktan düzenlemiştir. Kollarındaki yaralara gelince ya hiç yarası olmadığı, ya da çoktan iyileşti. Daha sonradan Rosé'nin hırsızlığın yapıldığı saatlerde üst güverzede bulunduğu anlaşıldı. Düşmanları buna da inanmayıp Arsene Rippen gibi bir adamın hırsızlık yapabilmesi için orada bulunmasına bile gerek olmadığını iddia ettiler. Bütün olanlardan sonra hepimizin aklına açıklanamayan tek bir şey kalmıştı. Eğer telgrafta bahsedilen yalnız seyahat eden sarı saçlı, isminin baş harfi R olan bu kişi Rosé'in değilse kimdi? Rosey'nin kahvaltıdan biraz önce hiçbir şey olmamış gibi yanımıza geldiğinde Bayan Nellie ve Lady Gerland masadan uzaklaştı. Bir saat sonra bir kağıt parçası elden ele dolaşmaya başladı. Bu kağıtta Bay Louis, Rosey'nin çalınan cevherleri saklayan kişiyi ya da arsenik peni bulana 10 bin frank ödül vereceği yazıyordu. Kimseye yardımcı olmazsa bu haini bizzat kendim yakalayacağım dedi Roseyn. Adeta bir yarış başlamıştı. Arsene Lüpen'e karşı Roseyn. Ya da kimsenin Roseyn'in masum olduğuna ikna olmadığı için Arsene Lüpen'e karşı Arsene Lüpen. Doğrusu bu ilginç yarışın sonucunu hepimiz merak ediyorduk. Sonraki iki gün boyunca kayda değer bir gelişme olmadı. Roseyn günlerini gemide dolaşarak, bir şeyler araştırarak, sorgulayarak ve gözlemleyerek geçirdi. Kaptan da bu konuda elinden geleni yaptı. Geminin aranmadık hiçbir yeri kalmadı. Çalınan mücevherlerinde her yerde olma ihtimaline karşı bütün kameralar arandı. Umarım yakında bir şeyler bulunur. Bir sihirbaz olabilir fakat çalınan onca mücevheri yok edemez herhalde dedi bayan Neli. Elbette. Fakat üzerimizdekileri ve yanımızı taşıdıklarımızın da incelenmesi gerekir. Sonra bayan Nil'in birçok fotoğrafını çektiğim Kodak 9x12 marka fotoğraf makinemi gösterip Aslına bakarsanız çalınan mücevherler en az bu büyüklükte bir makinenin içinde pekala saklanabilir. Bunu yapan kişi sürekli fotoğraf çekiyor gibi görünür ve böylece kimse ondan şüphelenmez dedim. Her hırsızın arkasında mutlaka bir ipucu bıraktığını duymuştum. Bu genellikle doğru olabilir fakat şu an içinde bulunduğumuz durum bir istisna. Çünkü bu arsen Lupin'in yaptığı bir hırsızlık. Neden istisna olsun ki? Çünkü o bu işi yaparken yalnızca bir şeyler çalmayı düşünmüyor. Bunu yaparken kimliğini açığa çıkarabilecek her koşulda değerlendiriyor. Birkaç gün önce onu olabileceğimizden çok emindiniz. Evet, o zamanlar Arsene Lübe'nin hırsızlığına tanık olmamıştım. Şimdi ise olayın içindeyim. Şimdi ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bence boşuna zaman harcıyoruz. Nitekim soruşturmalardan elle turlu bir sonuç çıkmadı. Hatta bu arada kaptanın saati de çalındı. Kaptan çok sinirlendi. Çalışmalarını hızlandırdı. Ve Roseyni daha yakından izlemeye başladı. Fakat ertesi gün kaptanın çalınan saati 3. kaptanın yakalık kotusunda bulundu. Bu olay karşısında hepimiz çok şaşırmıştık. Aynı zamanda Arsene hırsız olmasına rağmen güçlü bir mizah anlayışına sahip olduğunu görmüştük. İşini zevkle yapıyor olmalıydı. Bize kendi yazdığı oyuna gülerken neredeyse ölen yazarı hatırlattı. Belli ki kendi çapında bir sanatçıydı. Bu yüzden karamsar ve içine kapanık görünen Rosey'ni ne zaman görsem oynadığı ikili karakteri düşünüp ona hayranlık duymaktan kendimi alamıyordum. Sonraki akşam güvertedeki görevli geminin en karanlık köşelerinden bir inleme sesi geldi. Oraya gittiğimde kalın bir kabloyla elleri bağlanmış gri bir atkıyla başı sarılmış adamın yerde yattığını görmüştü. Bu adam Rosé'ndi. Saldırıya uğramış, soyulmuş ve bir köşeye atılmıştı. Ceketine ise bir not iliştirilmişti. Notta Arsen Lüpen, Bay Rosé'nin tarafından teklif edilen 10 bin frankı memnuniyetle kabul eder yazıyordu. Rosé'nin çalınan cüzdanında ise 20 bin frank vardı. Bu talihsiz adamın bütün bunları kendi kendine yaptığını söyleyenler oldu elbette. Fakat kendini o şekilde bağlaması imkansızdı. Üstelik nottaki yazı da Rosey'nin 50'li hiç benzemiyordu. Gemide bulunan eski bir gazetedeki haberde yayımlanan yazısıyla karşılaştırdığımız kadarıyla yazı Arsène Lupin'a e aitti. Böylece Rosey’in Arsène Lupin e olmadığı anlaşılmış oldu. Sahiden de. Bordaküstü bir tüccarın oğluydu. Arsen Lüpe'nin gemide olduğu bir kez daha kesinleşmişti ve hepimizi öncekinden daha büyük bir korku sardı. Herkes öyle korkmuştu ki kimse kamarasında yalnız kalamıyor, geminin tenha yerlerine tek başına gezinemiyordu. Kendimizi daha fazla güvenle hissedebilmek için birbirimize sığınmıştık. Yine de en sıkı dostluklara bile ufak da olsa bir güvensizlik hakimdi. Herkes Arsène Lupin olabilirdi. Korkumuz yüzünden Arsène Lupin'i sınırsız ve olağanüstü güçlere sahip bir insan olarak görüyorduk. En ihtimal vermediğimiz yolcular sanki Arsène Lupin olabilirmiş gibi geliyordu. Saygıdeğer Binbaşı Ranson, Asizade Marquis de Raverdan, hatta artık isminin R harfiyle başlıyor olduğundan emin olamadığımız için Ailesi ve hizmetkarlarıyla seyahat eden, yakından tanıdığımız kişilerden bile şüpheleniyorduk. Amerika'dan gelen telgraflarda kayda değer bir haber yoktu. Varsa da kaptan bile söylememişti. Bu sessizlik sinirlerimizi iyice geriyordu. Gemideki son günümüz bitmek bilmedi. Korku içinde bir felaketi bekliyor gibiydik. Bundan sonra olacaklar basit, zararsız bir hırsızlıktan daha fazlası olabilir bir cinayet işlenebilirdi. Hiç kimse Arsenlüpen’in bu iki ufak tefek susu yeteneceğini düşünmüyordu. Geminin en rütbelileri bile onun karşısına güçsüz kalmıştı. Canını isterse yapabilirdi. Eşyalarımız ve hayatlarımız Arsene ellerindeydi. Aslına bakarsanız bütün olanlar benim işime geliyordu. Çünkü naif mizacı yüzünden Olanlardan biri hayli korkan Bayan Neli, kendini güvende hissetmek için soluğu benim yanımda alıyordu. İçten içe Arsene Lüpen'e teşekkür ediyordum. Bayan Neli ve benim bu yakınlaşmamızı sağlayan o değil miydi? Onun sayesinde Bayan Neli ile ilgili aşk ve mutluluk dolu tatlı rüyalara dalabilirdim. İstelik bunlar Bayan Neli'yi rahatsız etmiyordu. Gülen gözleri bana hayal kurma hakkı veriyordu. Sesimdeki yumuşaklıkla umut doluyordum. Amerika kıyılarına yaklaştıkça gemide hırsız arama çalışmaları durduruldu. Artık hepimiz gergin bir şekilde bu esrarengiz olayın sonuçlanmasını bekliyorduk. Kimdi bu Arsene Lupin? Hangi isim ve kılık altında aramızda gizleniyordu? Ve sonunda o an geldi. Bin yıl yaşasam bile o anın ufacık bir detayını dahi unutmam. ''Yüzünüz bembeyaz olmuş bayan Neli'' dedim, neredeyse bayılacak gibi olup koluma yaslanan sevgili arkadaşıma. ''Ya siz? Öyle çok değiştiniz ki?'' ''Düşünsenize, en heyecanlı andayız ve ben bu anı sizinle geçirmekten çok keyif alıyorum bayan Neli. Umarım daha önce geçirdiğimiz güzel anları unutmazsınız.'' Bayan Neli dinlemiyordu. Oldukça gergin ve heyecanlıydı. Gemiden inmemiz sağlayacak köprü hazırdı. ''Fakat biz henüz gemiden ayrılmadan gümrük görevlileri gemiye geldi.'' Bayan Neli, ''Arsen Lupin'in gemiden kaçtığını duyarsam hiç şaşırmam.'' dedi. ''Yakalanıp namına el sürdürmektense Atlantiyi boğlayıp ölmeyi tercih etmiş olabilir.'' ''Lütfen gülmeyin.'' dedi bayan Neli. ''Köprünün sonunda duran ufak tefek yaşlı adamı görüyor musunuz?'' diyerek konuyu değiştirdim. ''Elinle şemsi olan zeytin yeşil ceketli adam mı?'' ''Evet, işte o adam Galimart.'' ''Galimart mı?'' ''Evet, Arsene Lupin'i yakalamaya yemin etmiş, yetenekli dedektif o. Atlantik'in bu tarafından hiç haber alamamamızın sebebi buymuş meğer. Galimart buradaymış. Yürüttüğü soruşturmaları hep gezi tutar.'' ''Arsene yakalayabilecek mi?'' dersiniz. ''Kim bilir, eğer o işte Arsene Lupin varsa ne olacağı hiç belli olmaz.'' Kadınlara has bir merak içerisinde ''Onu tutuklanırken görmeyi çok isterim'' dedi. Biraz sabretmeniz gerekecek. Arsene Lupin, ezeli düşmanını çoktan görmüştür ve bir yolunu bulup gemiden çıkacaktır. Yolcular gemiyi terk ediyordu. Şemsiyesine yaslanmış olan Galimart, bütün soğukkanlılığıyla köprüden geçen kalabalığı dikkatle izliyordu. Marki de Raverdan, Binbaşı Ravson, İtalyan Rivolta ve diğerleri de gemiyi bir bir terk etti. Ve sonunda Roseyn göründü. Zavallı Roseyn. Belki de her şeye karşın Arsene Lüper Roseyn'dir. Ne dersiniz? diye sordum bayan Neli'ye. Bence Roseyn ve ganimardım bir fotoğrafını çekmeliyiz. Benim ellerim dolu. Kamerayı alıp siz çekebilir misiniz? Kamerayı ona verdim. Fakat fotoğraf çekmek için çok geç kalmıştık. Poezine dedektifi çoktan geride bırakmıştı. Galimard'ın arkasında duran Amerikalı bir görevli kulağına bir şeyler fısıldadı. Fransız dedektif omuz silkti. Poezine sorunsuz bir şekilde gemiyi terk etmişti. Öyleyse kimdi bu Arsène Lupin? Gerçekten kim olabilir dedi Bayan Nelly yüksek sesle. Artık gemide 20 kişiden az yolcu kalmıştı. Bayan Nelly herkesi tek tek inceledi. ''Daha fazla bekleyemeyiz.'' dedim. ''Köprüye doğru yöneldik. Henüz on adım atmamıştık ki, Ganimart yolumuzu kesti.'' ''Bir şey mi oldu?'' diye sordum. ''Biraz bekleyin bayım.'' ''Ne bu acele?'' ''Ben Matmazel'e eşlik ediyorum.'' ''Biraz bekleyin.'' diye tekrarladı. Sonra gözlerinin içine bakarak, ''Arsenlifel sizsiniz değil mi?'' dedi. ''Güldüm. Yanılıyorsunuz. Benim ismim Bernard de Anrezi.'' dedim. Bernard de Andresi 3 yıl önce Makadonya'da öldü. Eğer öldüyse benim burada olmamam gerekir. Yanılıyorsunuz. Bakın belgelerim burada. Bunlar onun belgeleri. Doğru. Bu belgelerin sizin elinize nasıl geçtiğini tahmin edebiliyorum. Yanlışınız var. Arsene Lipe'nin takma adının baş harfi R. Bu da sizin oyunlarınızdan biri. Havre'dekiler buna inanmış olabilir. Güzel plan yapmışsınız doğrusu fakat maalesef bu sefer şans sizden yana değil. Bir süreliğine dona kaldım. Sonra sağ koluma şiddetli bir şekilde vurdu. Acıyla inledim. Darbe tam kolumdaki henüz iyileşmemiş olan telgrafta bahsedilen yaraya denk gelmişti. Başka bir yol kalmamıştı. Teslim olmaya mecburdum. Bayan Neli'ye döndüm. Her şeyi duymuştu. Göz göze geldik. Son ona verdiğim kudak fotoğraf makinesine baktı. Her şeyi anladığını ifade eden bir işaret yaptı. Rosey'nin 20 bin frankını ve Lady Erland'ın mücevherlerini o makinenin siyah deri kabının içindeki ufacık boşluğa saklamış, Ganimart beni tutuklamadan önce makineyi bayan Nelly'e vermeyi başarmıştım. Ganimart ve iki yardımcısının beni tutukladığı o an tek bir soru dışında hiçbir şey umurumda değildi. Bayan Neli, ona verdiğim şeylerle ne yapacaktı? Çılınan para ve mücevherlerin bende olduğunu kanıtlayamadıkları sürece, korkmama gerektirecek bir durum söz konusu değildi. Fakat, acaba Bayan Neli bu kanıtı onlara sunacak mıydı? Bana ihanet eder miydi? Bana olan hisleriyle, öfkesi yumuşamışken, benim yanında mı olacaktı? Yoksa acımasız düşmanımın yanında olup, Beni ele mi verecekti? Ölümden geçti. Bir şey diyemedim. Fakat belli belirsiz bir selam verdim. Diğer yolcuların arasından geçerek köprüde ilerledi. Kodak makinem elindeydi. Herkesin içine beni ifşa etmeyeceğini biliyordum. Bunu yapacaksa da daha gizli bir şekilde yapardı. Fakat köprü birkaç adım geçtikten sonra sendelemiş gibi yaparak Kodak makinemi gemi ve iskire arasında denize attı. Daha sonra köprüden geçerek hızla kalabalığın arasına kayboldu. Onu bir daha hiç görmedim. Bir süreliğine hareketsiz kaldım. Sonra Ganymede şaşırtarak, "Evet, ne yazık ki dürüst bir adam değilim." dedim. Arsène Lupin'in bana anlattığı kadarıyla tutuklanmasının hikayesi böyleydi. Daha sonra kaleme alacağım bazı olaylar sayesinde aramıza bir çeşit arkadaşlık gelişti. Buna sahiden arkadaşlık diyebilir miyiz? Sanırım diyebiliriz. Bu arkadaşlığın hatırına beni ara sıra ziyaret eder. Kitaplığımdaki sessizliğe gençliğinin canlılığını, heyecanın bulaşıcılığını, kaderinde yalnız iyilik ve güzellik olan bir adamın neşesini getirir. Nasıl mı görünüyor? Onu nasıl tarif edebilirim ki? Onu 20 kez gördüm. Her seferinde başka bir kılıktaydı. Hatta bir keresinde bana şöyle demişti. Kim olduğumu artık ben bile bilmiyorum. Aynada kendimi tanıyamıyorum. Çok başarılı bir aktör olduğu kesindi ve kılık değiştirme konusunda oldukça yetenekliydi. Hiç çaba harcamadan saniyeler içerisinde başka bir insanın jest ve mimiklerini taklit edebilirdi. Neden belli bir biçime karakterde olayım ki? Neden hep aynı sıkıcı insan olma riskini alayım benim karakterimi yaptığım işler oluşturuyor demiş ve biraz gururlu bir şekilde şunları eklemişti. Hiç kimsenin işte Arsène Lupin orada diyememesi çok daha iyi. Onun yerine benim yaptığım bir işi görüp tereddüt etmeden işte bu Arsène Lupin'in işi diyebilmeleri asıl mesele. Bölüm 2. Arsène Lupin hapishanede. Sey'in Nehri kıyılarını bilmeyen ve oradan geçerken Nehrin ortasında yükselen bir kaya üzerine inşa edilmiş olan, orta çağdan kalma Malakoyiz Kalesi'ni fark etmeyen bir turist yoktur. Kaleyi kıyıya kemerli bir köprü bağlar. Kaleyi çevreleyen nehrin durgun suları, sazlıklara ulaşır. Islak kayalıklarda kuyruk sallayan kuşları oynar. Malakoyiz Kalesi adı gibi fırtınalı, mimarisi gibi sert, keskin bir geçmişe sahip. Uzun yıllar süren çatışma, kuşatma, saldırı, yağma ve katliamlara tanıklık etti. En taş kalpli insanın bile kalbini sızlatacak suçlar bu kalede işlendi. Kaleye dair birçok esrar rivayet bulunur. Örneğin geceleri Jumelges manastırına ve 7. çağrısının metresi olan Agnes Sorel'in köşküne ulaşan bir yeral tünelinin varlığından bahsedilir. Kahraman ve eşkıyalarla dolu bu antik yerleşim yerinde son zamanlarda Baron Matan-Cahorn bir zamanlar kısa zamanda büyük servet kazandığı Paris borsasında bilindiği adıyla Baron İblis yaşıyordu. Malakulis'in tamamen iflas eden sahipleri antik kaleyi yok pahasına satmak zorunda kalmışlardı. Kalede mobilya, tablolar, ahşap oymaları, ve Çinlilerden oluşan olağanüstü bir koleksiyon bulunmaktaydı. Baron, kalede üç yaşlı hizmetkarıyla birlikte yaşıyordu. Kimse ziyarete gelmezdi. Müzeyyedelerden bir servet harcayarak satın aldığı üç Rubens, iki Watteau, Jean Gojon tarafından yapılan vahis kürsüsü ve diğer kıymetli eşyaları kimse görmemişti. Baron İblis sürekli korku içindeydi. Bu korku kendisi için değil, yıllardır özveri ve dikkatle biriktirdiği, kimsenin hakkında kötü yorum yapamayacağı mükemmellikleri kıymetli eşyaları içindi. Her biri onun için çok kıymetliydi. Onları çok sever, her birinin üzerine titrerdi. Bir aşık gibi titizlikle ilgilenirdi. Her akşam gün batımında köprünün her iki ucundaki demir kapılar ve ana giriş kapısı kapatılarak kilitlenirdi. Bu kapılara yapılan son müdahaleden sonra işlemin tamamlandığını bildiren bir zil çalardı. Eylül ayında bir perşembe günü köprünün girişinde kapıda bir postacı belirdi. Baron kapıyı her zaman gibi yalnızca araladı. Gelen güvenilir görüşlü, parıldayan gözlü postacı yıllardır tanıyor olmasına rağmen sanki bir yabancıymış gibi dikkatle inceledi. Postacı gülümsedi. Beyim Bay Baron, şapkamı ve giysimi giymiş başka bir adam değil. Baron, asla emin olamayız diye humurdandı. Postacı eline birkaç gazete tutuşturup, size yeni bir şey getirdim bayım dedi. Yeni bir şey mi? Evet, bir mektup, taahhütlü bir mektup. Hiçbir arkadaşlık ya da iş ilişkisi olmaksızın münzevi bir hayat süren baron hiç mektup almazdı. Bu nedenle bu mektup onda bir şüphe uyandırmıştı. Bu mektup sanki uğursuz bir şeydi. Yaşadığı müziri hayatı bozmaya cesaret eden bu esrarengiz kişi kimdi acaba? Burayı imzalamalısınız bayım. İmzaladı. Mektubu alıp postacının gözden kaybolmasını bekledi. Birkaç dakika boyunca gergin bir şekilde bir ileri bir geri yürüdükten sonra köprünün korkuluklarına yaslandı ve zarfı açtı. Zarfın içinde bir kağıt vardı. Mektup, La Hapishanesi'nden gönderilmişti. İmzalayın ise, Arsene Lupen'di. Okumaya başladı. Sayın Baron, Kalenizdeki galerinizde bulunan Filip resmi, Ziyadesiyle ilgimi çekmektedir. En küçük Watteau'nuz ve Rubensleriniz de tam benim zevkime göre. Sağdaki odada bulunan 13. Louis dönemi vitrin dolabı Behoveys duvar halıları, Jacob imzalı ampir sehpa ve Rönesans dönemi sandığı, ayrıca soldaki odada bulunan mücevher ve minyatürlerle dolu vitrin de dikkatimden kaçmadı. Bahsettiğim eşyaların rahat taşınabilir olanları benim için şimdilik yeterli. Sizden her birini dikkatle paketleyip 8 gün içerisinde karşı ödemeli olarak Batik les Duralı'na göndermenizi rica ediyorum. Aksi takdirde bunu 27 Eylül gecesi kendi yöntemlerimle halletmek durumunda kalacağım ve bu durumda yalnızca bahsettiğim eşyalarla yetinmeyeceğimi de bilmenizi isterim. Verdiğim zahmet için özürlerimi kabul ediniz lütfen. Hürmetkar kulunuz Arsene Lupin Not. En büyük Watteo tablosunu göndermeyin. Bu tabloya 30 bin frank ödemiş olabilirsiniz. Fakat bu yalnızca bir kopya. Aslı direktuar döneminde Barras tarafından bir hovardalık gecesinde yakıldı. Garat'ın Memories eserine başvurabilirsiniz. 15. Louis dönemi şateleğinde kalabilir. Onun da gerçek olduğundan pek emin değilim. Bu mektup baronun canını bir hayra sıkmıştı. Eğer gönderen bir başkası olsaydı mektubu çoktan yırtıp atmıştı. Fakat gönderen Arsene Lupen'di. Düzenli bir gazete okuyucusu olan baron, son zamanlarda işlenen suçlar hakkında bilgi sahibiydi. Haliyle bu esrarengiz hırsızın işlerinden de haberdardı. Lupin'in Amerika'da ezeli düşmanı Ganimart tarafından tutuklandığını ve La Sainte hapishanesinde gözetim altında tutulduğunu elbette biliyordu. Fakat aynı zamanda Arsene Lupinden her türlü mucizelerin bekleneceğini de biliyordu. Kaleyi bu kadar yakından tanıması, Mobilya ve tabloların konumlarını biliyor olması baronu iyice telaşlandırmıştı. O de kimsenin bilmediği şeyler hakkında nasıl bu kadar çok bilgi sahibi olabilmişti? Baron gözlerini mektuptan ayırdı. Kalenin sert mimarisini, sağlam zeminini, kaleyi çevreleyen suyun derinliğini dikkatle inceledi ve omuz silkti. Bir tehlike olması mümkün değildi. Paha biçilmez eşyalarının bulunduğu mabede girmeye kimse cesaret edemezdi. Arsen Lupin hariç. Söz konusu olunca kapılar, duvarlar ve açılır kapanır köprülerin varlığı anlamsız kalıyordu. Arsen Lupin bir yere girmeye karar verdiyse zorlu engellerin, alınan tedbirlerin ne anlamı vardı ki? O akşam Royan şehrinde Cumhuriyet Savcısına bir mektup yazdı ısrarla yardım ve koruma talep ettiği mektuba aldığı tehdit mektubunu da iliştirdi. Cevap gecikmemişti. Arsene Lüpen'in Lasent hapishanesinde yakından gözetim altında olduğu böyle bir mektup yazmış olmasının mümkün olmadığı bunun muhtemelen bir taklitçinin işi olduğu yazıyordu. Yine de önlem olarak savcı Arsene gelen mektubu bir el yazısı uzmanına inceletmiş bazı benzerlikler olmasına rağmen Elias'ın yasının ait olmadığı sonucuna ulaşılmıştı. Bazı benzerlikler olduğu gerçeği barona endişelendirmişti. Küçük de olsa bir ihtimal olabileceğini, bütün bunların kanunun devreye girmesi için yeterli olduğunu düşünmüştü. Korkuları gittikçe artıyordu. lüpenin mektubunu tekrar tekrar okudu. Kendi yöntemimle halletmek durumunda kalacağım. Tarih de belliydi. 27 Eylül gecesi. Hizmetkarlarına güvenmek onun doğasına aykırıydı. Fakat yıllardır ilk kez birine fikir danışma ihtiyacı hissetti. Kendi şehrindeki resmi kurumlarca geri çevrilen baron, elindeki imkanlarla kendi kendi koruyamayacağı için neredeyse Paris'e bir direktif tutmaya gidecekti. İki gün geçti. Üçüncü gün yakınlarındaki bir şehrin yerel gazetesinde çıkan bir haberi görünce umut ve neşeyle doldu. Arsene Lupin'i Kız kıvrak yakalayarak dünya çapında öne kavuşan emektar dedektif Bay Ganimard'ı şehrimizde misafir etmekten şeref duyarız. Buraya gelme sebebi istirahat etmek ve hoş vakit geçirmek olan Bay Ganimard balık tutmaktan çok hoşlanıyor ve nehrimizdeki bütün balıkları yakalayacak gibi duruyor. Ganimard tam da Baron Çağor'nun ihtiyacı olan kişi. Kim Arsene Lupin'in çevirdiği dolapları boşa çıkarabilir? Elbette Sabırlı ve zeki dedektif Ganimart. Bu iş tam ona göreydi. Baron hiç tereddüt etmedi. Kodebek şehri kaleden yalnızca 6 kilometre uzaklıktaydı. 6 kilometre güvende olma umuduyla hareket eden biri için oldukça kısa bir mesafeydi. Dedektifin konakladığı yerin adresini öğrenme çabaları boşa çıkan Baron, nehir kıyısında bulunan gazetenin ofisine gitti. Ganimart hakkında çıkan haberi yazan kişiyi buldu. Ganimart mı? Elinde oltasıyla nehir kıyısında bir yerlerdedir. Ben kendisini oralarda gördüm. Oltasına ismi yazıyor. Ah işte orada. Ağaçların altında. Şu hasır şapkalı ufak tefek adam mı? Ta kendisi. Biraz aksi bir adam, pek konuşkan değil. Beş dakika sonra Baron Ganimar'ın yanındaydı. Kendisini tanıttı. Bir sohbet başlatmaya çalıştı fakat başarılı olamadı. Doğrudan konuya girdi. ...ve oraya gelmesindeki asıl amacı kısaca anlattı. Diğeri gözlerini oltasından hiç ayırmadan tepkisizce dinledi. Baron'un anlatacakları bittiğinde ona küçümseyerek baktı. Beyefendi, hırsızların soyacakları evin sahiplerini... ...önceden uyarmak gibi bir adetleri yoktur. Hele Arsene Lüfe'nin böyle bir budalalık yapacağını hiç sanmıyorum. Fakat, bakın beyefendi, eğer ufacık bir şüphem olsaydı... Sırf Arsene Lupin'i tekrar yakalayabilmek için bile bu işi üstlenirdim. Fakat maalesef bu genç adam kilit altında bulunmaktadır. Kaçmış olabilir. Şimdiye kadar Lasent'ten kaçabilen olmadı. Fakat o... Hayır bayım bu mümkün değil. Yine de... Pekala eğer kaçmış olsa bile onu tekrar yakalarım. Bu arada siz evinize gidin ve huzurla uyuyun. Şimdilik bu kadarı kafi. ''Balıkları ürkütüyorsunuz.'' Sohbet sona ermişti. Baron evine döndü. Ganimard'ın soğukkanlılığı onu biraz olsun rahatlatmıştı. Kapılarını kontrol etti, hizmetkarlarını gözlemledi. Sonraki 48 saat boyunca kuşkularının yersiz olduğuna neredeyse emindi. Ganimard'ın dediği gibi hırsızlar soyacakları evin sahiplerini önceden uyarmazlardı. Ve can alıcı gün yaklaşıyordu. Takvim 26 Eyl gösteriyordu ve henüz hiçbir şey olmamıştı Fakat saat 3'te kapı çaldı Bir genç şu telgraf getirmişti Batik No durağına hiçbir şey gönderilmemiş Her şey yarın akşama kadar hazırlayın Arsen Bu telgraf baronu öyle telaşlandırdı ki Lüpen'in istediklerini yerine getirmeyi bile düşündü Kavıda Beke gitmek üzere yola koyuldu Ganimart yine aynı yerde bir kamp sandalyesinde oturuyor, balık tutuyordu. Baron hiçbir şey söylemeden telgrafı uzattı. Ee, ne olmuş yani?'' ''Ne olmuş yani mi? Yarından bahsediyor.'' ''Ne olmuş yarına?'' ''Soygun günü, koleksiyonu yağmalayacak?'' Ganimart oltasını yere bıraktı. barona döndü ve sinirli bir şekilde ''Böyle saçma bir hikaye için vaktimi harcayamam.'' dedi. Yarın geceyi kalede geçirmek için ne kadar istiyorsun? Tek kuruş istemem. Şimdi beni yalnız bırak. Bana fiyatını söyle. Çok zenginim ve ne kadar istersen verebilirim. Bu teklifle Ganimart iyice sinirlenmişti. Buna rağmen sakince ''Bakın ben buraya tatil için geldim. Böyle bir işi üstlenme gibi bir yetkim yok.'' dedi. ''Kimse bilmez. Bunun aramızda sır olarak kalacağına söz veriyorum.'' Bir şey olmayacak ki. Haydi ama. Üç bin frank yeterli olur mu? Redektif bir an düşünüp. Pekala. Fakat sizi şimdiden uyarmalıyım ki paranızı çöp atıyorsunuz dedi. Umurumda değil. Peki öyleyse. Sonuçta bu şeytan kalıklığı lüpenden her şey beklenir. Beraber çalıştığı onlarca soyguncu olmalı. Hizmetkarlarınız ne kadar güvenilir? Oldukça... Yine de kimseye güvenmemeniz daha iyi. Bana yardım etmeleri için iki adımıma telgraf göndereceğim. Haydi git şimdi. Beraber görünmememiz daha doğru olur. Yarın akşam saat 9'da görüşürüz. Ertesi gün, Arsene Lupen tarafından belirlenen tarihte, Baron bütün savaş takımlarını çıkardı. Silahlarını cilaladı ve bir bekçi gibi kalenin önünde ileri geri dolaşarak bekledi. Ne bir ses duydu ne de bir şey gördü. Akşam saat sekiz buçuk civarında kalenin gözden ırak bir köşesinde yaşayan hizmetkarları evlerine gönderdi. Kısa bir süre sonra yaklaşan ayak sesleri duydu. Bunlar Gani Mart ve iki yardımcısının ayak sesleriydi. Yardımcılar iri, güçlü adamlardı. Kocaman elleri ve boğalarınkine benzer boyunları vardı. Odaların konumları ve giriş imkanları hakkında birkaç soru sorduktan sonra Ganimart odalara kolay erişim sağlayabilecek kapı ve pencereleri dikkatle kapatıp kilitledi. Duvarları yoklayıp perdeleri kapattı. Yardımcılarını iki salon ortasındaki ana galeri bölümüne yerleştirdi. Ciddiyetsizlik istemiyorum. Buraya uyumaya gelmedik. En ufak bir sesle bana haber verin. Nehrin bulunduğu tarafa dikkat edin. 10 metrelik dik kayalıklar bu şeytanlar için engel değil. Ganimart yardımcılarını galeriye kilitleyip anahtarları da yanına aldı. Biz de yerlerimize geçelim. Kendisine seçtiği yer, kalın dış duvarın içinde, iki ana kapı arasında kalan, eskiden bekçilerin görev yeri olarak kullanılan küçük bir odaydı. İki gözetleme deliği vardı. Biri köprüye, diğeri de avluya bakıyordu. Köşede tünele açılan bir kapı vardı. Bu tünel kaleye karadan ulaşan tek yol ve çok uzun yıllardır kapalı değil mi bayım? Evet. Yalnızca Arsène Lupin'in bildiği başka bir yol yoksa oldukça güvendeyiz öyleyse. Üç sandalyeyi bir araya getirip uzandı. Pipos'unu yakıp iç çekti. Gerçekten Bay Baron, böylesine basit bir iş karşılığında paranızı kabul ettiğim için utanç duyuyorum. Arkadaşım Lupin'e bu hikayeyi anlatacağım. Ziyadesiyle hoşuna gidecektir. Baron gülmedi. Endişeyle ile dinliyor, Kendi kalp atışı sesinden başka bir şey duyamıyordu. Ara sıra tünelin derinliklerini kontrol ediyordu. Saat on geçti. On iki, bir oldu. Birdenbire Ganimard'ın kolunu tuttu. Uykusundan uyanan Ganimard yerinden sıçradı. Duydunuz mu? diye fısıldayarak sordu baron. Evet. Neydi o? Sanırım horluyordum. Hayır hayır dinleyin. Bu bir otomobil kornası. E ee, Arsene Lüpen kalini soymak için koçbaşı gibi bir otomobile gelecek değil ya. Gelin Bay Baron, yerinize dönün. Ben uykuma devam ediyorum. Size de iyi uykular. Duydukları tek ses buydu. Ganimard deliksiz uykusuna devam etti. Baron da arkadaşı Ganimard'ın horlamalarından başka bir şey duymadı. Gün ağırınca olayı terk ettiler. Durgun bir nehrin ortasında huzurlu bir sabaha uyandılar. Merdivenleri çıkarken Bay Çağorn mutluluk saçıyordu. Ganimard ise, her zamanki gibi sakindi. Hiçbir şey duymadılar. Şüpheli bir şey de görmediler. Size söylemiştim Bay Baron. Teklifinizi gerçekten de kabul etmemeliydim. Kendimden utanıyorum. Kapının kilidini açtı ve galeriye baktı. İçeride başları önlerine düşmüş, aşağı sarkan kollarıyla dedektifin yardımcılarını sandalyelerinde uyur halde buldular. Kahretsin! diye bağırdı Galimard. Aynı anda Baron... Kabularım, vitrin dolabım diye bağırdı. Artık işe yaramayan çiviler ve askılardan başka hiçbir şey bulunmayan bomboş oda karşısında nefesi kesilmişti. Kekeliyordu. Watteau gitmişti, Rubens'ler de yoktu. Duvar halılarını da götürmüşlerdi. Vitrindeki mücevherler de çalınmıştı. 16. Louis dönemi şamdanlarım, Regent şamdanlarım, 20. yüzyılan kalma Bakire Meryem Umutsuzluk içerisinde boş odanın bir köşesinden diğerine koşturuyordu. Anlaşılmaz ve yarım yamalak kelimelerle her bir eşyanın değerini düşündü. Kaybını hesapladı. Öfkeyle çırpınıyor, ısrap içinde inliyordu. Tek umudu intihar etmek olan yıkılmış bir adam gibi davranıyordu. O an onu teselli edebilecek tek şey Galimard'ın şaşkınlığıydı. Önlü dedektif kıpırdamıyordu. Adeta taş kesilmişti. Odada göz gezdirdi. Pencereler kapalı, kapılar kilitliydi. Ne tavanda bir kırık ne de yerde bir çukur vardı. Her şey her zamanki gibiydi. Hırsızlık muntazam bir planla yapılmış olmalıydı. Arsenlüpen, Arsenlüpen diye sayıkladı. Birdenbire öfkeyle iki yardımcısının yanına koştu, onları şiddetli bir şekilde sarstı. İkisi de uyanmamıştı. Şeytan diye bağırdı. Bu nasıl mümkün olabilir? Üzerlerine doğru eğilip ikisini de yakına inceledi. Uyuyorlardı fakat hallerinde bir tuhaflık vardı. Zehirlenmişler dedi Galimart. Kim zehirlemiş? Arsene Lupin tabii ki ya da onun adamları. Bu iş resmen onun imzasını taşıyor. Öyleyse ben bittim yapacak bir şey yok. Elimizden hiçbir şey gelmez diye onayladık Galimart. Bu tüyle ürpertici, korkunç bir şey. Şikayet etmelisin. Ne işe yarar ki? En azından denemelisin. Yasalar böyle günler için var. Yasalar mı? Saçmalık. Siz de yasaları temsil ediyorsunuz. Fakat bir şeyler inceliyor ve... ...ipucu arıyor olmanız gerektiği halde... ...kıpırdamıyorsunuz bile. Arsen olduğu bir işte... ...ipucu aramak mı? Sayın Baron, Arsen ...asla arkasına ipucu bırakmaz... Söz konusu o olduğunda hiçbir şey şans değildir. Bazen onun Amerika'da bilerek karşıma çıkıp kendini tutuklattığını bile düşünüyorum. O halde ben tablolarımı unutsam iyi olacak. Koleksiyonumun en değerli parçalarını aldı. Hepsini geri alabilmek için bir servet veririm. Başka bir yolu yok madem kendisi bir fiyat versin. Gönimhart baronu dikkatle inceleyip ''Bakın işte bu mantıklı, kararınızdan emin misiniz?'' dedi. ''Evet eminim. Neden ki? Çünkü bir fikrim var. Nedir?'' Bunu resmi incelemelerden bir sonuç çıkmazsa konuşuruz. Fakat eğer yardımımı istiyorsanız hakkımda bir kelime dahi etmemeniz gerekiyor. Daha sonra Ganimart hızla ''Zaten bu benim övünebileceğim bir olay olmaktan çok uzak.'' diye ekledi. Yardımcılar yavaş yavaş kendilerine geliyorlardı. Gözlerini açıp hayretle etraflarına baktılar. Ganimart onları sorguladı. Fakat hiçbir şey hatırlamıyorlardı. Hiç değilse birlerini görmüş olmalısınız. Görmedik. Hatırlamıyor musunuz? Hayır, hayır. Bir şey içtiniz mi? Bir süre düşündüler. Daha sonra bir cevap verdi. Ben biraz su içtiğimi hatırlıyorum. Şu sürahiden mi? Evet. Ben de o sürahiden su içtim. Dedi diğeri. Ganimart suyu koklayıp tadına baktı. Şüpheli bir kokusu ya da tadı yoktu. Gelin, vaktimizi boşa harcıyoruz. Arsène Lupin'in işleri 5 dakikada çözülecek işler değildir. Ama yemin ediyorum ki onu tekrar yakalayacağım. Aynı gün Baron Cahorn, Lasent hapishanesine tutuklu olan Arsène Lüpen hakkında hırsızlık yaptığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Baron, kaleye gelen jandarma, savcı, inceleme ekibi, gazete muhabirleri, Fotoğrafçılar ve bir takım meraklı izleyicileri görünce Arsene Lüpen'i şikayet ettiğine pişman oldu. Bu konu kısa sürede en çok konuşulan şey haline geldi. Arsen Lüpen çoktan halkın gönlünde taht kurmuştu. Adı bile herkeste bir heyecan yaratıyordu. Gazetelerde sürekli onun olağanüstü işlerinden bahsediliyordu. Yaklaşan soygun hakkında baronu uyarmak için Arsene Lüpen'in gönderdik küstah mektup Ekoda de France gazetesine yayınlandığında mektubun gazetenin eline nasıl geçtiğini kimse bilmiyor, büyük merak uyandırmıştı. Konuyla ilgili çeşitli teoriler ortaya atıldı. Bazıları ünlü yeraltı tünellerini hatırlattı. Kaleyi baştan uca arayan, duvar kaplamaları, bacalar, pencereler ve tavan kirişlerini tek tek inceleyen, her taşın altına bakan inceleme ekibinin de aklında bu tüneller vardı. Eski Malakuy sahiplerinin savaş malzemelerini, ve erzak stoklarını muhafaza ettikleri uçsuz bucaksız depoları el fenerleriyle incelediler. Kalenin bulunduğu kayalık yüzeyi de sondajla kontrol ettiler. Fakat her şey boşunaydı. Bilinmeyen bir yeraltı tüneli bulamamışlardı. Gizli geçit falan da yoktu. Heyecanlı halk onca tablo ve eşyanın bu şekilde kaybolmasına akıl erdirememişti. Onları taşıyan insanlar gibi bu eşyalarda somut şeylerdi. Ve dışarı çıkabilmeleri için kapı ve pencerelere ihtiyaçları vardı. Kimdi bu insanlar? Kaleye nasıl girmiş, dışarı nasıl çıkabilmişlerdi? Royan polisi yetersiz kaldıklarına ikna olunca Paris deliktif güçlerinden yardım talep ettiler. Kolluk birliğinin başında olan Bay Dodois birliğin en iyi elemanlarını gönderdi. Bizzat kendisi kalede 48 saat geçirdi. Fakat bir başarı elde edemedi. Son olarak daha önce girişimlerinde başarı olan Ganimart'tan yardım istedi. Ganymart, rütbece kendinden üste bulunan Bay Dodois'in talimatlarını sessizce dinledi ve başını sallayarak, ''Fikrimi soracak olursanız, kaleyi baştan uca aramak bir sonuç vermeyecektir. Sorunun cevabı bambaşka bir yerde.'' dedi. ''Neresiymiş orası?'' ''Arsen Lüpen tabii ki.'' ''Arsen Lüpen mi? Bu teoriyi kabul etmek için?'' Öncelikle suçu onun işlediğini kabul etmemiz gerekir. Ben kabul ediyorum. Hatta bundan oldukça eminim. Saçmalıyorsun Garnier. Arsène Lupin hapishanede. Arsène Lupin hapishanede ve sıkı bir gözetim altında olduğundan eminiz. Fakat ayaklarında pranga, ellerinde kelepçe, ağzında bant olmadığı sürece fikrim değişmeyecek. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Çünkü Fransa'da Arsene Lupen'den başka bu büyüklükte bir işi becerebilecek donanıma sahip bir kişi daha yok. Bunlar iddialı sözler Ganimart. Doğruları söylüyorum. Bakın ne yapıyorlar? Gizli tüneller, gizli yerlere açılan dönen kayalar ve benzeri boş şeyler arıyorlar. Lupen böyle eski moda şeylerle uğraşmaz. O modayı takip eden modern bir hırsız. Ne yapmayı düşünüyorsun peki? sizden onunla görüşebilmek için bir saat istiyorum. Hapishanede mi? Evet. Amerika'dan dönerken yolculuk esnasında oldukça yakınlaştık. Ve şunu söyleyebilirim ki eğer kendini tehlikeye atmadan bana bilgi vermesi mümkünse beni bu gereksiz çabadan kurtaracaktır. Ganimart, Arsene Lupen'in hücresine girdiğinde saat öğleni henüz geçmişti. Yatağında uzanıyor olan Arsene Lupen kafasını kaldırdı ve sevinçle ''Ah!'' ''Bu ne güzel sürpriz, sevgili Galimart gelmiş.'' dedi. Ta kendisi. İsteyerek içinde bulunduğu bu inzivan süresince arzuladığım birçok şey oldu. Fakat inanın ki en büyük arzum sizi burada görmekte. Eminim öyledir, çok kibarsınız. Lafı mı olur? Biliyorsunuz ki siz en saygı duyduğum insanlardan birisiniz. Bununla gurur duyuyorum. Her zaman söylerim. Ganimart en iyi dedektifimizdir. Neredeyse Sherlock Holmes kadar zekidir. Ne kadar açık sözlü olduğumu görüyorsunuz. Bu tahta tabura dışına bir şey sunamadığım için üzgünüm. İçecek de ikram edemiyorum. Bir bardak bira bile içemiyoruz. Lütfen kusuruma bakma. Zaten burada kalıcı değilim. Ganimart gülümseyerek verilen taburaya oturdu. Mahkum konuşmaya devam etti. Tanrım, iyi ki geldiniz Ganimart. Sizin gibi dürüst bir adam görmeyle çok olmuştu. Kaçma planları yapmadığıma emin olmak için günde on kez odama gelip ceplerimi ve odamı arayan bu şeytan casuslardan öyle bıktım ki. Devlet bana çok meraklı sanırım. Bu çok doğru. Neden ki? Kendi halimde yaşamama izin vermelerini tercih ederdim. Yani başkalarının parasıyla. Elbette. Bu çok daha kolay olurdu. Şaka yapıyorum. Sizin de aceliniz var gibi. İsterseniz hemen konuya geçelim. Ziyaretinizi neye borçluyuz Ganimart? Kahorn vakası dedi Ganimart açıkça. Ah! Bekleyin biraz. Biliyorsunuz ki birçok vakam var. Önce aklımda o vakanın dosyasını bulmalıyım. Buldum. Kahorn vakası, Malakoyiz kalesi, Seyin nehri, iki Rubens, bir Watteau ve birkaç ufak obje. Ufak mı? Tanrım, bunların bir önemi yok. Ama belli ki vaka sizin için önemli. Size nasıl yardımcı olabilirim Ganymard? Bu konuyla ilgili yapılan çalışmaları anlatmama gerek var mı? Hiç gerek yok. Gazeteleri okudum ve şunu söyleyebilirim ki ne yazık ki hiç ilerleme gösteremediniz. Ben de bu yüzden buradayım. Emrinizdeyim. Öncelikle Tafur'un vakası tamamen sizin işiniz mi? A'dan Z'ye benim işim. Uyarı mektubu, telgraf. Hepsini ben yaptım. Makbuzlar burada bir yerlerde olmalı. Hücrede yatak, komodin ve tabur eden başka bir eşya yoktu. Arsen küçük beyaz ahşap komodinin çekmelisini açtı. İki kağıt parçası çıkarıp Ganimar'da uzaktı. Dedektif şaşırmıştı. Ben de sizin sıkı gözetim altına tutulduğunuzu ve detaylı bir şekilde arandığınızı sanıyordum. Fakat görüyorum ki gazeteleri okuyor, hatta posta makbuzlarınızı biriktiriyorsunuz, dedi. Ah, bu insanların ne kadar aptal olduğuna inanamazsınız. Ceketimin astarını açıyorlar, botlarımın tabanlarına bakıyorlar, bu odanın duvarlarını yokluyorlar. Fakat benim böyle kolay bir yol seçeceğimi düşünemiyorlar, Ganimart güldü. Çok değişik bir kişiliksiniz. Beni şaşırtıyorsunuz. Haydi artık şu kaun vakasını anlatın dedi. Bu kadar çabuk mu? Size bütün sırlarımı, ufak hilelerimi anlatmamı istiyorsunuz. Bu ciddi bir konu. Buraya gelmekle hata mı yaptım? Hayır Ganimard. Madem ısrar ediyorsunuz. Arsene Lüpen odasında birkaç tur attı. Ganimard'ın yanında durup Baron'a gönderdiğim mektup hakkında ne düşünüyorsunuz? dedi. Bana sorarsanız o mektup yalnızca eğlenmek içindi. Eğlenmek mi? Beni daha iyi tanıdığınızı sanıyordum Ganimart. Ben Arsene Lupin. Böyle çocukça davranışlarla oyalanır mıyım? Mektup olmadan soygunu gerçekleştirebilecek olsaydım. Hiç boşuna mektup gönderir miydim? Mektubun elzem olduğunu bilmelisiniz. Bütün işi mümkün kılan tek şey o mektuptu. Malakuis Kalesi soygunu için üzerine ilerleyeceğimiz bir proje yapalım. İster misiniz? Tabii, devam edin lütfen. Baron Cahor'nun kalesi kadar korunaklı ve güvenli bir kale düşünelim. Kale böylesine erişilmez diye orada bulunan arzuladığım eşyalardan vazgeçmemi bekleyebilir misiniz? Görünen o ki, hayır. Bu eşyaları almak için antik zamanlarda olduğu gibi kaleye saldırmalı mıyım? Bu çok aptalca olurdu. Hile ve kurnazlıkla içeri girmeyi başarabilir miyim? İmkansız. Öyleyse geriye bir tek yol kalıyor. Kali'nin sahibinin beni içeri davet etmesini sağlamak. Şüphesiz ki bu oldukça ilginç bir plan. Ve oldukça da kolay. Diyelim ki Kali'nin sahibi bir gün ünlü hırsız Arsene Lüpe'nin galerisini soyacağına dair bir mektup alıyor. Ne yapacaktır? Savcıya mektup yazacaktır tabii ki. Savcı ona bilecektir. Çünkü Arsène Lupin hapishanede. Daha sonra korku ve hendişe içerisinde olan bu ev sahibi yardım isteyebileceği birini arar. Bölüm 3. Arsene Lüpen kaçıyor. Arsene Lüpen'in kaldığı hücrenin kapısı açıldığında, yemeğini yemiş, altın rengi bantlı purosunu cebinden henüz çıkarmış, dikkatle inceliyordu. Yine de proyu çekmeceye koyup komodinden uzaklaşacak vakit bulabilmişti. Gardiyan içeri girdi. Egzersiz vaktiydi. Ben de seni bekliyordum sevgili dostum, dedi her zamanki gibi keyifli haliyle. Birlikte dışarı çıktılar. Köşeyi dönüp gözden kayboldukları an iki adam hücreye girip çevreyi incelemeye başladı. Bu adamlardan biri müfettiş Dizy, diğeri ise müfettiş Folenfant idi. Arsane Lüpe'nin dışarıdaki ortaklarıyla iletişim halinde olduğundan şüpheleniyorlardı. Ve bunu doğrulayacak bir şeyler bulmak için gelmişlerdi. Bir önceki gece Grand Journal gazetesinin adli muhabirine hitaben yazılmış şu not vardı. Beyefendi yakın zamanda bir haberinizde benden hoş olmayan bir biçimde bahsetmişsiniz. Mahkemeden birkaç gün önce bunun hesabını soracağım. Arsen Lüpen El yazısı kesinlikle Arsen Lüpen'e aitti. Belli ki mektup gönderebiliyordu. Ona gönderilen mektuplar da olmalıydı. Önceden bildirdiği kaçış için hazırlık yaptığına hiç şüphe yoktu. Olay dayanılmaz bir hale gelmişti. Soruşturma savcısıyla birlikte çalışan kolluk birlikleri şefi Bay Dodois hapishaneye ziyaret etti ve görevli gardiyanı Lüpe'nin güvenliğini sağlamak için alınması gereken önlemler konusuna tembihledi. Aynı zamanda bu iki adamı Lüpe'nin hücresine araştırma yapmak için gönderen de oydu. Yatağı incelediler, her taşın altına baktılar, bu tarz olaylarda yapılabilecek her şeyi yaptılar. Fakat yine de hiçbir şey bulamadılar. Tam araştırmayı sonlandırmak üzereydiler ki gardiyan gelip ''Çekmece! Çekmeceye bakın! Odaya girdiğinde çekmeceyi kapatıyordu.'' dedi. Çekmeceyi açtılar ve dizi heyecanla ''İşte bu sefer onu yakaladık.'' dedi. Folenfant onu durdurdu. ''Bekle biraz. Şef de görmek isteyecektir. Bu oldukça kaliteli bir pro.'' Olduğu yere bırak da şefe haber verelim. İki dakika sonra Bay Doloyist de odaya gelip çekmeceyi inceledi. Çekmecede Agustale Press'ten alınmış Arsène Lupin ile ilgili olan bir sürü haber sayfası, bir tütün kutusu, bir pipo, bir miktar ince kağıt ve iki kitap buldu. Kitapların isimlerini okudu. Biri Carle'nin Kahramanlar adlı bir kitabının İngilizce kopyası. Diğeri ise 1634 yılında Leyden'de basılmış muhteşem bir eski basım Almanca tercüme olan Epitetos'un Kılavuz kitabıydı. Kitapları incelerken her sayfada notlar olduğunu, birçok yerin altının çizilmiş olduğunu fark etti. Bunlar haberleşmek için birer kod muydu yoksa onun meraklı bir okuyucu olduğunu mu gösteriyordu? Daha sonra tütün kutusu ve pipoyu inceledi. Son olarak bir Meşhur altın rengi bantlı Pro'yu aldı. Vay canına! Arkadaşımız Pro'dan anlıyor olmalı. Bu Henry Clay marka bir Pro diye açıkladı. Pro içme alışkanlığı olan bir insanın otomatik olarak yapacağı gibi Pro'yu kulağına yaklaştırıp çıtlattı. Şaşırmıştı. Pro parmaklarının basıncına yenik düşmüştü. Daha yakından baktı ve tütünlerin arasında beyaz bir şey gördü. Bir iğne yardımıyla bir kürdan boyutlarında ince bir kağıt rulosu çıkardı. Bu bir mektuptu. Bir kadının el yazısıyla olduğu belli olan mektupta şunlar yazıyordu. Sepet diğerlerinin yerine aldı. Onundan 8'i hazır. Dışta kalan ayağa basınca levha aşağı inecek. Her gün 12'den 18'e kadar. BG bekliyor olacak. Ama nerede? Acil cevap bekleniyor Merak etme Arkadaşın seni koruyacak Bay Dodois bir süre düşündü Ve şöyle dedi Çok açık Sepet Sekiz parça 12'den 18'e derken Saat 12'den akşam 6'ya kadar demek istiyor Fakat Bu BG deneyinnesi nesi BG Otomobil demek olmalı BG beygir gücü. Motorun gücünü belirtmek için kullanılır Mesela 24BG bir otomobil 24 beygir gücündedir. Sonra ayağa kalktı. Mahkum kahvaltı etti mi diye sordu. Evet. Mesajı henüz görmemiş olduğunu düşünürsek ki bunu pronun durumundan da anlayabiliriz. Daha yeni gelmiş olmalı. Nasıl gelmiş olabilir ki? Yemeğinin içinde. Muhtemelen ekmeğin ya da patatesin içinde gelmiştir. Bu imkansız. İstediği yemeğin gelmesine onu kontrol edebilmek için izin veriyoruz. Şimdiye kadar yemeklerin içinde hiçbir şey bulunamadı. Bu akşam Lüpe'nin cevap vermesini bekleyelim. Onu dışarıda biraz daha oyalayın. Bu arada ben de şu notu soruşturma savcısına göstereyim. Eğer o da benimle aynı fikirde olursa bu notu kopyalarız. Bir saat sonra planını içine geri koyarsınız. Mahkumun şüphelenmemesi lazım. O akşam Bay Dodoiz müfettiş Dizzy ile birlikte hapishaneye geri döndü. Üç boş tabak köşedeki sobanın üzerine duruyordu. Yemeğini yedi mi? Evet diye yanıtladı gardiyan. Dizzy makarnaları ufak parçalara bölüp ekmeğin de içine bakabilir misin? Hiçbir şey yok mu? Hayır şef. Bay Dodoiz tabakları, çatal, kaşık ve bıçığı inceledi. Sıradan Yuvarlak saplı bir bıçaktı. Bıçağın sapını sağa sola çevirdi. Sap açıldı. İçinde bir boşluk vardı ve bu boşluk not taşımak işlevi görüyordu. Arsen gibi bir adam için hiç de zekice bir yöntem değil. Zaman kaybetmemeliyiz. Dizi, git ve restoran ara. Sonra not okudu. Sana güveniyorum. BG, her gün belli bir uzaklıktan takip edecek. Ben önden gideceğim. Görüşmek üzere sevgili arkadaşım. Sonunda diyerek heyecanla ellerini oluşturdu. Sanırım bu kez elimize düştü. Stratejik düşünmemiz lazım. Arkadaşlarının düşündüğü gibi Arsene Lüpe'nin kaçışının gerçekleşmesini sağlamalıyız. Peki ya elimizden kaçarsa diye sordu gardiyan. Orada onu yakalamak için yeterli miktarda adamımız olacak. Eğer bir şekilde elimizden kaçarsa da o düşünsün. Kendisi konuşmazsa Hırsız çetesinin diğer elemanları elbet konuşacaktır. Doğrusu, Arsène Lupin'in söyleyeceği bir şey yoktu. Aylardır soruşturma savcısı Banjures Bayever boşuna uğraşıyordu. Soruşturma bir hayli daralmıştı. Yalnızca yargıç ve baro başkanlarından biri olan avukat Maître Danval arasında önemsiz birkaç mesele kalmıştı. Zaman zaman kibarlığından Arsène Lupin'in konuştuğu olurdu. Bir gün şöyle dedi, ''Evet Sayın Yargıç, size katılıyorum. Kreditleon'la soygunu, Beybilon Caddesi'ndeki soygun, sahte çekler, çeşitli şatolarda soygunlar, Armesnil, Gouret, Gouretsele, Malakois, hepsi benim işim. Hepsini ben yaptım bayım. Öyleyse açıklayın. Bir önemi yok, her şeyi itiraf ediyorum.'' ''Her şeyi ve bildiklerinizin 10 kat fazlasını yaptığımı kabul ediyorum.'' Yaptıklarının karşılığını alamamaktan bıkmış Yargıç, soruşturmayı askıya almıştı. İki gizli not ortaya çıkınca soruşturmayı tekrar gözden geçirmek durumunda kaldı. Düzenli olarak öğle saatlerinde Arsene Lüpen ve birkaç başka mahkum hapishane arabasıyla hapishaneden alınıp nezarethaneye götürülüyor. Saat 3 ya da 4 civarına geri geliyorlardı.'' Bir gün bu dönüş yolcu normalden farklı gerçekleşmişti. Diğer mahkumların sorgusu henüz bitmediğinden Arsane Lupin'in daha önce götürülmesi gerektiğine karar verilmiş. Bu nedenle Lupin arabada yalnız seyahat etmek durumunda kalmıştı. Halk arasında salata sepeti denilen bu hapishane arabalarını bir koridor ikiye ayırır. Her iki yanda beşer tane olmak üzere on bölme bulunur. Bu bölmeler öyle bir ayarlanmıştır ki Kişinin belirli bir pozisyonda oturması gerekir. Böylece mahkumlar arka arkaya otururlarken aynı zamanda birbirlerinden ayrılmış olurlar. Sıranın bir başında duran görevli seyahat boyunca mahkumları izler. Arsene sağdaki üçüncü bölmede oturuyordu. Saatli iskeleyi ve Adalet Sarayı'nın geçtiklerini hesapladı. Saint-Michel Köprüsü'nün ortalarında dışta kalan ayağıyla yani sağ ayağı. Bölmeyi kapatan levhaya bastı. Bir şey tıkırdadı ve levha hareket etti. İki tekerleğin ortasında oturuyor olduğunu fark etti. Dışarıyı gözlemlemeye devam ederek bekledi. Araç Saint Michel bulvarında yavaşça ilerliyordu. Saint Germain'in köşesinde durdu. Bir at arabası devrilmişti. Küçük at arabaları ve omnibüsler oraya doluşmuştu. Arsane Lupin dışarı baktı. Yanlarına... Bir başka hapishane arabası yanaşmıştı. Levhayı biraz daha hareket ettirip ayağını tekerleğe basarak yere indi. Bir arabacı onu gördü ve kahkahalara boğuldu. Daha sonra bağırıp haber vermek istedi fakat sabırsızca açılmayı bekleyen trafiğin sesinden adamın sesi duyulmamıştı. Üstelik Arsene Lüpen çoktan uzaklaşmıştı. Bir süre koştu koştu. Kaldırıma gelince Hangi yöne gideceğini bilmeyen bir adam gibi rüzgarın yönünü tespit etmeye çalıştı. Karar verince ellerini ceplerine koyup boş gezen birinin rahatlığıyla yürümeye başladı. Sıcak, bulutsuz bir sonbahar günüydü. Kafeteryalar insan doluydu. Bu kafeteryalardan birine oturdu. Bira ve bir paket sigara istedi. Yavaşça içkisini içti. Bir sigarayı bitirip ikinciyi yaktı. Garsona işletme sahibiyle görüşmek istediğini söyledi. İşletme sahibi geldiğinde herkesin duyacağı kadar yüksek bir sesle üzülerek söylemeliyim ki bayım cüzdanımı yanıma almayı unutmuşum. İsmimi duyunca bana birkaç gün müsaade edeceğiniz umuyorum. Ben Arsen Lupen'im dedi. İşletme sahibi onun şaka yaptığını düşünerek şaşkınlıkla bakıyordu. Arsen tekrar etti. Ben Arsen Lupen'im. La Sente hapishanesi mahkumu, şimdi ise bir kaçak. Sanıyorum ki ismim sizde bir güven uyandırıyordur. Müşterilerin kahkahalar arasında kafeteryayı terk etti. İşletme sahibi ise ne yapacağını şaşırmıştı. Lupin, Scott Loft Caddesi boyunca yürüdü ve Jean Jacobs Caddesi'ne yöneldi. Yolda sigarasını içerek ve vitrinlere bakarak ilerliyordu. Port Royal bulvarına geldiğinde etrafına bakındı. Nerede olduğunu anlamaya çalışarak Lasent Hapishanesi'ne doğru yürümeye başladı. Hapishanenin yüksek korumalı duvarları tam karşısındaydı. Yüzünü gizlemek için şapkasını öne eğdi. Bekçi'ye yaklaşarak ''Burası Lasent Hapishanesi mi?'' diye sordu. ''Evet.'' ''Hücreme geri dönmek istiyorum. Araba beni yolda bıraktı ve ben bundan istifade edemem.'' ''Haydi git işine genç adam.'' diye humurdandı bekçi. ''Afedersiniz.'' ''Fakat içeri girmek zorundayım. Eğer Arsene Lüpen'i hapishaneye girmekten alıkoyarsan başın büyük derde gelecektir sevgili dostum.'' ''Arsene Lüpen mi? Sen neden bahsediyorsun?'' ''Yanımda kartım yok maalesef.'' dedi Arsen ceplerini yoklarken. Bekçi Lüpen'i baştan ayağı süzdükten sonra zili çaldı. Demir kapı açılmıştı. Arsen içeri girdi. İçeride hapishane sorumlusu onu karşıladı. Hapishane sorumlusu yalandan şaşırmış ve kızmış gibi yaptı. Arsen Lüpen gülümseyerek ''Bayım böyle oyunlara hiç gerek yok. Ne yani beni yalnız taşımaya karar verdiler, sahte bir kaza ayarladılar ve benim oradan kaçıp arkadaşlarımın yanına gideceğimi mi düşündüler? Koluk birliğine mensup 20 kişinin bize yürüyerek ya da at arabaları ve bisikletlerle eşlik ettiğini fark etmeyecek miydim? Bu oyun hiç ilgimi çekmedi.'' ''Hayatta sağ kalamazdım. Söylesenize, bayım buna mı güvendiniz?'' dedi. Omuz silkip ekledi. ''Beni merak etmeyiniz bayım. Kaçmaya karar verdiğimde yardımınıza ihtiyacım olmayacak.'' Birkaç gün sonra arsan Lüpen'in işlerini atlatmayı görev edinen Eko de France, söylenenlere göre Lupe'nin hissedarlarından biriymiş, bu kaçış hikayesinin tamamını yayımladı. Mahkum ve gizemli arkadaş tarafından gönderilen notlar kelimesi kelimesine yazılmıştı. Not alışverişinin nasıl yapıldığı, polisin olaya nasıl dahil olduğu, Saint-Michel bulvarındaki gezinti, Scottloft'taki kafe, her şey ifşa edilmişti. Müfettiş Deyze'nin restoranda yaptığı inceleme ve garsonların sorgulanmasında işe yarar bir bilgi edinilemediğini herkes biliyordu. Ayrıca Lupe'nin sonsuz imkanlarının nelere olanak sağladığını da bu olayla herkes öğrenmiş oldu. Tek başına taşınmasına karar verildiğinde kullanılacak olan hapishane arabası arkadaşları tarafından hazırlanmış ve hapishanenin araçlarıyla değiştirilmişti. Herkes Arsen Lupe'nin bir kez daha kaçma girişiminde bulunacağından emindi. Bunu sahte kaçma girişiminden bir gün sonra Bay Boyaveri kendisi söylemişti. Arsen, bu sahte girişme gönderme yapan yargıca sinirlendi. Kesin bir dille şöyle dedi: "Beni dinleyin bayım. Bu hazırlanan sahte kaçış planı ancak benim genel kaçış planıma ön hazırlık olabilir." "Anlayamadım," dedi yargıç. "Anlamanız gerekmiyor zaten." Yargıç bütün hatlarıyla Ekoda Fransa'da anlatılan soruşturmaya devam etme niyetindeydi. Arsen Lüpen artık dayanamıyordu. Allah aşkına bütün bunların ne önemi var? Bu soruların hiçbiri işe yaramaz. İşe yaramaz mı? İşe yaramaz. Çünkü ben dava günü orada olmayacağım. Orada olmayacak mısınız? Kararım kesin ve kimse beni vazgeçiremez. Arseny benim patavatsızlığı ve kendinden eminliği bütün çalışanları bezdirmişti. Yalnızca onun bilebileceği bazı gizli bilgiler vardı ve bu bilgileri ondan başka sızdıramazdı peki ya bu bilgileri ne amaçla ve nasıl sızdırmıştı? Arsen Lüpen başka bir hücreye nakledilmişti. Yargıç soruşturmayı askıya almıştı. Yaklaşık iki ay boyunca soruşturmada hiçbir gelişimi olmamıştı. Ve bu iki ay boyunca sürekli Arsen yüzü duvara dönük bir şekilde yatağında yatmıştı. Belli ki hücresinin değiştirilmesi onu sarsmıştı. Avukatıyla görüşmek istemiyor, Yalnızca gardiyanla birkaç kelime konuşuyordu. Davadan önceki iki hafta boyunca Arsène Lupin eski haline dönmüştü. Hava almak istediğini söyledi. Bu yüzden her sabah iki adam gözetiminde bahçede vakit geçirmesine izin verildi. Halkın meraklı bekleyişi sürüyordu. Her gün Lüpen'in kaçtığını duymak için bekliyorlardı. Bu ilgi sayesinde Arsène Lupin canlı, neşeli, zeki ve gizemli yönleriyle halkın sempatisini kazanmıştı. Kaçmak zorundaydı. Bu artık onun kaderiydi. Herkes bunu bekliyordu ve bu kadar gecikmesinin sebebi merak konusu olmuştu. Vali her sabah ilk iş olarak sekreterine onu soruyordu. Hala kaçmadı mı? Hayır sayın vali. Belki yarın. Davadan önceki gün genç bir adam Grand Journal gazetesinin ofisine gidip Adli muhabirin yüzüne Lüpen'in kartını fırlattı. Kartta şöyle yazıyordu. ''Arsen Lüpen verdiği sözleri tutar.'' Mahkemede büyük bir kalabalık toplanmıştı. Herkes meşhur Arsen Lüpen'i görmek istiyor, bir oyun oynayacağına emin bir şekilde heyecanla bekliyorlardı. Avukatlar, yargıçlar, muhabirler, tanınmış kişiler, cemiyet kadınları halk için ayrılan kısımda bir arada oturmaktaydılar. Yağmurlu ve karanlık bir gündü. Mahkeme salonunu yalnızca loş bir ışık aydınlatıyordu. Bu yüzden gardiyanlar mahkumu getirdiğinde seyirciler onu belli belirsiz görebiliyorlardı. Sendelerek yürümesi, kendini sandalyeye bırakışı, hareketsiz aptal görüntüsü hiç de düşündükleri kadar hoş değildi. Baydanval'ın asistanlarından biri olan avukat onunla konuşmaya çalıştıysa da yalnızca başını sallamakla yetindi. Katip iddianameyi okudu ve yargıç mahkemeyi başlattı. Sanık, ayağa kalk. Adını, yaşını ve ismini söyle. Cevap alamayan yargıç soruyu tekrarladı. Adını söyle dedim. Kalın, boğuk bir ses duyuldu. Bağdru desire. Herkes söylenmeye başladı. Yargıç devam etti. Bağdru desire mi? Yeni bir takma isim mi bu? Birçok farklı isim kullandığını biliyoruz. En bilinen ismin, Arsen Lüpe'nin yanı sıra kullandığın sahte isimlerden biri değil mi? Yargıç notlarına şöyle bir göz atıp ekledi. Geniş çaplı aramalarımıza rağmen geçmişin hala bilinmiyor. Suç literatüründe bir ilksin diyebiliriz. Kimsin? Nereden geliyorsun? Nerelisin? Nerede? Ne zaman doğdun bilmiyoruz. 3 yıl önce birden aramızda belirdin. Zeka ve sapkınlık, ahlaksızlık ve cömertlik karışımı ilginç bir karakter sergiliyorsun. Bugüne kadar hayatın konusunda sağlıklı bir bilgiye sahip değiliz. 8 yıl önce Hockabaz Dixon'la çalışan Rostat isimli adam sen olabilirsin. 6 yıl önce St. Louis Hastanesi'nde Dr. Altier'in laboratuvarında çalışan bakterioloji alanındaki marifetleri, ve cilt hastalıkları alanındaki cesur deneyleriyle doktoru hayrete düşüren Rus öğrenci desen olabilirsin. Paris halkına Japon dövüş sanatı Ju Jutsi'yi tanıtan profesör desen olabilirsin. Katıldığı etkinlikte büyük ödülü kazanıp 10.000 frank aldıktan sonra kayıplara karışan bisikletçinin sen olmadığını nereden bilelim? Ayrıca yardım pazarındaki küçük çatı penceresinden birçok insanı kurtaran... Ve aynı zamanda ceplerini boşaltan kişinin de sen olduğunu düşünüyoruz. Yargıç bir süre durakladı. Güçlerini geliştirdiğin, enerjini ve yeteneklerini mümkün olan en uç noktalara taşıdığın, uygulamalı bir eğitim süreci diyebileceğimiz, halka karşı açtığın savaşa hazırlanarak değerlendirdiğin bir dönemden bahsediyoruz. Bu bilgileri doğruluyor musun? Bütün konuşma boyunca mahkum omuzları düşük, kolları uyuşuk, bir sağ, bir sola ağırlığını vererek yargıcı dinledi. İyi bir ışık altında ne kadar zayıf olduğu, boş yanakları, çıkık elmacık kemikleri, koyulaşmış kırmızı benekler çıkmış yüzü ve yüzünün çevriliyen dağın k görülebilirdi. Hapishane hayatı onu yaşlandırmış ve çökertmişti. Gazetelerde gördüğümüz genç yüzü beşik tarzından eser yoktu. Yargıcın sorduğu soruyu duymamış gibiydi. Soru iki kez tekrar edildi. Bakışlarını yerden kaldırdı. Düşünüyor gibi yapıp halsiz bir şekilde ''Boğduru desire'' dedi. Yargıç gülümseyerek ''Savunma şeklinin mantığını anlayamıyorum Arsen Lüpen. Aptal gibi görünüp suçlarını üstlenmekten kaçabileceğini düşünüyorsan ''Devam et. Senin saçmalıklarına aldırış etmeden davaya devam edeceğim'' dedi. Lüpen'e yapılan hırsızlık, dolandırıcılık, ...ve sahtecilik suçlamalarını sırayla saydı. Ara sıra mahkuma sorular sordu ama mahkum suskunluğunu bozmadı. Sıra tanıkların sorgusuna gelmişti. Bazı deliller yetersiz, bazıları ise oldukça önemliydi. Fakat genel anlamda bir tutarsızlık söz konusuydu. Bu tutarsızlık silsilesi dedektif Ganimar tanık olarak çağrılana kadar devam etti. O geldiğinde konuya yoğunlaşma yeniden sağlanmıştı. Emekli dedektif başından beri bir tuhaf davranıyordu. Gergin ve huzursuzdu. Mahkûma kuşku ve utançla bakıyordu. Ellerini tanık kürsüsüne koyup dahil olduğu vakaları, mahkumu Avrupa'dan Amerika'ya nasıl takip ettiğini anlatmaya başladı. Arsen Lüben'in tutuklayışını herkes basından öğrendiği için büyük bir ilgiyle dinleniyordu. İfadesinin sonlarına doğru Arsene Lupen'le arasında geçen konuşmaları anlatırken iki kez duraksayıp utanç ve kararsızlık içinde ona baktı. Söylemeye çekindiği bir fikri olduğu besbelliydi. Yargıç bunu fark edip eğer rahatsızsanız şu an ara verebilirsiniz dedi. Yo, hayır, fakat duraksadı. Mahkûma bakarak izin verirseniz Mahkumu yakından incelemek isterim. Hiç normal görünmüyor ve sebebini öğrenmek zorundayım, dedi. Mahkuma yaklaştı. Birkaç dakika boyunca onu inceledi. Daha sonra tanık kürsüsüne dönüp, sakin ve ciddi bir ses tonuyla Yemin ederim ki burada bulunan adam Arsene Lüpen değildir, dedi. Salona büyük bir sessizlik hakimdi. Şaşkınlıktan ne diyeceğini bilemeyen Yargıç ancak Ne diyorsunuz? ''Bu çok saçma.'' diyebildi. İlk bakışta gerçekten benziyor. Fakat burnuna, ağzına, saçlarına ve cilt rengine bakacak olursanız... ...bu adamın Arsene Lüpen olmadığını anlarsınız. Ya gözleri? Onun gözleri ne zaman böyle alkolik gibi uyuşup baktı? ''Kendinize gelin lütfen.'' ''Yanlış adamı yargıladığımızı mı söylüyorsunuz?'' ''Bana kalırsa evet.'' Eğer bu adam... Kendi isteğiyle buraya gelmediyse de Arsene Lupen bir yolunu bulup onu kendi yerine geçmesi için ikna etmiş olmalı. Bu beklenmedik olay karşısında izleyiciler heyecanla gülüyor, bağırıyorlardı. Yargıç mahkemeyi ertelemek zorunda kalarak Bay Boyver'i, hapishane müdürünü ve gardiyanları çağırdı. Bay Boyver ve gardiyan sanık sandalyesine oturan adamı inceledi. Arsene Lupen'e biraz benzediğini fakat o olmadığını söylediler. ''Peki öyleyse kim bu adam? Nereden çıktı? Neden hapishanede?'' diye sordu Yargıç. İki gardiyan çağrıldı ve ikisi de mahkumun Arsène Lupin olduğunu söylediler. Daha sonra bir tanesi ''Evet, sanırım bu o'' diye ekledi. ''Ne demek sanırım bu o? Emin değil misin?'' Mahkumu çok nadir gördüm. Ben geceleri nöbet tutuyordum ve iki ay boyunca yüzü duvara dönük bir şekilde yattı. İki ay öncesi hakkına ne diyeceksin? O zamanlar 24. dördüncü hücre değildi efendim. Hapishanenin başka bir bölümündeydi. Hapishane müdürü, kaçış girişiminden sonra onu başka bir hücreye naklettik, dedi. Peki siz bayım bu iki ay boyunca kendisini görmediniz mi? Hiç fırsatım olmadı. Her zaman sessiz ve düzenliydi. Bu mahkum Arsene Lüpen değil öyle mi? Değil. ''Kim öyleyse!'' diye bağırdı Yargıç. Bir fikrim yok. Önümüzde iki ay önce Arsen Lüpen tarafından ayarlanmış bir taklitçi var. Bunu nasıl açıklayabilirsiniz? Açıklayamam. Başka çaresi kalmayan Yargıç, sakin bir tavırla mahkuma dönüp ''Mahkum, ne zamandır ve neden hapishanede olduğunu anlatır mısın?'' dedi. Yargıcın sakin ve yapıcı bir tavırla yaklaşması mahkûmü yumuşatıp güvenini kazanmasını sağlamıştı. Soruyu yanıtlamaya çalıştı. Sonunda bir şeyler söyleyebilmeyi başardı. İki ay önce nezarethaneye götürülmüş, muayene edilmiş ve bırakılmıştı. Tam özgür bir adam olarak binayı terk edecekken iki görevli tarafından yakalanıp hapishane arabasına konmuştu. O zamandan beri 24. hücrede kalıyordu. Yemeği geliyordu Rahat uyuyordu, mutluydu. O yüzden şikayet etmemişti. Bütün bunlar makul göründü. Seyirciler hala heyecanla izliyor, gülüyor, söyleniyorlardı. Yargıç davayı daha fazla inceleme yapabilmek için erteledi. Sahte Arsenlüpen hakkında daha fazla bilgi hapishane kayıtlarından elde edilebilmişti. 8 hafta önce Baudru Desire adında bir adam bir gece nezarethanede kalmıştı. Ertesi gün salınmış, saat 2 civarında nezarethaneden ayrılmıştı. Aynı gün aynı saatlerde son kez muayene edilen Arsene Lüpen de nezarethaneden bir hapishane arabasıyla ayrılmıştı. Bu görevlilerin hatası mıydı? Benzerliklerinden ötürü yanlış kişiyi mi almışlardı? Akıllara yeni bir soru gelmişti. Bu yer değişikliği önceden mi planlanmıştı? Bu durumda Bağutru bir suç ortağı oluyor ve Lupen'in yerini alabilmek için kendini tutuklatmış olması gerekiyordu. Eğer öyleyse, bu tesadüfler üzerine kurulup plan nasıl oldu da başarılı sonuçlanabildi? Badır Desire'ye ait kayıtlar incelendi. Ona dair hiçbir giriş bulunamadı. Ayrıca, geçmişi hakkındaki bilgiler kolaylıkla elde edilebilmişti. Corbeo ve Asnieres, La civarına civarında tanınıyor, başkalarının verdiği sadakalarla geçiniyor. Ternes sınırında İzbe bir eskici kulübesine kalıyordu. Fakat yaklaşık bir yıldır oralarda değildi. Acaba Arsene Lupin tarafından mı başka yere gönderilmişti? Bunu gösteren bir delil yoktu. Olsaydı bile bu onun kaçışını açıklamıyordu. Kaçışı hala çözülemeyen bir gizemdi. Hakkında ortaya atılan 20 teoriden biri bile tatmin edici olamamıştı. Halkın ve yargı mensuplarının Nedenli, özenli ve dikkatli hazırlanmış olduğunu anlayabileceği bu kusursuzca örülmüş olay örgüsü, tesadüfler silsilesi kaçış planı, Arsen Lupe'nin dava günü orada olmayacağım iddiasını haklı çıkarmıştı. Bir aylık sıkı incelemelerden sonra dahi olay çözülememişti. Bahadur'u sebepsiz yere hapishanede tutulamazdı. Boş yere mahkemeye çıkarmakta saçma olurdu. Ona yapılmış herhangi bir suçlama bulunmuyordu. Sonuç olarak onu salıverdiler. Fakat tedbir amaçlı onu gözetlemeye karar verdiler. Fikir Ganimart'tan çıkmıştı. Ona göre bu bir tesadüf değildi. Bahudur yalnızca Lüpen'in amacını gerçekleştirmesi için araç olarak kullanılan biriydi. Bahudur serbest kaldığında kuşkusuz Arsall Lüpen veya arkadaşlarından birine gidecekti. Falefant ve Dizzy Ganimart'a yardım etmek üzere görevlendirilmişlerdi. Sisli bir ocak gününün sabahı, hapishane kapıları açıldı ve Bağdur'u özgür bir adam olarak dışarı çıktı. Utangaç bir tavırla nereye gideceğini bilemeden yürümeye başladı. La Sainte ve Saint-Jacques yürüdü. Eski kıyafet satan bir dükkanın önünde durdu. Ceketini ve yeleğini çıkarıp yeleği çok ucuz sattı. Ceketini giydikten sonra paraları da cebine koyup yoluna devam etti. Zeyn nehrine geçti. Şalettet yakınlarında bir omnibüs gördü. Binmek istedi fakat yer yoktu. Sürücü ona bir numara almasını söyledi. O da gidip bekleme alanında beklemeye koyuldu. Ganimart yardımcılarını çağırdı. Gözlerini bekleme alanından ayırmadan ''Çabuk bir araç durdurun ya da iki. Biriniz benimle gelirsiniz. Böylece iki araçla takip edebiliriz.'' dedi. Yardımcılar denileni yaptılar fakat Bağdur ortalıkta görünmüyordu. Ganimart bekleme alanına gidip baktı. Orada da kimse yoktu. Ne kadar aptalım. Burada başka bir çıkış olduğunu nasıl unuturum diye dövündü. Bekleme alanının St. Martin Caddesi'ne çıkan bir uzantısı vardı. Ganimart hızla geçitten geçti ve Bahodur'un Batiknos Botanik Bahçesi'ne gitmek üzere Rivuli Caddesi'nden geçmekte olan omnibüste olduğunu gördü. Koştu ve aracı yakaladı. Fakat yardımcıları yetişememiş, geride kalmışlardı. Bu göreve yalnız devam etmek zorundaydı. Yakalama izni olmamasına rağmen onu yakalamak istedi. Bu aptal rolü oynayan adam böylesi dahiyane bir şekilde onu yardımcılarının ayırmayı planlamadan mı başarmıştı yani? Baudry'e ya baktı. Başı sağa sola düşüyor, ağız yarı açık, aptal görünümüyle sandalyede uyukluyordu. Bu adam Galimard'ı yenecek bir rakip olmaktan çok uzaktı. Bütün bunlar şans eseri gerçekleşmiş olmalıydı. Baudru, Galerias Lafayette durağında inip Haussmann bulvarına geçerek Victor Hugo Caddesi'nden geçen Lamotte tramvayına bindi. Lamotte durağında inip Bolegna ormanına girdi. Sallana sallana bir o yola bir bu yola girdi. Aradığı bir şey mi vardı? Bir saat sonra yorgunluktan bayılacak gibi oldu ve bir banka oturdu. OIT ile yakın olan bu bank bir havuz kenarında ıssız bir alandı. Böyle sessiz geçen yarım saatten sonra ganimart sabırsızlandı ve adamla konuşmaya karar verdi. Gelip yanına oturdu. Bir sigara yaktı. Bastonurla yere bir şeyler çizerek güzel bir gün değil mi? dedi. Cevap yoktu. Sonra adam aniden gülmeye başladı. Neşeli, durdurulamaz bir kahkahaydı bu. Ganimard'ın şaşkınlıktan tüyleri diken diken olmuştu. Bu şeytani kahkahayı tanıyordu. Ani bir hareketle adamı yakalayıp yüzüne baktı. İnceledi. Baktığı yüzde artık Bahudur'u göremiyordu. Aslında Bahudur'u görüyordu fakat bu yüzün altındaki gerçek kimliği de görebiliyordu. Lüpen. Gözlerindeki o ışığı gördü. Sönmüş yüzünün altındaki sağlıklı cildi fark etti. Vuruşuklukların arasında belli olan belirgin ağzını inceledi. Bu onun gözleri ve ağzıydı. Özellikle de o arsız, canlı, alaycı tavrı. ''Arsen Lüpen, Arsen Lüpen'' diye kekeledi. Sinirlenip birden Lüpen'in boğazını yakaladı. Rakibinin aksine 50 yaşında olmasına rağmen gücü hala yerindeydi. Kısa bir mücadele oldu. Arsen Lüpen ufak bir hamlede bulundu. Ve ganimard onu bıraktı. Kolu güçsüz ve halsiz bir şekilde yana düştü. Orfevre rıhtımındaki Jiu-Jitsu derslerine katılsaydınız bu harekete Japonca'da ui di gi denildiğini bilirdiniz. Bir saniye daha devam etseydim kolunuzu kırabilirdim. Hak ettiğiniz de bu ya. Eski bir dostuma güvenip kimliğimi belli ettiğim için güvenimi böyle kötüye kullanılmasını hiç yakıştıramadım doğrusu. Bu çok yanlış. Sorun nedir? Ganimart cevap vermedi. Bu kaçış için kendisini sorumlu hissetmeye başlamıştı. Sonuçta istemeden de olsa yanlış bilgi vererek mahkemenin böyle bir karar vermesine o sebep olmuştu. Bu kaçış ona kariyerinde kara bir leke gibi göründü. Gözünden akan bir damla yaş grileşmiş bıyığına süzüldü. Aman tanrım Ganimart bunu kişisel algılamayın. Siz konuşmasaydınız... Ben başkasını ayarlayacaktım. Zavallı Bağdur Desire'nin hapse girmesine göz yumamazdım ya. O Oradaki siz miydiniz? Şimdi nasıl buradasınız? diye kekelemeye devam ettik Animart. Benim, bendim. Her zaman ben olacağım. Bu mümkün değil. Bir sihirbazın işi değil ya. Mahkemede yargıcın da dediği gibi hayatın her türlü zorluğuna hazırlanmakla geçen onca yılın yardımıyla oldu. Fakat yüzünüz, gözleriniz 18 ay boyunca Doktor ile birlikte St. louis Hastanesi'nde çalışmamın sebebi işi olan bağlılığım değildi. Kimliğimi ve görünüşümü değiştirebilmem için standart yasaların izin verdiğinden fazlasını yapabiliyor olmam gerektiğini düşündüm. Görünüş istenildiği gibi değiştirilebilir. Mesela deri altına parafin enjekte edilirse Orası istenilen ölçüde şişirilebilir. Pirogallik asit cildinizi bir Hintli cildine benzetebilir. Kırlangıç otu suyu size istediğiniz yaraları verebilir. Bir diğer kimyasal saç uzamasını tetikler. Bir diğeri ise sesi kalınlaştırır. Bunlara 2 ay boyunca 24. hücrede beslenmeyi, ifademi, duruşumu değiştirmek için yaptığım düzenli egzersizleri de ekleyin. Son olarak... Yorgun ve donuk görünümleri için gözlere beşer damla atropin damlattık mı? İşlem tamam. Gardiyanları nasıl oyuna getirdiğinizi anlayamıyorum. Aşama aşama değiştim. Günden güne değiştiğimi fark edemediler. Peki ya Bahudur'a Desire? e? Bahudur, geçen yıl tanıştığım zararsız bir arkadaş. Bana gerçekten benziyor. Onun varlığından istifade ettim. Onun kılığına girebilmek için ne açılardan benzediğimizi ve nelerimizin farklı olduğunu gözlemledim. Nezarethaneye gelmesini, ertesi gün benimle aynı saatte oradan ayrılmasını sağlayan benim arkadaşlarımdı. Bunu ayarlaması zor olmadı. Böyle birinin var olduğunu kanıtlayabilmek için onun nezarethanede kaydının bulunması gerekiyordu. Aksi takdirde polis o olduğuma inanmazdı. Bu kusursuzca ayarlanmış sahte mahkum karşısında yetersizliklerini kabul etmektense yer değişikliği yaptığımı düşünmeyi tercih etmeleri kaçınılmazdı. Tabii, tabii. Arsen Lüpen açıklamaya devam etti. Elimde bir koz vardı. Heyecanla kaçmamı bekleyen halk. Ödülü özgürlüğüm olan bu oyunda siz yargı mensuplarının en büyük hatası da bu oldu. Söylediklerimin palavra olduğunu Başarılı olmanın verdiği hazla toy bir delikanlı gibi gözümün bir şey görmediğini düşündünüz. Ben Arsene Lüpen. Böyle düşünmeniz beni kırdı doğrusu. Kahorn davasında bir süre önce şöyle demiştiniz. Eğer Arsene Lüpen kaçacağını ilan ediyorsa bir bildiği vardır. Fakat lütfen şunu bilin ki kaçabilmem için halkı buna inandırmam. Bunu bir ihtimal değil. Olması kesin gözüyle bakılan bir olay haline getirmem gerek. Ve bu davada bunu başardım. Herkes benim kaçacağıma, dava günü orada olmayacağıma emindi. Siz orada oturan adamın ben olmadığımı söylediğinizde, herkes size inanmaya hazırdı. Bir kişi daha inanmasaydı, bence bu adam Arsene Lüpen deseydi, her şey bitmişti. Bir kişi bile, herkesin sorgulamadan inanmasının aksine, Olanlara inanmayıp yüzümü incelemek isteseydi, aldığım bütün önlemlere rağmen kimliğim ortaya çıkardı. Ama korkmuyordum. Mantıken ve psikolojik olarak kimse o adamın Arsène Lupin olduğundan şüphelenmemeliydi. Ganimard'ın kolunu yakaladı. Lasent'teki konuşmamızdan sonraki çarşamba günü saat 4'te evinizde beni beklediniz değil mi? Ganimard konuyu değiştirmesine müsaade etmedi. Peki ya, hapishane arabası? Blöf yaptım. Arkadaşlarım kullanılmayan bir arabayı hazırlayıp denemek istediler. Başta mümkün olabileceğini düşünmedim. Daha sonra sahte kaçış teşebbüsüne faydası olacağını düşündüm ve olayı herkese duyurdum. Tam anlamıyla bir kaçış söz konusu olmasa da bu cüretkar kaçış planı insanların beklentilerini yükseltmeme yardımcı oldu. Öyleyse pro... Ben hazırladım bıçağı da ben hazırladım notlar ben yazdım gizemli işbirlikçi öyle biri hiç olmadı ganimart bir süre düşündü peki bağdurunun fiziksel muayenesindeki bulgular neden sizin ölçülerinizle uyuşmadı benim gerçek ölçülerim kayıtlı değil de ondan doğru ya kayıtlı olanlar da yanlış ölçüler bu konuyla özellikle yakından ilgilendim Bertillon kimlik tespit sisteminde vücudun baş, kulaklar ve parmaklar gibi kısımların ölçüleri alınıyor. Fakat bu ölçümler değişebilir şeyler olduğundan pek güvenilir değiller. Sizin de fark ettiğiniz üzere bu ölçümlerde büyük oranda yanılma payı bulunuyor. Kesinlikle. Tabii bu bilgileri değiştirmek kolay olmadı. Amerika'dan dönmeden önce bu konuyla ilgili departmanda çalışan bir kişi yüklü miktarda para karşılığında bu bilgilerimi değiştirmeyi kabul etti. Böylece Bağdur'un ölçüleri benimkilere uymamış oldu. Kısa bir sessizliğin ardından Ganymard, ''Şimdi ne yapacaksınız?'' diye sordu. ''Şimdi biraz dinleneceğim. İyi beslenip eski sağlığıma kavuşacağım. Ara sıra Bağdur ya da başka bir karakter olmak, kişiliğini kıyafet değiştirir gibi değiştirebilmek güzel.'' ''Fakat zamanla bu değişimden bakıyor insan. Gölgesini kaybetmiş bir adam gibi hissediyorum. Tekrar Arsene Lüpen olmak bana iyi gelecek.'' Birkaç dakika ileri geri yürüdükten sonra Gani önünde durup ''Söyleyecek başka bir şeyiniz yok sanırım değil mi?'' diye sordu. ''Aslına bakarsanız var. Kaçışınıza dair gerçek bilgileri yayınlamak gibi bir niyetiniz var mı? Benim yaptığım yanlışlığı...'' Yo, hayır.'' Orada yargılanın Arsene Lüpen olduğunu hiç kimse bilmeyecek. Bu gizemli kişiliğimi korumak benim için çok önemli. Bu sebeple neredeyse mucizevi sayılabilecek kaçışımı gerçek yüzünü kimse bilmeyecek. Korkmanıza hiç gerek yok sevgili arkadaşım. Kimseye bir şey söylemem. Şimdilik hoşça kalın. Bu gece yemeğe davetleyeyim ve giyinmek için çok vaktim kalmadı. Dinlenmek istediniz sanıyordum. Kaçamayacağım bazı sorumluluklarım var. Artık yarın dinlenirim. Nereye yemeye davetli olduğunuzu sorabilir miyim? Elbette. İngiliz Büyükelçiliğine. Arsen Lupin, kibar hırsız. Bölüm 4. Gizemli yolcu. Trenle Royane, Seine Nehri kıyılarında yaşayan arkadaşlarımı ziyarete gideceğim günden önceki gece otomobilimi Royane'e göndermiştim. Tren Paris'ten henüz hareket etmemişti ki Kaldığım kompartımana yedi adam geldi. Beşi sigara içiyordu. Koridoru olmayan bu eski tren içinde bu nahoş yolcularla seyahat etme fikrinden rahatsız olmuştum. Paltomu, gazetelerimi ve tren tarifesinin yanıma alıp başka bir kompartımana geçtim. Bu kompartımanda bir hanımefendi vardı. Beni görür görmez rahatsız olduğunu belli ederek girişte ayakta duran beyefendiye, belli ki kocasıydı, yaklaştı. Beyefendi beni baştan ayağa süzdü. Rahatsız olmayacak biri olmadığımı düşünmüş olmalı ki gülümseyerek karısını korkacak bir şey olmadığına ikna etmeye çalıştı. Hanımefendi de gülümsedi. Benim bir hanımefendinin saatlerce aynı odada yalnız kalmaktan korkmayacağı türden kibar bir beyefendi olduğumu anlamış görünüyordu. Kocası, çok önemli bir randevum var sevgilim. Daha fazla bekleyemeyeceğim. Hoşça kal. Diyerek onu öptükten sonra uzaklaştı. Hanımefendi de ona birkaç öpücük atıp mendilini camdan salladı. Tren düdüğünü çaldı ve hareket ettik. Tam o anda görevlilerin itirazlarına rağmen trenin kapısı açıldı ve bir adam bizim kompartımanımıza daldı. Bagajını yerleştirmekte olan yol arkadaşım korkudan çığlık atıp koltuğa yığıldı. Ben korkak bir değilimdir. Emin olabilirsiniz. Fakat böylesine son anda yapılan değişiklikler beni hep tedirgin etmiştir. Bu gibi durumların her zaman şüpheli, normal olmaktan uzak bir havası olur. Neyse ki bu birden içeri dalan şüpheli kişinin görüntüsü gergin ortamın biraz sakinleşmesini sağlamıştı. Şık görünüyordu, zevkli bir kravat, özenle seçilmiş eldivenler giyiyor, yüzünden de nazik ve entelektüel biri olduğu anlaşılıyordu. Fakat bu yüzü bir yerden tanıyor gibiydim. Onu daha önce gördüğüme emindim. Fakat o an kim olduğunu hatırlayabilmek için çok çaba sarf etmeme gerek olmadığını düşündüm. Yol arkadaşım hanımefendi ise sapsarı olmuştu. Korkusu yüzünden okunuyordu. Yanında oturan, kompartımanımıza yeni gelen adama bakıyordu. Korkudan elleri titriyor, titreyen eliyle yavaşça çantasına uzanmaya çalışıyordu. Çantayı yakaladığı gibi yanına çekti. Göz göze geldik. Öylesine korkuyordu ki onunla konuşmaktan kendimi alamadım. İyi misiniz hanımefendi? Camı açmamı ister misiniz? Tek anlayabildiğim şey yanındaki adamdan çok korktuğuydu. Tıpkı kocasının yaptığı gibi ona gülümsedim ve hareketlerimle korkulacak bir şey olmadığını beyefendinin zararsız bir yolcu olduğunu anlatmaya çalıştım. O anda adam bize dönüp ikimizi de baştan ayağa süzdü. Sonra da biz orada değilmişiz gibi davranmaya devam etti. Kısa bir sessizlikten sonra hanımefendi şöyle fısıldadı. Trende kim var biliyor musunuz? Kim? O o eminim. Kim o? Arsenlü ben. Gözlerini diğer yolcudan alamıyordu. Sanki bu tüyler ürpertici ismi bana söylemiyor da ona sesleniyormuş gibiydi. Adam şapkasını yüzünü kapattı. Bunu yapmasının sebebi utancını gizlemek miydi? Yoksa sadece uyumaya mı çalışıyordu? Hanımefendiye, Arsene Lupin daha dün yasalara karşı gelmekten 20 yıl ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı. Bugün bu şekilde kendini açık etmesi hiç olası değil. Hem gazeteler onun Lasent'ten kaçtığından beri Türkiye'de saklandığını yazıyor dedim. Yanımızdaki yolcunun duyacağı şekilde, ''Fakat şu an bu trende. Kocam hapishane müdürüdür. Ayrıca istasyon görevlisi bizzat kendisi trende Arsene Lupin'i aradıklarını söyledi.'' dedi. Yanılmış olabilirler. ''Hayır. Bekleme alanında görenler olmuş. Royen'e birinci sınıf bir bilet almış. Öyleyse yakalanacaktır. Kaçmış. Ortalıklarda görünmemek için saklanıp bizden 10 dakika sonra kalkacak olan ekspres trene bineceği söyleniyor.'' O halde kesin yakalanacaktır. Eğer son dakikada bizim trene atlamazsa, ki bu mümkün, neredeyse kesin. Eğer öyleyse de yine de yakalanacaktır. Görevliler bir trenden diğerine geçerken onu görmüşlerdir ve Rowan'a e vardığımızda onu hemen tutuklarlar. Arsen Lupin mi? Hiç sanmıyorum. Bir yolunu bulup kaçacaktır. Bu durumda, ona iyi yolculuklar dilemekten başka yapacak bir şey kalmıyor. Fakat neler yapabileceğini bir düşünsenize. Ne yapabilir ki? Bilemiyorum. Her şeyi yapabilir. Hanımefendi oldukça gergindi. Ve anlattıklarından gerginliğinin sebebini de anlamıştım. Onu biraz olsun teselli edebilmek için ilginç bir durumda olduğumuz doğru. Fakat lütfen korkmayın. Arsene Lupin burada olsa bile ''Bir suç işleyeceğini sanmıyorum. Olaysız bir şekilde seyahat etmek isteyecektir.'' dedim. Söylediklerim onu teselli etmemiş fakat biraz olsun sakinleştirmişti. Gazetelerimi açıp Ersenlüpen'in Lüpe'nin davasıyla ilgili bölümleri okudum. Fakat bilmediğim bir şey yazmadığı için çok da ilgimi çekmedi. Çok yorgundum ve uykum vardı. Göz kapaklarım kapanırken başım yana düştü. ''Beyefendi!'' Uyumayı düşünmüyorsunuz değil mi? Gazeteleri elimden alırken bana öfkeli bir bakış attı. Hayır. Bu çok düşüncesizce olurdu. Çok haklısınız diyerek onayladım. Uyumamaya çalışıyordum. Dışarıyı, hızla hareket eden bulut kümelerini izledim. Görüntü gittikçe bulanıklaştı. Bir süre sonra gergin hanımefendi ve uyuyan beyefendi aklından çıktı ve derin bir uykuya daldım. Bu sakin derin uyku halim kötü rüyalarla bölünmüştü. Arsane Lüpen adını kullanan bir süleyet görmeye başladım. Sırtında değerli eşyalar yüklüydü ve duvarlardan atlıyor, kaleleri soyuyordu. Sonra bu yaratık daha başka şekillere girdi. Artık Arsane Lüpen değildi. Gittikçe büyüyerek bana doğru geldi. Kompartıman atladı ve göğsüme çöktü. Büyük bir korkuyla uyandım. O adam... Kompartımandaki diğer yolcu dizini göğsüme yaslamış beni boğmaya çalışıyordu. Gözlerim kan çanığına döndüğünden görüşüm kısıtlıydı. Ancak kompartımanın diğer ucunda korkudan kısmış olan hanımefendiyi görebiliyordum. Karşı koymamaya çalıştım. Zaten gücümde yoktu. Şakaklarım zonkluyordu. Bir dakika daha devam etse boğulacaktım. Adam da bunu fark etmiş olacak ki ellerini biraz gevşetti. Fakat elini boğazımdan çekmedi. Bir kablo çıkarıp bileklerimi bağladı. Bağlanmış, ağzım bantlanmış ve hareket edemez bir haldeydim. Adam büyük bir ustalıkla çalışmıştı. Yeteneklerine ve tarzına bakılınca profesyonel bir hırsız olduğu anlaşılıyordu. Tek kelime etmeden, hiç telaş yapmadan sakin ve cesurca işini yapmıştı. Ve ben orada mumya gibi bağlanmış oturuyordum. Ben, Arsene Lupen. Bu olayın hafife alınacak bir yanı yoktu. Fakat kendimi olaydaki ironiye gülmekten alıkoyamıyordum. Bir acemi gibi yakalanıp bağlanmış, bir aptal gibi soyulmuştum. Bu alçak herif çantamı ve cüzdanımı çalmıştı. Arsen lüpen kandırılmış, oyun'a getirilmiş bir kurban ol vermişti. Ne macera ama! Hanımefendi hiç kıpırdamıyordu. Adam onu fark etmemişti bile. Yere düşen valizin içinden mücevherleri. Altın ve gümüş takıları almakla yetindi Kadın gözlerini açtı Adamı gereksiz bir zahmetten kurtarmak istercesine Parmaklarındaki yüzükleri çıkarıp adama verdi Adam yüzükleri alıp ona baktı Fakat hanımefendi bayılmıştı Adam hiçbir şey olmamış gibi yerine oturdu Sigarasını yaktı ve ganimetini incelemeye koyuldu Aldıklarından memnun görünüyordu Fakat ben bu durumdan memnun değildim Cüzdanımdaki önemli kağıtlarla birlikte, planlar, şartnameler, adresler, işbirlikçilerinin listesi, anlaşma mektupları... Çalınan 12.000 franktan bahsetmiyorum bile. Biraz gecikmeli de olsa bütün bunları geri alabileceğimden emindim. Aklımda daha önemli bir soru vardı. Bu hikayenin sonu ne olacaktı? Saint Lazer durağında yarattığım karmaşanın farkındaydım. Beni Guille ve Berlant olarak tanıyan... Ve Arsene Lupin'e olan benzerliğimden dolayı benimle alay eden arkadaşlarımın yanına gidiyordum. Başka bir kılığa girebilmek için ne vaktim ne de imkanım vardı. Hem benim bu trende olduğumu herkes biliyordu. Royen'e indiğimizde şüphesiz bütün tren aranacak, şüpheli görülen herkes sorgulanacaktı. Bütün bunları öngörebiliyordum elbette. Fakat bu durum beni kuşkulandırmıyordu. Royen polisinin Paris polisinden daha kurnaz olamayacağını düşündüğümden Saint-Tazer durağındaki bekçinin bana güvenmesini sağlayan milletvekili kartımı gösterip kolayca ellerinden kaçabileceğime emindim. Fakat durum düşündüğümden farklıydı. Hareket edemiyordum. Her zamanki numaralarımı yapmam imkansızdı. Polisler kompartımanların birinde Arsene Lüpen'e eller ayakları bağlı kurbanlık koyun gibi hapishane arabasına konmaya hazır bir şekilde bulabilirlerdi. Meyve ve sebzelerle dolu bir sepet ya da ticari bir almışım gibi gayet kolayca beni teslim alabilirlerdi. Bu korkunç senaryonun gerçekleşmemesi için ne yapmalıydım? Hem de ellerim ayaklarım bağlı, ağzım bantlıyken, hem de tren son ve tek istasyon olan Roye'ne hızla yaklaşıyorken. Sonra aklıma daha çok sonucuyla ilgilendiğim bir soru geldi. Bu arkadaşımızın niyeti neydi? Kompartımanda yalnız ikimiz olsaydık, son durağa geldiğimizde pekala elini kolunu sallayarak korkusuz yeterini terk edebilirdi. Fakat kadın, tren durduğunda kapı açılır açılmaz, bağırarak sağa sola koşturmaya başlayacaktı. Bu bilinmezlik beni çok meraklandırmıştı. Kadını neden beni bağladığı gibi bağlamamıştı. Oysa ki bu, ona kaçması için zaman kazandırırdı. Yağmur damlalarıyla ıslanan cama bakarken, hala sigara içiyordu. Döndü, tren tarifesini alıp inceledi. Hanımefendi, Bayılmış numarası yapmaya devam ediyordu. Fakat sigara dumanından etkilenip öksürdükçe numara yaptığı anlaşılıyordu. Bana gelince yorgun ve rahatsızdım. Fakat kafamda sürekli düşünüyor, planlar kuruyordum. Point de Arche, Oysel, bu kasabaları bir bir hızla geçiyorduk. Saint Etienne'e geldiğimizde adam ayağa kalkıp bize doğru yaklaştı. Kadın korkudan çığlık atıp bayıldı. Şimdi ne yapacaktı? Pencereyi açtı, dışarıda şiddetli yağmur yağıyordu ve adam yanında şemsiyesi ve paltosu olmadığı için sinirlendi. Rafta hanımefendinin şemsiyesini gördü ve aldı. Benim de paltomu alıp giydi. Zeyn nehrini geçmek üzereydik. Paçalarını kıvırıp pencerenin dış kısmını açtı. Kendini dışarı mı atacaktı? Tren bu hızla giderken atlamak intihar olurdu. Bir tünele girdik. Adam pencereyi iyice açıp bekledi. Ne aptal biri. Tünelin karanlık, dumanlı ve gürültülü olması adamın hareketlerine olağanüstü bir hava katıyordu. Birden tren hızını düşürdü. Tekrar hızlanıp tekrar yavaşladı. Belli ki tünelin belirli yerlerinde trenlerin yavaşlaması gereken çalışmalar yapılmaktaydı. Ve adam bunları çok iyi biliyordu. Dışarı çıktı, pencereyi arkasından kapattı ve yere atladı. Gözden kaybolmuştu. Hanımefendi hemen ayıldı. İlk yaptığı çalınan mücevherlere için sızlanmak oldu. Ona bir şey anlatmak istiyor gibi baktım ve o da anlayıp ağzındaki bandı çıkardı. Ellerimi ve ayaklarımı da çözmek istedi fakat ben müsaade etmedim. Hayır hayır polis her şeyi olduğu gibi görmeli. O serserinin bize yaptığı her şeyi görmelerini istiyorum. Alarm zilini çalayım mı? Bunun için çok geç. Adam bana saldırdığı an yapmalıydınız beni öldürürdü bayım size onun trende olduğunu söylemiştim onu resimlerinden tanıdım ve işte mücevherlerimi alıp kaçtı merak etmeyin polis onu yakalayacaktır arsen lupen'i yakalamak mı buna hayatta inanmam siz bilirsiniz hanımefendi. efendi dinleyin roye'ne vardığımızda kapıda olun ve bütün gücünüzle bağırın çağırın polis ve demiryolu görevlileri gelecektir ''Arsen Lüpen'i bana yaptıklarını, kaçışını, gördüğünüz her şeyi anlatın. Görünüşünü tarif edin. İnce şapkalı, sizin şemsiyenizi kullanıyor ve gri bir paltosu var.'' ''Sizin paltonuz.'' dedi hanımefendi. ''Benim mi?'' ''Yanlışınız var. Benim paltom yok ki.'' ''İçeri girdiğinde üzerinde palto yoktu.'' diye hatırlıyorum. ''Belki de daha önceki yolculardan biri rafta unutmuştur.'' ''Her neyse.'' Giderken palto üzerindeydi ve önemli olan da bu. Unutmayın. Gri palto. Öncelikle adınızı söylemelisiniz. Kocanızın resmi pozisyonu polisin ilgisini çekebilir. Ruyen'e vardık. Daha emredici bir tavırla başka talimatlar verdim. Onlara benim adımı verin. Guillaume Berlat. Eğer gerekirse beni tanıdığınızı söyleyebilirsiniz. Bize zaman kazandıracaktır. Ön soruşturmayı hızlandırmamız gerekiyor. Hepimizin amacı Arsen Lupen'i yakalamak. Mücevherlerinizi hatırlayın. Bir yanlışlık olmamalı. Guglielme Berlat. Kocanızın bir arkadaşı. Anladım. Guglielme Berlat. Şimdiden prova yapmaya başlamıştı. Tren istasyonda durur durmaz kompartmana birkaç adam girdi. O vahim an gelmişti. Nefes nefese kalan hanımefendi olayı anlatmaya başladı. Arsen Lupen bize saldırdı. Mücevherlerimi çaldı. Ben bayan Rayant Kocam hapishane müdürü Bu da benim kardeşim Kredi Royer'in es müdürü Georges Ardelle. Kendisini tanıyor olmalısınız Henüz yanımıza gelmiş genç bir adamı gösterdi Komiser onu tanıyıp selam verdi Hanımefendi ağlayarak devam etti Bu beyefendi uyurken Arsene Lupen onu boğazından yakaladı Kendisi Bay Berlat Kocamın arkadaşı olur Komiser Peki Arsene Lupen de? diye sordu. Tünelden geçerken trenden atladı. O olduğuna emin misiniz? Elbette eminim. Onu nerede görsem tanırım. Ayrıca Sayit Lezer istasyonunda görülmüştü zaten. İnce bir şapkası vardı. Komiser hayır kalın bir şapka kullanıyor. Bakın bunun gibi derken benim şapkamı gösteriyordu. İnce bir şapkası vardı eminim ve gri bir palto giyiyordu. ''Evet, bu doğru. Telgrafta da gri, uzun ve siyah kadife boyunluklu bir paltosu olduğu yazıyor.'' ''Evet, siyah kadife boyunluklu.'' Sonunda rahat bir nefes almıştım. Bayan Renaud ne kadar yürekli, güvenilir bir hanımefendiydi. Polisler beni çözdüler. Kanayana kadar dudaklarımı ısırmıştım. Tıpkı saatlerdir rahatsız bir pozisyonda kalan, ağız bantlanmış biri gibi elimdeki mendille ağzımı kapatarak öne eğildim.'' Ve güçsüz bir sesle komisere ''Bayım, o adam Arsen Lüpen'di. Buna hiç şüphe yok. Acele edersek onu yakalayabiliriz. Size yardımcı olabilirim.'' dedim. Suçun işlendiği kompartımanın bulunduğu vagon incelenmek üzere trenin geri kalanından ayrılmıştı. Tren havreya devam ediyordu. Bizi meraklı bakışlar arasında istasyon görevlisinin odasına götürdüler. Birden içimi bir kaygı ve huzursuzluk kapladı. Bir şekilde otomobilimi alıp buradan gitmeliydim. Burada kalmak tehlikeliydi. Her an kötü bir şey olabilirdi. Örneğin Paris'ten bir telgraf gelebilir ve o an yakalanabilirdim. Hırsıza ne olacaktı? Kendi kaynaklarım olmadan bana yabancı bir konumdayken onu yakalayamazdım. Bir şeyler yapmalıyım dedim kendi kendime. Deneyeceğim. Zor fakat zevkli olacak. Sonuç risk almaya değer. Komiser olayı tekrar anlatmamızı istedi. Bayım, burada bu şekilde zaman kaybediyoruz. Arsene Lüpen çoktan uzaklaştı. Otomobilim dışarıda bekliyor. Eğer izin verirseniz... Komiser gülümsedi. Fikir oldukça güzel. Fakat o zaten yapıldı. İki adamın bisikletle peşine düştüler. Bir süredir yoldalar. Nereye gittiler? Tünelin girişine gittiler. Orada kanıt toplayıp görgütanı arayacak ve Arsene Lüpen'in izini sürecekler. Gözlerimi devirmekten kendimi alamadım. Adamlarınız ne kanıt bulabilirler ne de herhangi bir görgü tanığı. Öyle mi? Arsene Lüpen tünelden çıkarken kimseye görünmeyecektir. İlk yol Royen'e geliyor. Öyleyse onu yakalarız. Royen'e gelmeyecek. Öyleyse o civarda kalacak. Yine yakalarız. Orada da kalmayacak. Yok canım. Nereye gidecek ya? Saatime baktım. Şu saatlerde Arsene Lupin D'Artenal istasyonu yakınlarında olmalı. Saat 10.50'de yani 20 dakika sonra Royen'den Amines'e giden trene binecektir. Öyle mi diyorsunuz? Nereden bilebilirsiniz ki? Çok basit. Kompartımandayken Arsene Lupin bendeki tren tarifesine baktı. Bunu niçin yapsın ki? Kayıplara karıştığı nokta yakınlarında başka bir demiryolu ya da bir istasyon... Ve bu istasyona duracak bir tren var mı diye bakmış olmalı. Ben de tarifeyi incelediğimde bu sonuca vardım. Bu muhteşem bir çıkarım bayım. Sizi tebrik ederim. Bu kadar zeki olduğumu belli etmekle yanlış yaptığımı sonradan anladım. Komiser beni hayretle izliyordu. Belki de çoktan içine bir kurt düşmüştü. Neyse ki polisin elinde Arsene Lüper resmi gerçeğine yani o an komiserin baktığı adama pek benzemiyordu. Beni tanıması mümkün değildi. Yine de şüphelenmiş gibi görünen komiser rahatımı kaçırmıştı. Cüzdan kaybetmek ve onu geri alma isteği beni zekice düşünmeye zorluyor. Eğer iki adamınızı yanıma verebilirseniz Bayan Renault Haydi ama bayım, Bay Berlat dinleyin lütfen dedi. Nazik arkadaşımın araya girmesi çok iyi olmuştu. Tanınan bir adamın karısı tarafından adım telaffuz edilince Berlat ismi birden gerçek oluvermişti. Artık kimse benden şüphelenemezdi. Komiser kalktı. ''İnanın ki Bay Berlat, başarılı olduğunuz görmekten memnuniyet duyarım. Arsen Lüpen'i yakalamayı en az sizin kadar ben de istiyorum.'' dedi. Otomobilimin yanına gittik. Komiserin adamlarıyla tanıştık. Honore Masol ve Gustan Delivet adında bu iki adam bana eşlik etmek için görevlendirilmişlerdi. Şoför arabayı çalıştırdı. Birkaç dakika içinde istasyondan uzaklaşmıştık. Kurtulmuştum. Bu eski kuzey şehrinde 34 beygir Moreo-Lepton otomobilimle dolaşırken gurur duyuyordum. Ve sanki motor da bana karşılık veriyordu. Sağdan sola ağaçlar birbiri ardına sıralanmıştı. Ve özgür bir adam olarak yapacaklarımı Royal Polisi'ni temsilen yanımda bulunan bu iki adamla birlikte yapmam gerekiyordu. O kadar. Arsen Lupin, Arsen Lupin'i kovalıyordu. Halk güvenliğinin sadık koruyucuları. Gaston Delivet ve Honoré Masol. Yanımda olmanız o kadar önemliydi ki, siz olmasaydınız ben ne yapardım? Siz olmasaydınız kesin yolu şaşırırdım. Siz olmasaydınız Arsène Lupin bir hata yapabilir ve sahte olanı kaçabilirdi. Fakat henüz yapacak çok işim vardı. Öncelikle hırsızı yakalayıp çaldığı evraklarımı geri almalıydım. Bırakın ele geçirmeyi. Yardımcılarımın bu evrakların var olduğunu bile bilmemeleri gerekiyordu. Bunu halletmek oldukça zor olacaktı. Dernatal istasyonuna trenden 3 dakika sonra vardık. Siyah kadife boyunluklu gri palto giyen bir adamın trende olduğunu öğrendim. Amiens'e giden trenden ikinci sınıf bir yer ayırtmıştı. Görünen o ki, dedektif olarak ilk işimde oldukça başarılıydım. Delivet bu bir ekspres tren. Bir sonraki istasyon, 19 dakika uzaklıktaki Monteroel-Bucci. Eğer oraya Arsene Lupen'den önce yetişemezsek Amiens'e gidebilir. Clarese giden trene geçebilir ve oradan Dipe ya da Paris'e ulaşabilir dedi. Monteroel-Yer buradan kaç kilometre uzaklıkta? 23 kilometre. 19 dakikada 23 kilometre. Oraya ondan önce varacağız. Yine yola çıkmıştık. Sadık moreau lepton benim sabırsızlığıma karşılık veriyor... Heyecanıma ortak oluyordu. Kararlılığıma destek oluyor, sahte Ersen Lüpen'e karşı olan nefretimi anlayışla karşılıyordu. Kurnaz, hain adam. Sağa dönün, sonra da sola dedi Delivet. Öyle hızlı gidiyorduk ki adeta uçuyorduk. Kilometre göstergeleri küçük korkak canlılar gibi bizi görünce gözden kayboluyorlardı. Yol ayrımına geldiğimizde bir tren dumanı gördük. Bu Kuzey Ekspresi olmalıydı. 1 kilometre boyunca yan yana gittikten sonra yarışı burun farkıyla biz kazanmıştık. 3 saniye içinde ikinci sınıf kompartımanların bagajlarının bulunduğu bölümün önündeydik. Kapılar açılmış, yolcular bagajlarını almaya başlamışlardı. Fakat bizim hırsızımız ortalıkta yoktu. Kompartmanları aradık, fakat bir iz bile yoktu. Kahretsin! Trenle yarışırken beni otomobilin içinde görüp trenden kaçmış olmalı. ''Bakın işte orada demir yolunu geçiyor.'' İki yardımcım arkamda, daha doğrusu bir tanesi arkamda. Masol inanılmaz dereceli hızlı bir koşucu çıkmıştı. Adamı kovalamaya başladık. Birkaç dakika sonra Masol adamı yakalayacak gibi olmuştu ki, bunu fark eden sahte lüpen yakınlarındaki bir çitten atlayıp, çayır boyunca koşup ağaçların arasında kayboldu. Ağaçların olduğu yere vardığımızda Masol bizi orada bekliyordu. Birbirimizi kaybetmememiz için daha ileri gitmemişti. Doğru olanı yaptın sevgili arkadaşım. Böyle bir kovalamacadan sonra onu da nefes kesilmiştir. Yakında onu yakalarız dedim. Yola tek başıma devam edebilir miyim diye çevreyi kontrol ettim. Hırsızı yalnız yakalamam gerekiyordu. Aksi takdirde önemli evraklar komiserin eline geçer, birçok uygunsuz soruyla karşı karşıya kalırdım. Yardımcılarıma dönüp şöyle yapıyoruz... ''Masol sen sağa, Delivet sen de sola doğru git.'' Böylece ikiniz de bu ağaçlığın tamamını görebilirsiniz. Siz buraları gözetlerken kaçabileceği tek yer olan bu vadiyi de ben kontrol ediyor olacağım. Eğer dışarı çıkmaya gönüllü olmazsa bizzat kendim gidip onu yakalayacağım. ''Dikkatli olun, bir terslik olması durumunda bir el ateş edeceğim.'' dedim. Masol ve Delivet bekleme yerlerine geçtiler. Onlar gözden kaybolur kaybolmaz... Ağaçlık alanın içine daldım. Görünmemeye ve duyulmamaya gayret ederek sık ağaçların arasından görünen dar patikayı takip ettim. Ağaçların dalları yüzünden dik duramıyordum. Patika beni biraz genişçe bir alana getirmişti. Yerde ayak izleri gördüm ve takip ettim. Ayak izleri tepedeki yıkık dökük kulübeye doğru devam ediyordu. Burada olmalı. Saklanmak için çok iyi bir yer dedim kendi kendime. Ellerimin ve dizlerimin üzerinde Dikkatlice kulübenin yan tarafına yaklaşırken içeriden bir ses duydum. Kapıya geldiğimde ise içeride hırsızı görebiliyordum. Bana arkası dönüktü. İki adımda yanına vardım. Tabancasına sarılıp ateş etmeye çalıştı fakat buna vakit bulamadan onu yere ittim. Dizimle göğsüne bastırıyordum. Elleri kıpırdamasına müsaade etmeyecek şekilde vücudunun altında kalmıştı. Hareketsiz yatıyordu. Şimdi beni iyi dinle sevgili hırsız. ''Benim adım Arsene Lüpen. Benden ve trendeki hanımefendiden çaldıklarını hemen itiraz etmeden bana vereceksin. Karşılığında seni bu durumdan kurtarıp yanıma alacağım.'' ''Tek kelimeyle cevap ver.'' ''Evet mi, hayır mı?'' ''Evet.'' diye mırıldandı. ''Çok güzel. Bu sabahki kaçışın oldukça iyiydi. Seni tebrik ederim.'' Ayağa kalktım. Ceplerini karıştırıp büyük bir bıçak çıkarıp beni bıçaklamaya çalıştı. ''Seni aptal!'' diye bağırdım. Bir elimle saldırıyı önlemeye çalışırken, diğer elimle şah damarına baskı yaptım ve sersemlemiş bir halde yere düşmesini sağladım. Cüzdanımı ve evraklarımı aldım. Sırf meraktan onun cüzdanını da aldım. İsmi Pierre Onfley'di. Şaşırmıştım. Atunel'deki Lafonte Caddesi katili Pierre Onfley. Bayan Delbois ve iki kızını boğazlarını keserek katleten Pierre Onfley. Eğilip yüzüne baktım ve trendeyken tanıdık gelen fakat kim olduğunu bir türlü çıkaramadığım bu adamı tanıdım. Zaman hızla akıp gidiyordu. Hemen bir zarfa iki adet bin franklık banknot koydum. Ve Arsene Lupen'den değerli dostları Hanor Masol ve Gaston Delivette'e teşekkür etmek için küçük bir hediye yazan bir kart ekledim. Zarf ve notu odanın içinde gözden kaçmayacak bir yere koydum. Bayan Renaud'un çantasında yanına koydum Çantayı sevgili arkadaşıma Bizzat kendim de teslim edebilirdim Fakat itiraf etmeliyim ki Çantanın içinde ilgimi çeken Değerli ne varsa almış Yalnızca bir tarak ve Dorim marka Bir ruj bırakmıştım İş başka, arkadaşlık başka Adam şüphelenmeye başlamıştı Ne yapacaktım Onu ne kurtarabilmiş Ne de polise teslim edebilmiştim Tabancasını alıp havaya bir el ateş ettim ''Yardımcıların birazdan gelip yapılması gerekeni yapacaklardır.'' diye düşünüp yola koyuldum. 20 dakika sonra otomobilimdeydim. Saat 4'te Ronuendik arkadaşıma beklenmedik bir hadise yüzünden gelemediğimi yazan bir telgraf gönderdim. Ziyaretimin ertelendiğini bilmeleri yeterliydi. Saat 6'ta Paris'e vardım. Akşam gazetelerinde Pierre Onfleet'in yakalandığı yazıyordu. Ertesi gün biraz reklam yapmanın kimseye bir zararı olmaz... Eko de France şu haberi yayımladı. Dün, Baki yakınlarında yaşanan birçok hadise sonrasında, Arsène Lupin'in yardımıyla Pierre Onfleye yakalandı. La Fontaine Caddesi katili, Paris-Havre hattı treninde, hapishane müdürünün karısı Bayan Renault'un çantasını çaldı. Arsène Lupin hanımefendinin çantasını geri alırken, ona yardımcı olan iki dedektife de bu önemli görevi başarıyla sonuçlandırdıkları için cömert bir ödül verdi. Arsen Lüpen, Kibar Hırsız, Bölüm 5, Kraliçenin Kolyesi Dreg Sobise Kontesi, kraliçenin kolyesini yılda iki ya da üç kez Avusturya Büyükelçiliğinde düzenlenen balolarda ya da Lady Billingstone'un gece davetleri gibi yalnızca çok önemli günlerde olmak üzere nadiren takardı. Bu kolye, saray mücevhercileri Bohmer ve Basenç tarafından, Madame du Barry için yapılmış olan Kardinal Rohan'ın Fransa Kraliçesi Maria Antoinette'ye vermek niyetiyle satın aldığı Jean de Valais'in kocası ve arkadaşının yardımıyla Şubat 1785'te çaldığı kolyenin ta kendisiydi. Jean de Valais kolyeyi parçalarına ayırıp aralarında bölüştürmüştü. Kolyenin çerçevesi başlı başına müthiş bir parçaydı. Arkadaşları Reteox de Velette' kolyenin çerçevesini saklamış, Jean de Valois ve kocası ise taşları tek tek satmışlardı. Daha sonra, Reteox de de bu çerçeveyi kardinalin yeğeni, Gaston de Dereox Sobiese'ye satmıştı. Gaston de Dereox Sobiese, İngiliz mücevhercisi Jeffrey's ailesinin elinde bulunan, kolyeye ait birkaç değerli taşı satın alıp, kalan yerleri daha düşük kaliteli olanlarıyla tamamlayıp, bu şekilde restore ederek muhteşem kolyeyi yeniden hayata döndürmüştü. Neredeyse 100 yıldır Derakusobies ailesi bu tarihi mücevhere sahip olmakla övünürdü. Zaman zaman maddi sıkıntılar yaşadılarsa da mücevheri elden çıkarmak yerine giderlerinden kısmayı tercih ettiler. Hatta bir kont bu mücevhere bir adamın atlarına bağlı olduğu gibi bağlıydı. Leoneis Bankası'nda bir kasa kiralayan kont, Mücevher'i burada muhafaza ediyordu. Bir gün karısı kolyeyi takmak istemiş, bunun üzerine kont, bankaya gidip mücevher'i almış, ertesi gün getirip kasaya kilitlemişti. Kral Krestian adına, Kastilya Sarayı'nda verilen davette, bütün ilgi kontesin üzerindeydi. Kral Krestian, kendisine iltifatlar etmişti. Mücevher, kontesin boynunda parıldıyordu. Ondan başka hiç kimse, bu mücevheri böylesine asil ve zarif taşıyamazdı. Drex Kont'u içinse bu ikili sevinç demekti. Saint Germain yakınlarındaki evlerine döndüklerinde Kont sevinçten havalara uçuyordu. Karısıyla gurur duyuyordu elbette. Fakat yıllardır soylu ailesine ait olan bu mücevherle de gurur duyuyordu. Karısı da mücevherlere hayrandı. Onun boynundan çıkarıp sanki ilk kez görüyormuşçasına heyecanlanan kocasına teslim ederken az da olsa tereddüt ediyordu. Kont mücevheri alıp kırmızı deri kutusuna geri koydu. Kutuyu yatak odalarına dahil olan, yanınıza yatakların ucunda bulunan bir kapıdan girilebilen küçük odada üst raftaki şapka kutuları ve kumaşların arasına sakladı. Odanın kapısını kapatıp yattı. Ertesi sabah kahvaltıdan önce Leunaet Bankası'na gitmek üzere dokuzda uyandı. Giyinip bir bardak kahve içti ve atların yanına gitti. Atların birini bir tuhaflık sezdi. Atı biraz yürütüp evine geri döndü. Henüz yatak odasından çıkmamış olan karısının yanına gitti. Yardımcısı Kontes'in saçını yapıyordu. ''Dışarı mı çıkıyorsun?'' diye sordu Kontes. ''Evet, bankaya gideceğim.'' Ah doğru ya.'' Küçük odaya girdi. Birkaç dakika sonra çıkıp karısına ''Hayatım, mücevherleri sen mi aldın?'' diye sordu. ''Ben hiçbir şey almadım.'' ''Belki yerini değiştirmişsindir.'' ''Hayır, o odanın kapısını bile açmadım.'' Kont ne diyeceğini bilmez, şaşkın bir halde ''Sen almadıysan o halde.'' diye sayıkladı. Kontes yanına koştu. Şapka kutularını açıp kumaş yığınlarının aralarına baktılar. Ümidini yitiren Kont, ''Daha fazla aramanın bir anlamı yok. Ben rafa koymuştum.'' dedi. ''Belki yanılıyorsundur.'' ''Hayır, bu rafa koydum, eminim.'' Oda oldukça karanlıktı. Bir mum yakıp odanın içindeki bütün kumaş ve diğer eşyaları dışarı taşıdılar. Oda bomboş kalmıştı. Mücevherin çalındığına emindiler. Kontes daha fazla boşa zaman kaybetmeden komiseri aradı. Bay Bolarbe geldi. Hikayeyi dinledikten sonra konta sorular sormaya başladı. ''Gece odanıza kimsenin girmediğine emin misiniz?'' Uykum çok hafiftir. Bir odaya girmiş olsa kesinlikle duyardım. Hem kapı kilitliydi. Kilit bu sabah ben açtım. Bu odanın başka bir girişi var mı? Hayır. Pencere de mi yok. Pencere var fakat kapalı. Ona bir bakalım. Mumlar yakıldı. Bayvolar ve pencereyi inceledi ve yalnızca alt pencereyi kapatmak için bir levha bulunduğunu bu levhanın da pencere kaplamalarına bile değmeyecek kadar küçük olduğunu gördü. İşe yarıyor. Ses çıkarmadan bunu buradan söküp içeri girmek imkansızdır. Bu pencere nereye açılıyor? İç bahçeye. Burada başka kat var mı peki? İki kat daha var. Hizmetkarların katından bahçeye doğru sık aralıklı tel bir bölme var. Bu yüzden burası böyle karanlık. Levhayı kaldırdıklarında... ...pencerenin kilitli olduğunu gördüler. Biri pencereden girmiş olamazdı. Öyle olsa kilit açık olurdu. ''Belki de yatak odamızdan girmişlerdir.'' ...dedi kont. Öyle olsa kapı kilitli olmazdı. Komiser bir süre düşündükten sonra... ...kontese... ''Dün gece o mücevheri taktığınızı... ...hizmetkarlarınız biliyorlar mı?'' ...diye sordu. ''Tabii ki biliyorlar. Fakat onu buraya sakladığımızı kimse bilmiyor.'' ''Emin misiniz?'' ''Eminim fakat...'' ''Emin olmalısınız hanımefendi. Bu oldukça önemli.'' Kocasına döndü. ''Acaba Henriette?'' dedi. ''Henriette mi? Nerede sakladığımızı bilmiyor ki.'' ''Emin misin?'' ''Baybolar be, kim bu Henriette?'' diye sordu. ''Okul arkadaşım. Alt tabakadan birisiyle evlenince ailesi onu reddetti. Kocası da ölünce... Ona oda hazırlatıp evimde kalmasını sağladım. Dikişte çok iyidir ve bana oldukça yardımı dokunuyor. Hangi katta kalıyor? Bizimle aynı katta. Koridorun sonunda. Sanırım onun mutfak penceresi bu küçük bahçeye açılıyor, değil mi? Evet, tam bizim karşımıza denk geliyor. Bayvolar ve her yeti görmek isteyince hep birlikte onun dairesine gittiler. Enriyet dikiş dikiyor, 6 yaşındaki oğlu Roel de yanında oturmuş kitap okuyordu. Komiser kadın için hazırlanan sefil daireyi görünce şaşırdı. Daire ateş yakacak alanı bulunmayan ve mutfak olarak kullanılan küçücük bir odadan oluşuyordu. Komiser henriyeti sorgulamaya başladı. Dün gece hanımefendiyi giydirdikten sonra boyuna taktığı kolyenin çalınmış olmasına çok şaşırmıştı. ''Aman tanrım bu mümkün değil.'' Hiçbir fikrin yok mu? Şüphelendiğim biri. Hırsızın senin dairenden geçerek oraya ulaşmış olması mümkün mü? Kendisinden şüphelenildiğinin farkında olmadan şaşkınlıkla gülümsedi. İyi de ben odamdan hiç çıkmadım ki. Hiç dışarı çıkmam. Hem bakın karşı pencere buradan neredeyse 3 metre uzaklıkta. Hırsızlığın bu şekilde yapıldığını kim söyledi? Fakat kolye küçük odadaydı değil mi? ''Bunu nereden biliyorsun?'' ''Koliyi geceleri orada sakladığınızı biliyordum. Benim yanımda bahsediyordunuz.'' Genç yüzünde üzgün ve tehdit edilmiş gibi bir ifade vardı. Oğlunu kendine doğru çekti. Çocuk annesinin elini tuttu ve sevgiyle öptü. Daireden çıktıklarında kont komisere ''Henriyette'den şüphelenmiyorsunuz değil mi? Dürüst bir kadındır. Onun yapacağını düşünmüyorum.'' dedi. ''Size katılıyorum.'' Belki bir işbirliği olabilir diye düşünmüştüm fakat bu fikri sürdürmenin asıl konuya bir faydası olmayacağı kanaatindeyim. Komiser davayı soruşturma savcısına devretti. O da hizmetkarları sorguladı. Kilitleri inceledi, küçük odanın camının açılıp açılmamasını kontrol etti. Ve odayı baştan ayağa aradı. Hiçbir şey bulamadı. Kilit yerindeydi. Pencere dışarıdan açılıp kapanmış olamazdı. Soruşturma en çok Henryette'yi düşündürüyordu. Çünkü her seferinde ondan şüpheleniliyordu. Hayat hakkında bir araştırma yapıldı. Son 3 yıl içinde evden yalnızca 4 kez çıkmıştı. Bu 4 seferde de nerede ne yapacağını açıkça bildirmişti. Kontes'e ciddiyet ve özenle hizmet eden bir hizmetkar ve terzi olduğu apaçık ortadaydı. Bir hafta sonunda soruşturma savcısı komiserin elde ettiklerinden fazlasını öğrenememişti. Hırsızın kim olduğuna dair hakkında bir fikriniz olsa bile, ki yok, hırsızlığın nasıl yapıldığını henüz bilmiyoruz. İçinden çıkılması imkansız iki konu var. Kapı ve pencerenin kilitli olması. Birisinin kapalı olan bu kapı ve pencereden bunları açıp kapatarak girip çıkması imkansız. Dört ayın sonunda savcı, kont ve kontesin paraya sıkıştıkları için mücevheri elden çıkardıkları yönünde bir karara vardı ve soruşturmayı kapattı. Drogstobias ailesi için mücevherin kaybı çok daha ağır bir anlam taşıyordu. Artık ellerinde böylesine bir kaynak bulunmadığı için daha acımasız tefecilerin eline düştüler. Masraflarından ciddi oranda kesmek, maddi getirisi olabilecek her şeyi elden çıkarmak durumunda kaldılar. Kısacası iki uzak akrabalarından büyük birer miras kalmış olmasaydı çoktan batmış olacaklardı. Mücevher uzun yıllardır ailenin birer parçası olduğu için bu kayıplı aile şerefleri zarar görmüştü. Kontes eski okul arkadaşı Henriette'yi suçluyordu. Ona oldukça kötü davranıyor, hatta açık açık suçlu olduğunu iddia ediyordu. Henriette önce hizmetkarların kasına gönderildi, ertesi günde evden kovuldu. Kont ve Kontes bol bol seyahat ediyor, dertsiz hayatlarının tadını çıkarıyorlardı. Hırsızlık olayın üzerinden uzun zaman geçmişti. Kontes Henriette'nin ayrıldığından birkaç ay sonra ondan bir mektup aldı. Hanımefendi, size nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Bunu siz gönderdiniz, değil mi? Başka kim olabilir ki? Nerede yaşadığımız sizden başka bilen yok. Eğer yanılıyorsam lütfen beni affedin ve önceki iyilikleriniz için teşekkürlerimi kabul edin. Henriette. Bu ne anlama geliyordu? Kontes'in daha önce yaptıkları ihmal ve haksızlıktan başka bir şey değildi ki. Öyleyse Henriette'den neden teşekkür mektubu almıştı? Sebebi sorulduğunda Henriette içinde iki adet bin franklık banknot olan bir mektup aldığını yazdı. Cevabını gönderdiği zarfa kendisine gönderilen mektubu da iliştirmişti. Mektubun üzerinde Paris Postapolu vardı ve adresi yazıyordu. El yazısı da belirgin bir şekilde taklit edilmişti. Peki neden gelmişti bu 2000 frank? Kim neden göndermişti? 12 ay sonra Henriette de benzeri bir mektup içerisinde benzeri bir miktar para daha gönderilmişti. 3. 4. kez 6 yıl boyunca her yıl aynı mektup gönderiliyordu. Yalnızca 5. ve 6. yıllarda gönderilen para miktarı iki katına çıkmıştı. Ayrıca posta servisinin uyarıları üzerine Son iki mektupta gönderen adresi de yazmaktaydı. Saint Germain ve Suresnes. Gönderen birini Ankueti diğerini de Pokert ismiyle imzalamıştı. Yazılan adresler sahteydi. 6 yıl sonra henüz gizem çözülememişken Henriette öldü. Olan biten her şey halk tarafından biliniyordu. 18. yüzyıl sonlarında Fransa'da büyük bir ayaklanmaya sebep olan bu kolyenin yıl sonra yine benzeri bir ilgiye mazhar olması ilginç bir tesadüftü. Fakat birazdan size anlatacaklarımı olayla birebir ilgisi olan kişiler ve kontun gizli tutacaklarına dair söz verdiği kişiler hariç hiç kimse bilmiyor. Verilen sözler elbet bir gün unutulacaktır. İki gün önce gazetelerde bu esrarengiz olaya dair yeni bir haber yayımlandı. Bu yüzden olayı aydınlığa kavuşturmaktan çekinmiyorum. Beş gün önce Direkt Sobies ailesinin evinde davette, Kontun kuzeni ve yerleriyle, Estaville başbakanı, Milletvekili Bukas, Şovalya Flaviera, Kont kendisiyle Sicilya'da tanışmıştı ve Kontun eski bir arkadaşı olan Marquis de Royez e de bulunuyordu. Yemekten sonra hanımefendiler, beylere kahve ikram etmiş, odadan ayrılmasınlar diye içeride sigara içmelerine müsaade edilen beyler, kahvelerini içip sohbet ediyorlardı. Bazı hanımefendiler birbirlerine fal bakıyorlardı. Sohbet genellikle günlük konular üzerineydi. Sonra davetlilerden biri meşhur hırsızlıklardan söz etmeye başladı ve bu fırsatı değerlendiren Marc de Rousseze, Kont'un konuşulmasından nefret ettiği Mücevher'in çalınma hikayesinden bahsetti. Herkes olayla ilgili kendi fikrini anlattı. Her biri oldukça tutarsız ve gerçek olması imkansız fikirlerdi. Kontes, Şövalye Florinay'ı ''Siz bayım, bu konu ne düşünüyorsunuz?'' diye sordu. ''Bir fikrim yok hanımefendi.'' Yargıç babasıyla olan anılarını anlatmayı henüz bitirmiş, bu konularda bir fikir sahibi olduğunu kanıtlamış olduğundan herkes akıl yürütmesi için ısrar ediyordu. En yetenekli dedektiflerin bile çözemediği, esrarengiz olayları çözdüğüm olmuştur. Fakat Sherlock Holmes olduğumu iddia etmiyorum. Hem... Kraliçenin kolyesi hakkında pek fazla bilgi sahibi değilim. Herkes hiç istemiyor olmasına rağmen olayı bütün ayrıntılarıyla anlatmak zorunda kalan Kont'a dönmüştü. Şövalye dinledi, düşündü, birkaç soru sordu. Ardından ''Çok ilginç, ilk bakışta oldukça basit bir olay gibi görünüyor.'' dedi. Kont omuz siltti. Herkes dikkatini şövalyeye vermişti. ''Bir soygun.'' ya da suçun kim tarafından yapıldığını anlayabilmek için öncelikle nasıl yapıldığını ya da en azından nasıl yapılmış olabileceğini belirlememiz gerekiyor. Bu durumda işimiz oldukça basit. Önümüzde birkaç farklı senaryo değil, tek bir apaçık gerçek var. Hırsız içeriye, kapıya da pencereden girmiş olmalı. Kilitli bir kapıyı dışarıdan açamayacağı için pencereden girmiş olduğunu düşünüyorum. Kont, pencere kapalı ve kilitliydi. ''Sonrasında da kapalı ve kilitli bir şekilde bulduk.'' diye itiraz etti. Florene itirazı duymazdan gelerek devam etti. ''Bunun için mutfak balkonundan pencere kenarına bir köprü ya da merdiven olması yeterli olacaktır.'' Mücevher kutusu, kont sözünü keserek ''Tekrar söylüyorum, pencere kapalı ve kilitliydi.'' Florene cevap vermek zorunda kalmıştı. ''Sakince, öyle olduğunu kabul ediyorum.'' Fakat pencerenin üst tarafında vasistas yok mu diye sordu. Bunu nereden biliyorsunuz? Öncelikle vasistas bu tarz evler için geleneksel bir pencere çeşididir. Ayrıca vasistas olmadan böyle bir soygun gerçekleşemezdi. Evet, vasistas var. Fakat o da pencere gibi kapalıydı. Haliyle ona çok dikkat etmedik. Yanlış yapmışsınız. Eğer incelemiş olsaydınız. Açılmış olduğunu anlardınız Nasıl Ucu halkalı bir kablo yardımıyla Açıldığını tahmin ediyorum Evet fakat Penceredeki delikten Bir alet yardımıyla Örneğin ucunda halka bulunan bir çubukla Tel tutturulup Vasistas açılabilir Kont güldü üstü Çıkarımlarınız hayran olunacak kadar zekice Fakat bir şeyi gözden kaçırıyorsunuz bayım Pencerede bir delik yok dedi. Olması gerekiyor. Saçmalık! Olsaydı görürdük. Görmek için bakmanız gerekirdi. Kimse bakmadı. Pencerenin yan tarafında macunlu yerde dikey bir delik olmalı. Kont ayağa kalktı. Sinirlenmişti. Odada birkaç kez ileri geri yürüdükten sonra Florine'ye yaklaşıp o zamandan beri odaya hiç kimse girmedi. Her şey hala aynı duruyor, dedi. ''Öyleyse vayim, haklı olduğumu gidip kendi gözlerinizle görebilirsiniz.'' ''Komiserin ya da savcunun söyledikleri bunlar değildi. Hiçbir şey görmediniz fakat şimdiye kadar bildiklerimizden çok farklı şeyler söylüyorsunuz.'' Florini, kontun itirazlarını aldırış etmedi. Gülümseyerek ''Ben yalnızca kendi çıkarımlarımı anlatıyorum. Eğer yanılıyorsam bunu basitçe kanıtlayabilirsiniz.'' dedi. ''Öyle yapacağım.'' Kont bir şeyler mırıldanarak dışarı çıktı. O yokken odada çıt çıkmıyordu. Bu sessizlik duruma aşırı ciddiyet yüklemişti. Kont geri döndüğünde gergindi ve benzi sararmıştı. Titreyen sesiyle ''Kusura bakmayın, şövalyenin çıkarımları öyle olmayacak şeylerdi ki, dü düşünemedim.'' dedi. Karısı merakla ''Konuşsana, ne oldu?'' diye sordu. ''Pencerede delik var.'' Tam da söylediği yerde, yan tarafta. Florini'nin kolunu yakalayan Kont, emredici bir tonla ''Devam edin bayım, şimdiye kadar haklı olduğunuzu kabul ediyorum. Lütfen, devam edin.'' dedi. Kolunu yavaşça Kont'un elinden kurtaran Florini devam etti. ''Bence olanlar bunlar. Kontes'in davette olacağını ve kolyeyi takacağını bilen biri, siz burada değilken köprü ya da merdiven hazırlamış olmalı.'' Pencereden kolyeyi nereye saklayacağınızı izlemiş, sonra pencereyi delip vasistazı açmıştır. Fakat vasistaz ve kilit arasında epey bir mesafe var. Vasistaz'dan kilide uzanmış olması imkansız. Vasistaz'dan kilide uzanamadıysa, içeri vasistazdan girmiş olmalı. Mümkün değil. Hiçbir adam o kadar ufak bir yerden geçemez. Öyleyse bunu yapan bir adam değildi. Ne? Vasistas o kadar küçükse bunu yapan bir çocuk olabilir. Bir çocuk mu? Arkadaşınız Henriette'nin bir çocuğu var demiştiniz. Öyle değil mi? Evet. Roel adında bir oğlu vardı. Öyleyse büyük ihtimalle hırsızlığı yapan Roel idi. Bunu kanıtlayabilir misiniz? Elbette. Örneğin... Bir süre düşündükten sonra devam etti. Örneğin o köprü ya da merdiven... Çocuk onu dışarıdan bir yerden getirip siz görmeden geri götürmüştür. Kolayca bulabileceği bir şeyler kullanmış olmalı. Henriette'nin mutfak olarak kullandığı ufak odada tabak ve tencerelerini yerleştirdiği raflar vardı değil mi? İki raf vardı yanlış hatırlamıyorsam. O rafların onları taşıyan destekleri iyice sabitlendiğine emin misiniz? Olmadığını düşünürsek çocuğun bu iki rafı kolayca bir araya getirip kendine bir köprü yaptığını düşünebiliriz. ''Odada bir ocakta bulunduğundan vasistazı açarken kullandığı çubuğun ocağın maşası olduğunu varsayabiliriz.'' Kont hiçbir şey söylemeden odayı terk etti. Bu sefer bir önceki gidişinde olduğu gibi gergin bir sessizlik olmamıştı. Herkes Florine'nin haklı olduğuna emindi. Bu sebeple Kont geri geldiğinde söylediklerine kimse şaşırmadı. ''Hırsız o çocuktu. Her şey bunu gösteriyor.'' ''Rafları ve maşayı bulabildiniz mi?'' ''Evet.'' Rafların çivileri sökülmüş, maşa da hala orada. Kontes karşı çıktı. Suçlu Henryette, çocuğunu bunu yapmaya o zorlamıştır. Şövalye, hayır, annesinin bu konuyla hiçbir ilgisi yok diye itiraz etti. Bu saçmalık, aynı odada kalıyorlardı. Annesinin bilgisi olmadan çocuk böyle bir şey yapamaz. Evet, aynı odada kalıyorlardı. Fakat bütün bunlar annesi diğer odada uyurken oldu. Kont. ''Peki yok kolye? Çocuğun eşyaları arasında bulunması gerekmez miydi?'' diye sordu. Çocuk dışarı çıkmıştı. Siz onu annesinin yanında kitap okurken bulduğunuzda okuldan henüz gelmişti. Soruşturma savcısı masum anneyle vakit kaybetmek yerine çocuğun okul eşyalarının arasına baksaydı. Henriette'nin her yıl aldığı iki bin frankı nasıl açıklayacaksınız? Bunlar onun suçlu olduğunu göstermez mi? İşbirliği yapmış olsaydı Size teşekkür mektubu gönderir miydi Hem sıkık gözetim altında tutuluyordu Fakat çocuk özgürce Başka bir şehre gidip Bir ya da birkaç değerli taşı satabilir Karşılığını alacağı paranın Paris'ten her yıl düzenli olarak gönderilmesini Sağlamış olabilir Odada bulunan herkesi Tarif edilemez bir gerginlik kaplamıştı Florine'nin tavrında Kontu başından beri rahatsız eden Bir şey vardı Anlattıkları bir şövalyenin çıkarımlarından Çok daha fazlasıydı Kont, iğneleyici ve dostane olmayan bir tavır sergileyen Florin'den her ne kadar rahatsız olsa da gülümseyerek ''Bütün bunlar epey ilginç ve zekice. Renkli hayal dünyanız için sizi kutluyorum.'' dedi. ''Hayır, bu doğru değil. Ben hiçbir şey hayal etmiyorum. Yalnızca olanları olduklarını düşündüğüm şekilde anlatıyorum.'' ''Olaylar hakkında siz ne biliyorsunuz ki?'' ''Sizin anlattıklarınızı biliyorum.'' Köyde yaşayan bu anne ve oğlunun hayatı, annenin hastalığı ve oğlunun annesinin hayatını kurtarmak ya da en azından son zamanlarını mutlu geçirebilmesini sağlamak için bu hırsızlığı yapıp taşları sattığını gözümün önüne getirdim. Hastalık kadın yener ve kadın ölür. Yıllar geçer, çocuk büyür. Diyelim ki burada hayal gücüm devreye giriyor. Bu adam çocukluğunun geçtiği yere dönmeye karar veriyor ve dönüyor. Orada annesini suçlayan ve onlar şüphelenen insanlarla karşılaşıyor. Olayın yaşandığı evde böyle bir duruma maruz kalmak adama ne kadar acı verir tahmin edebiliyor musunuz? Florinin'in sözleri odada bir süre yankılandı. Kont ve Kontes'in yüzlerinden olayı anlamaya çalıştıkları ve aynı zamanda olayın tahmin ettikleri gibi olmamasını diledikleri açıkça okunuyordu. Nihayet Kont konuştu. Siz kimsiniz boyum? Ben mi? Ben şövalye Florini'yim. Palermo'da tanışıp, belirli etkinliklere davet etme nezaketi gösterdiğiniz Florini. Öyleyse bütün bunlar ne demek oluyor? Hiç. Vakit geçirmek için yaptığım bir şey sadece. Eğer hala yaşıyorsa, Hevriyette'nin oğlu gelip sizlere bu yaptıklarının sebebinin, annesinin her an kovulma riskiyle yaşamaktan mutsuz olması ve oğlunun annesinin üzüntüsüyle kahrolması olduğunu anlatsa, Yaşayacağı memnuniyeti anlatmaya çalıştım. Konuşurken duygularını bastırıyor, ister istemez Kontes'i muhatap olarak konuşuyordu. Şövalye Florin'in Henriette'nin oğlu olduğuna şüphe yoktu. Tavrı ve söyledikleri bunu açıkça belli ediyordu. Zaten asıl amacı da tanınmak değil miydi? Kont ne yapacağını bilemiyordu. Bu cüretkar konuğuna nasıl davranmalıydı? Açıkça söylemeli miydi? Olay mı çıkarsaydı? Bir zamanlar onu soyan bu adamın kimliğini açıklamalı mıydı? Fakat bu çok uzun zaman önceydi. Hem kim inanırdı ki? En iyisi olayı anlamazdan gelmekti. Florinia'ya dönüp, hikayeniz oldukça ilginç ve eğlenceli. Peki bu çocuğa ne oldu dersiniz? ''Sanıyorum fazlasıyla yetenekli olduğu bu hırsızlık işini bırakmamıştır.'' dedi. Tabii ki bırakmadı. Maria Antonietta'nın göz koyduğu meşhur kraliçenin kolyesini, 6 yaşındayken çalabildikten sonra... Onu çalmak yetmezmiş gibi kimsenin kendisinden şüphelenmemesini de sağladı. Kimsenin aklına pencereyi kontrol etmek gelmedi. Ya da kalın toz üzerinde bıraktığı izleri silmek için temizlediği pencere eşiğinin diğerlerinden daha temiz olduğunu kimse fark etmedi. O yaşta bir çocuğun bunu istemesi elini uzatıp ona ulaşması için yeterliydi. O da elini uzattı. İki elini birden diye cevapladı Florin'i. Herkes çok içerisindeydi. Altı yaşında hırsızlık yapmaya başlayan, bugünse heyecan arayışı ya da içini rahatlatmak amacıyla hırsızlık yaptığı eve geri dönen bu cüretkar, bir o kadar da kibar adamın kim bilir nasıl bir hayatı vardı. Ayağa kalktı ve veda etmek için Kontes'in yanına gitti. Kontes istemsizce geri çekildi. Florine gülümsedi. ''Ah hanımefendi, benden korkuyorsunuz. Çıkarımlarımda fazla mı ileri gittim?'' Kontes kendine toparladı. Her zamanki sakinliğiyle, ''Hiç olur mu bayım? Bu sorumluluk sahibi çocuk oldukça ilgimi çekti. Kolyemin böylesine parlak bir kaderi olmasına da sevindim. Sizce bu çocuğun bu konudaki yetenekleri genetik olabilir mi?'' dedi. Kontes'in ne demek istediğini anlayan Florin'i ürperdi. ''Büyük ihtimalle öyledir. Suça eğilimi bir karakter olmalı. Yoksa vazgeçerdi.'' ''Neden?'' ''Bildiğiniz üzere kolyenin taşlarının çoğunluğu sahteydi. Gerçek olanlar yalnızca İngiliz mücevherciden alınanlardı. Gerisi tek tek hayatın getirilerini karşılayabilmek adına satılmıştı. ''Yine de hala kraliçenin kolyesiydi o. Tabi Henriette'nin oğlu bunun değerini bilememiş olabilir.'' Değerini bildi hanımefendi. Kolyenin bir gösteriş aracı ve gereksiz bir kibir simgesi olduğunu çok iyi biliyordu. Kont kendini tutamadı. Fakat karısı ona engel oldu. Bayım, eğer bahsettiğiniz adamda biraz olsun gurur olsaydı... Florin'in umursamaz tavrı karşısında Kontes cümlesini bitirmeye gerek duymadı. Eğer bu adamda biraz olsun gurur olsaydı... diye tekrarladı Florin'i. Ona karşı bu şekilde konuşmakla bir şey kazanamayacağını fark eden Kontes, sinirlenmesine ve kendini aşağılanmış hissediyor olmasına rağmen kibarca... Bayım, efsaneye göre Reteo Kustaviret de Kodin'in çerçevesi kendisindeyken şekle hiç zarar vermemiş. Taşların yalnızca birer süs olduğunu, asıl işçilik ve sanatın çerçevede olduğunu düşünüp ona göre davranmış. Sizce bu adam da aynılarını hissediyor mudur? Çerçevenin bozulmadan saklandığını eminim. Çocuk buna özen göstermiştir. Eğer onu görürseniz lütfen bu dediklerimi ona iletin. Her ne kadar taşlarından ayrılmış olsa da ''Bizim için ailemizin şerefi kadar önemli olan bu kolye hala direkt Sobiyesi ailesine aittir ve şu an kolyenin onda olması büyük bir haksızlıktır.'' ''Mutlaka söyleyeceğim hanımefendi.'' Kibarca Kontes'i ve diğer konukları selamlayan Florini oradan ayrıldı. Kontes dört gün sonra yatak odasındaki masada üzerine kardinalin arması bulunan kırmızı deri bir kutu buldu. İçinde kraliçenin kolyesi vardı.'' Birlik ve mantığa önem veren bir adamın, hayatında her şey aynı amaca hizmet ediyordu. Bilirsiniz, biraz reklam yapmanın kimseye bir zararı olmaz. Ertesi gün, Eko'da Fransa'da şu satırlar yayımlandı. Brex Sobies ailesinden çalınan meşhur tarihi mücevher kraliçenin kolyesi, Arsène Lupin tarafından aileye geri verildi. Bu kibar ve düşünceli hareketi ne kadar takdir etsek azdır. Arsène Lupin, Kibar Hırsız Bölüm 6 Kupa Yedilisi İnsanlar bana sık sık Arsen Lüpe'ni nereden tanıdığımı soruyorlar. Onunla aramızdaki bağı herkes biliyordu. Bu esrarengiz adam hakkında bilgi toplayışım, başarılı tahminlerim, diğer insanların sadece dışarıdan görüneni bilmekle yetinip, asıl gerçeği göremediği konulardaki akılcı buluşlarım, aramızda bir arkadaşlık değilse de güvene dayalı dostane bir ilişki geliştirmişti. Fakat onunla nasıl tanıştım, nasıl oldu da başından geçenleri yazan biri olabildim, neden bir başkası değildi ben? Bunun cevabı çok basit. Şans. Ben çok kıymetli bir şahıs olduğumdan değil, şans sayesinde onunla tanıştım. Şans sayesinde onun en karmaşık ve en gizemli hikayelerinin birinde bulunma fırsatım oldu. Yine şans sayesinde onun yönetmeni olduğu, şimdi anlatmaya bile çekindiğim nefes kesici detayları olan oldukça karanlık ve çetrefilli bir oyunda rol sahibi olabildim. Oyun hakkında birçok şey söylenen 22 Haziran gecesi başlıyordu. Ben kendi adıma o gece evime dönerken normal olmayan düşüncelere boğulmuştum. Kaskade restoranda arkadaşlarımla yemek yemiştim. Bütün gece orkestra melankolik vals çalarken biz sigara içip işlenen suçlar ve yapılan hırsızlıklar gibi tekinsiz konular konuşmuştuk. İyi bir gece uykusu için pek de uygun bir önsöz değildi doğrusu. Saint Martin otomobille gitmişti. Jean daspri bu olaydan 6 ay sonra Fas sınırında öldürülen tatlı ve kaygısız Dasprey ve ben bu sıcak, karanlık gecede eve yürüyerek dönmüştük. Noli yakınlarında Maylott bulvarında neredeyse bir yıldır yaşadığım evimin önüne geldiğimizde Dasprey korkmuyorsun değil mi diye sordu. O da nereden çıktı? Burası oldukça ürkütücü bir yer. Komşu yok. Etraf bomboş. Ben de korkmuyorum fakat... <gülüyor> içimi rahatlattın. Amacım seni korkutmak değildi. Saint Martin hırsız ve suçlu hikayeleriyle beni etkilemeyi başardı doğrusu. El sıkışıp birbirimize iyi geceler diledikten sonra kapıyı açıp evime girdim. Harika. Antoni mumları yakmayı unutmuş diye söylendim. Antoni'ye izin verdiğim sonradan aklıma gelmişti. Gecenin karanlığı ve sessizliğiyle gittikçe daha çok ürküyordum. Merdivenleri parmak ucunda çıkıp mümkün olduğunca hızlı bir şekilde odama vardım. Her zamanki gibi kapıyı kapatıp kilitledim. Mum ışığı cesaretimi toplamama biraz olsun yardımcı olmuştu. Fakat ben yine de tedbir amaçlı tabancamı yatağımın yanına koydum. Bu sayede rahatlamıştım ve yatağa yatıp uyuyana kadar okumak üzere çekmecemden bir kitap aldım. Fakat büyük bir sürprizle karşılaştım. Kitap ayracı olarak kullandığım kağıt... ...yağının yerinde kırmızı mumla mühürlenmiş bir mektup vardı. Mektup bana gönderilmişti ve üzerinde önemli yazıyordu. Bir mektup hem de bana gönderilmiş. Kim onu oraya koyabilirdi ki? Gergindim. Mektubu açıp okumaya başladım. Bu mektubu açtığın andan itibaren ne olursa olsun... Ne duyarsan duy, sakın kıpırdama ve sakın ses çıkarma. Yoksa mahvolursun. Normalde korkak biri değilimdir. Tehlikelerle yüz yüze gelebilirim. Fakat tekrar ediyorum. O gece konuşulan konulardan dolayı normal olmayan düşüncelere boğulmuş durumdaydım. Hem o anki durumum en cesur kişiyi bile işkilendirecek bir durum değil miydi? Titreyen ellerimle mektubu tutup tekrar tekrar okudum. Sakın kıpırdama ve sakın ses çıkarma. Yoksa mahvolursun. Saçmalık birkaç aptal tarafından yapılan bir şaka olmalı diye düşündüm. Kahkaha atmak istiyordum. Beni kim engelliyordu? Boğazımı sıkan neyin korkusuydu? En azından mumu söndürebilirdim. Yoo yapamazdım. Sakın kıpırdama yoksa mahvolursun yazıyordu mektupta. Kendi kendime düşündüklerim elimdeki mektuptan daha korkutucuydu. Neden karşı koyuyordum ki? Gözlerimi kapatmam yeterli olacaktı. Ben de öyle yaptım. O anda kütüphane olarak kullandığım odadan bir ses geldi. Kütüphane ile yatak odam arasında küçük bir oda vardı. Gerçek bir tehdit olduğunu anlamıştım. Tabancamı alıp kütüphaneye koşmak istedim ama yapamadım. Soldaki pencerenin perdesinin kıpırdadığını, perde ile pencere arasında perdenin düz durmasını engelleyen kaba bir insan süreti gördüm. Adamın da perdenin arkasından beni gördüğü kesindi. Sonra olayın gerçek yüzünü anladım. Diğerleri işlerini hallederken bu adamın görevi beni gözetlemekti. Tabancamı hazırlamalı mıydım? Hayır, adam oradaydı. En ufak hareketimde, en ufak seste beni mahvedecekti. Ev korkunç bir gürültüyle sarsıldı. Bu gürültüyü çekiç sesine benzer bir ses takip etti. En azından ben karmaşık zihnimde öyle olduğunu düşünüyordum. Araya başka sesler de karıştı. Ses gittikçe yükseliyordu. Anlaşılan davetsiz misafirlerim oldukça cesurdu. Ve işlerinin bölünmeyeceğinden emin, korkmadan devam ediyorlardı. Haklıydılar. Hiç hareket etmedim. Korkuyor muydum? Hayır. Bu daha çok vücudumun hiçbir kısmını oynatamamam, birkaç değerli eşyacın kendimi riske atmak istememem olarak açıklanabilirdi. Bu adamın arkasında onu koruyup kollayan on kişi daha olmalıydı. Bu eziyet gece boyu devam etti. Dayanılmaz bir işkence, müthiş bir ısrap. Sesler durmuştu. Fakat her an tekrar başlayacağı korkusundan kurtulamıyordum. Elimde silahıyla beni gözetleyen adam. Gözlerimi onun olduğu tarafa sabitlemiştim. Peki kalp atışlarım, vücudumun her bir gözeneğinden sel gibi akan ter, dışarıdan duyulan tanıdık süt kamyonu sesi, Biraz olsun rahatlamamı sağlamıştı. Gün doğmuş, güneş ışınları kalın perdenin arkasından içeri girmeye çalışıyordu. Sonunda oda aydınlanmış, dışarıdan günlük sesler gelmeye başlamış ve gecenin korkunç hayaletleri kaybolmuştu. Yavaşça kolumu yataktan dışarı uzattım. Gözlerim hala perdedeydi. Ateş edeceğim yeri belirledim. Her hareketimi hesapladım ve tabancamı kaptığım gibi perdeye ateş ettim. Heyecanla yatağımdan sıçradım ve pencereye koştum. Kurşun perdeyi ve pencere edilip geçmiş adama dokunmamıştı. Çünkü perdenin arkasında kimse yoktu. Kimse. Bütün gece gözümü kırpmadan perdeyi gözetlemiştim. Bütün gece boyunca adamlar istediklerini yapmışlardı. Bir hışımla yatak odamın kapısını açtım. Küçük odayı geçtim. Bir kapı daha açıp kütüphaneye koştum. Gördüklerim karşısında Perdenin arkasında kimsenin olmamasına şaşırdığımdan daha fazla şaşırmıştım. Çalındığını düşündüğüm her şey, kitaplar, mobilyalar, duvar halıları, her şey yerli yerindeydi. Gözlerime inanamıyordum. Onca ses, gürültü, odayı inceledim, duvarlara baktım. Bütün eşyaların zihnimdeki yerlerini karşılaştırdım. Her şey yerli yerindeydi. Dahası, İçir birilerinin girdiğini gösteren bir işaret de yoktu. Ne bir sandalye yerinden oynamıştı ne de bir ayak izi vardı. Başım iki elimin arasındayken kendi kendime ''Pekala, pekala, deli olmadığım kesin, bir şeyler duyduğuma eminim.'' dedim. Odayı yeniden karış karış inceledim. Küçük bir İran halısının altında yere atılmış bir iskambil kağıdı dışında hiçbir şey bulamadım. Fransız İskambil destesindeki sıradan bir kupa yedilisinden, hiçbir fark olmayan bir kupa yediliseydi. Fakat bu karttaki 7, kırmızı kalbin uç noktalarında birer ufak yuvarlak delik vardı. Bu kadar bir iskambil kağıdı ve kitabımın içindeki mektuptan başka bir şey yoktu. Bunlar benim rüya görmediğimi doğrulamaya yeterli değil miydi? Bütün günümü kütüphanede bir ipucu aramakla geçirmiştim. Böyle bir ev için Fazla büyük bir kütüphaneydi. Dekorasyonu da ev sahibinin tuhaf zevklerini yansıtıyordu. Yerler büyük simetrik desenler oluşturan küçük renkli mozaikle döşenmişti. Duvarda da aynı mozaikten vardı. Ayrıca Pompei canlandırmaları, Bizans eserleri, ortaçağ duvar resimleri ve fıçıya binmiş bir rakuz, sakallı altın saçlı, elinde kalış bulunan bir imparator heykeli bulunmaktaydı. Sanat atölyesi gibi yüksek pencereli bir odaydı. Odanın tek penceresi gece boyunca açık olurdu ve geceki davetsiz misafirler de pencereye merdiven dayayıp içeriye oradan girmiş olmalıydılar. Yine de elimde bir kanıt yoktu. Merdivenin ucu toprakta bir iz bırakmıştır diye kontrol ettim fakat bir ipucu bulamadım. Bahçede herhangi bir ayak izi de yoktu. Polise haber vermeli miydim? Elimde hiçbir delil yoktu. ''Muhtemelen bana gülerlerdi. Fakat o zamanlar Gil Blas'ta çalışıyordum. Başımdan geçenleri uzun uzun yazdım ve iki gün sonra yayımlandı. Yazımla ilgilenenler oldu fakat kimse ciddiye almadı. Herkes uydurma bir hikaye yazdığımı sandı. Saint Martin benimle dalga geçti. Hikayemi yalnızca Das ciddiye alıp evime geldi. O da kütüphaneyi inceledi fakat hiçbir şey bulamadı.'' Fakat birkaç gün sonra kapı çaldı ve Antonio bir beyefendinin beni görmek istediğini söyledi. Adını vermemişti. Antonio'ya adamı içeri almasını söyledim. Kırk yaşlarında, koyu tenli, zinde görünen bu adamın kaba tavırlarına ters düşen bir zevki yansıtan, şık, biraz eskimiş kıyafetleri vardı. Herhangi bir başlangıç cümlesine ihtiyaç duymadan, sosyal statüsü hakkında beni endişelendiren kaba bir ses tonuyla pat diye konuya girdi. Bayım, kafeteryada otururken Gilblast'taki makalenizi okudum ve oldukça ilgimi çektiğini söylemeliyim. Teşekkür ederim. Ve buraya geldim. Öyle mi? Sizinle konuşmak için geldim. Yazdığınız her şey gerçek mi? Kesinlikle. O halde size bazı bilgiler verebileceğimi düşünüyorum. Çok iyi. Devam edin. Hemen değil. Öncelikle Yazdıklarınızın gerçek olduğundan emin olmalıyım. Size gerçek olduğunu söyledim. Daha ne istiyorsunuz? Odada biraz yalnız kalmalıyım. Anlamadım. Makalenizi okurken fark ettim ki bazı detaylar benim şahsen ilgilendiğim başka bir olayla benzerlik gösteriyor. Eğer yanılıyorsam daha fazla bir şey söyleyemem. Bunu öğrenebilmem için de odada yalnız kalmam gerekiyor. Bu tuhaf teklifin ardında ne gizliydi. Adamın oldukça gergin olduğunun farkındaydım. Tuhaf da olsa bu istekte ve adamın kendisinde anormal bir şey sezmemiştim. Merak ettiğim için bu teklifi kabul edecektim. Pekala, ne kadar zamana ihtiyacınız var? Üç dakika. Üç dakika sonra yanınızda olacağım. Alt kata inip saati takip etmeye başladım. Bir dakika derken iki dakika geçmişti. Neden bu kadar huzursuzdum? Neden dakikalar geçmek bilmiyordu? İki buçuk dakikayı biraz geçiyordu ki bir el ateş edildiğini duydum. Hemen yukarı kütüphaneye koştum. Adam odanın ortasına sol yanına doğru yatıyordu. Alnından yere kan süzülüyordu. Elinin altına hala dumanı tutan tabancası duruyordu. Bu korkunç manzarada dikkatimi çeken başka bir şey vardı. Cesedin yakınlarında yerde bir iskambil kağıdı vardı kupa yedilisi. Bunda da yedi kırmızı kalbin uçlarında birer ufak yuvarlak delik vardı. Yarım saat sonra komiser, adli doktor ve kolluk birliği şefi Bay Dodois eve geldi. Cesede dokunmamaya özen göstermiştim. İlk gözlemlerini bozacak hiçbir şey yapmamıştım. Adamın ceplerine hiçbir şey bulunamadı. Kıyafetlerinde de bir isim ya da kumaşa işlenmiş bir baş harfi yoktu. Kimliğine dair hiçbir bilgiye ulaşamamıştık odada hiçbir şeye dokunulmamıştı. Bu adam kendini öldürmek için evime gelmemiştir herhalde. Yoksa evimin intihar etmek için en uygun yer olduğunu mu düşünmüştü? Yaptığının bir sebebi vardı mutlaka ve bu sebep şüphesiz bu odada yalnız kaldığı üç dakika içinde gelişmişti. Ne olmuş olabilirdi ki? Bir şey mi görmüştü? Nasıl korkunç bir şey olmuştu da bunu yapabilmişti? Bütün sorularımız cevapsızdı. Ceset yerden kaldırılırken Son anda sol elinden düşen, boruşturulmuş bir kart biraz olsun bize umut vermişti. Kartta George Andermatt, 37 beri Bulvarı yazıyordu. Bu ne anlama geliyordu? George Andermatt, Parisli zengin bir bankacıydı. Aynı zamanda Fransa'nın metal endüstrisine büyük katkıda bulunan metal işletmesinin sahibiydi. Oldukça lüks bir hayat yaşıyordu posta arabaları ve sayısız otomobili vardı. İhtiyaç duyabileceği her şeye sahipti. Bayan Andermat ise zerafeti ve güzelliğiyle biliniyordu. ''Adamın adı bu olabilir mi?'' diye sordum. Bay Dodoiz adamın üzerine doğru eğilip, ''Hayır, bu o değil. Bay Andermat daha solgun ve beyaz saçlı bir beyefendi.'' dedi. ''Bu kartın anlamı ne öyleyse?'' ''Telefonunuz var mı bayım?'' Evet, Holde. Benimle gelin lütfen. Telefon rehberine baktı ve 415.21'i çevirdi. Bay Andermat evde mi? Lütfen Bay Doloy'sin kendisini 102 Milyot Bulvarı'nda beklediğini söyleyebilir misiniz? Çok önemli. Bay Andermat otomobiliyle 20 dakikada gelmişti. Olan biten hakkında bilgi aldıktan sonra cesedi incelemek üzere kütüphaneye gitti. Etienne Borin dedi. ''Tanıyor musunuz?'' ''Hayır. Yani daha önce görmüşlüğüm var. Kardeşi...'' ''Kardeşi mi var?'' ''Evet. Alfred Warren. İş hakkında bir konu için görüşmüştük bir kez. Nerede yaşadığını biliyor musunuz? İkisi beraber yaşıyorlardı. Sanırım Provence Caddesi'nde. Neden intihar etmiş olabileceği hakkında bir fikriniz var mı?'' ''Hayır.'' elinde buruşturulmuş olarak sizin kartınızı bulduk. Hiçbir bilgim yok. Bir tesadüf olmalı. Soruşturmada açığa çıkacaktır. İlginç bir tesadüf olduğunu düşündüm. Diğerlerinin yüzünden benimle aynı fikirde olduklarını anlayabiliyordum. Ertesi gün bütün gazetelerin ve olayı duyan herkesin aynı fikirde olduğunu fark ettim. İki farklı kupa yedilisi bulmam, ikisinin de benzer yerlerinden delinmiş olması evimde olan biten her şeyden sonra bu kartın bulunması olaya ışık tutar diye ümitlenmiştik sonunda gerçek ortaya çıkabilecekti fakat beklentilerimizin aksine Bay Dermat bize yardımcı olmuyordu bildiğim her şeyi anlattım daha ne yapabilirim ki kartımın böyle bir yerde bulunmasına oldukça şaşırdım ve soruşturma sonucunda bunun sebebini öğrenebilmeyi yürekten istiyorum hiç de öyle olmamıştı soruşturmada Varing kardeşlerin İsviçre kökenli oldukları, farklı isimler altında kaçak hayat yaşadıkları, sık sık kumarhanelere gittikleri, hırsızlıktan yakalanıp salı verilen bir takım yabancı uyruklu insanla yakın ilişkilerinin bulunduğu öğrenildi. Varing kardeşler 6 yıl önce Bay Andermatt'ın söylediği adreste yaşıyorlarmış. Daha sonra onlardan haber alan olmamış. Ben olayın oldukça karmaşık ve gizemli olduğunu ...asla çözülemeyeceğini düşünüyordum. Bu yüzden bu işin peşini bırakmaya karar verdim. Fakat o dönem sık sık görüştüğüm arkadaşım, Jean Dasprey... ...konuyla gün geçtikçe daha çok ilgileniyordu. Yabancı bir gazetede basılan bir haberi bana gösteren de ondan başkası değildi. Deniz savunmasına devrim yaratacak olan yeni model denizaltı gemisinin açılışı... ...imparatorun huzuruna gerçekleşecek ve yeri son dakikaya kadar gizli tutulacak... İsminin Kupa Yedilisi olacağı öğrenildi. Kupa Yedilisi. Bu yeni bir probleme sebep olmuştu. Bu deniz taşıtı ve benim başıma gelenler arasında bir ilişki olabilir miydi? Nasıl olabilirdi ki? Burada yaşananların deniz taşıtıyla bir ilişkisinin olması imkansızdı. Daspiri, ne düşünüyorsun? Bazen en ilgisiz görünen şeyler birbiriyle alakalı olabilir dedi. İki gün sonra gazetede yeni bir haber çıkmıştı. Yeni denizaltı gemisi, Kupa Yedilisi'nin planları Fransız mühendisler tarafından tasarlandı. Yetkililerden gereken yardımı alamayan mühendisler, İngiliz Deniz Kuvvetleri ile görüştüler. Fakat bekledikleri desteği oradan da alamadılar. Zamanında konuşulmuş konuları, yeniden gün yüzüne çıkarmak gibi bir niyetim yok. Fakat yaşanan olayla ilgili tehlike arz eden bir durum kalmadığına göre, artık ekoda Fransa yayımlanan, kupa yedilisi gizemine ışık tutabilecek bir yazıdan bahsedebilirim. Bu yazı, Salvatore diye birisi tarafından yazılmıştı. rengiz kupa yedilisi sır perdesi aralanıyor. Kısaca anlatacağız. 10 yıl önce, genç maden mühendisi Louis Lacom, vaktini ve parasını belli bir alanda kullanmak üzere işinden istifa edip, Milliot bulvarında yaşayan İtalyan bir kont için inşa ve dekora edilmiş 102 numaralı evi kiraladı. Genç mühendis, biri deneylerde yardımcı olurken diğeri maddi destek sağlayan Lozanlı Varin kardeşler aracılığıyla metal işletmesi sahibi George Andermatt'la tanıştı. Birkaç görüşmeden sonra Louis Lacombe, Bay Andermatt'ı etkilemeyi başardı. Çalışmalar biter bitmez Bay Andermatt, devletin projeye destek vermesi için nüfuzunu kullanacaktı. İki yıl boyunca Louis Lancom projesindeki gelişmeleri anlatmak amacıyla Sık sık Bay Andermat'ın evine gidip geldi. Bir gün projesinin son halinden memnun olan genç mühendis, Bay Andermat'tan denizcilik bakanıyla görüşmesini istedi. O gece Bay Andermat'ın evinde birlikte yemek yediler. Gece 11.30 civarı evine gitmek için oradan ayrıldı. Kendisinden bir daha haber alınamadı. Zamanın gazetelerinde ailesinin genç adamın bulunabilmesi için her yola başvurduğu anlatılıyordu. Fakat hepsi boşunaydı. Herkes tarafından özgün ve yetenekli biri olarak tanınan bu genç mühendis Louis Langkop'un kimseye haber vermeden çekip gittiği düşünülmüştü. Diyelim ki bu senaryo doğru ki olmadığı açıkça ortada. Ülkemiz için aslı önemli olan şu soruyu düşünmeliyiz. Denizaltı gemisinin projesine ne olmuştu? Louis Lacomp onları da yanında mı götürmüştü? Onlar da mı ortadan kaldırılmıştı? Yaptığımız araştırmalardan sonra projelerin ortadan kaldırılmadığını Varin kardeşlerin elinde olduğunu öğrendik. Projeleri nasıl ele geçirmişlerdi? Bunun cevabını hala bilmiyoruz. Neden projeyi satmayı daha önce düşünmediklerini bilmiyoruz? Projeyi nasıl ele geçirdikleri sorulacak diye mi korkmuşlardı? Korkuları geçmiş olacak ki projeyi başkasına sattılar. Bu projenin yeni sahibi ve Varin kardeşler arasındaki ilişkiyi açıklayacağız. Louis Lancome tarafından icat edilen bu denizaltını hayata geçiren tanıdığımız birisi. Bu icat olaya karışan kişilerin beklentilerini karşılayabilecek miydi? Dipnotta ise şu yazıyordu. Son dakika. Projelerin yeni sahibi kupa yedilisinin tamamlanamadığını bildirdi. Varim kardeşlerin kaybolduğu gün Louis Lankov'un Bay Andermatt'e verdiği icadın tamamlanması için elzem olan son belgeyi sakladıkları düşünülüyor. Bu son belge olmadan evrak tamamlanamazdı. Belgelerin devamı olmadan da Son belge işe yaramazdı. Şimdi ise bizim olanı geri alma zamanı. Belki kolay olmayacaktır fakat Bay Andermatt'ın yardımcı olacağına eminiz. Böyle bir gizemi aydınlatmak isteyecektir. Etienne Varin intihar ettiğinde bu bilgileri neden sakladığını, son belgenin varlığından neden hiç söz etmediğini, son 6 yıldır Varin kardeşleri neden takip ettirdiğini açıklayacaktır. Bay Andermat'ten yalnızca sözlü açıklamalar değil, bu konuda harekete geçmesini de bekliyoruz. Yoksa... Tehdit oldukça açıktı. Fakat tehditler neye dayanıyordu? Salvator denilen kişi Bay Andermet üzerine nasıl bir etkiye sahipti? Bir takım muhabirler bankacıya saldırıp karşılığında Bay Andermet'in onlara kötü davrandığını iddia ettiler. Bunun sonucunda Eko de France şöyle yazdı. Bay Andermet gönüllü ya da gönülsüz bizimle işbirliği yapmak durumundadır. Bu yazının yayımlandığı gün Desprey ve ben birlikte yemek yiyorduk. O akşam gazetedeki haberi görmemiz üzerine olayı derinlemesine tartışmaya başladık. Bir anda kapıda bir hanımefendi belirdi. Yüzü kalın bir peçeyle kaplıydı. Ayağa kalkıp yanına gittim. ''Burada yaşayan kişi siz misiniz bayım?'' diye sordu. ''Evet hanımefendi. Fakat nasıl?'' ''Kapı açıktı. Peki ya ikinci kapı?'' Cevap vermemişti. İçeri hizmetkar girişinden girdiğini anlamıştım.'' O gelişi nereden biliyordu? Utanç verici bir sessizlik olmuştu. Hanımefendi Esprey'e bakınca onu tanıtmak durumunda kaldım. Oturmasını rica ettim ve gelişinin sebebini sordum. Peçesini kaldırdığında sarışın çok güzel olmasa da çekici, üzgün koyu renk gözleri olan bir hanımefendi olduğunu gördüm. Benim adım Bayan Andermet. Bayan Andermet mi? Kısa bir süre durakladıktan sonra Oldukça doğal ve sakin bir şekilde sözlerine devam etti. ''Sizinle o olay hakkında konuşmaya geldim. Biraz bilgi alabilirim.'' diye düşündüm. ''Hanımefendi, inanın ki gazetelerde yazılanlardan daha fazlasını bilmiyorum. Size nasıl yardımcı olabileceğimi söylerseniz.'' ''Bilmiyorum, bilmiyorum.'' Bu sakin duruşun arkasında gizli duygular olduğunu fark edememiştim. Ta ki despri kontrolü ele alana kadar... Size birkaç soru sormama izin verir misiniz hanımefendi? Tabii tabii memnuniyetle cevaplarım. Ne sorarsam sorayım cevaplayacaksınız değil mi? Evet. Louis Lancome'ı tanıyor muydunuz? Evet kocamın bir tığındığıydı. Onu en son ne zaman gördünüz? Bize yemeğe geldiği akşam. O gün size onu bir daha göremeyeceğinizi düşündüren bir şey oldu mu? Hayır. Fakat Rusya'ya gitme ihtimali olduğundan bahsetmişti. Yani onu tekrar görecektiniz. Evet. iki gün sonra yeniden bize yemeğe gelecekti. Kaybolması hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiçbir fikir yürütemiyorum. Peki ya Bay Andermet? Bilemiyorum. Ekado Fransa yazılanlara göre... Kaybolmasından Varin kardeşleri sorumlu tutuyor. Sizin fikriniz de bu yönde mi? Evet. ''Bunu neye dayanarak söylüyorsunuz?'' Evimizden ayrılırken yanında bir evrak çantası vardı ve icatla ilgili bütün belgeler bu çantadaydı. İki gün sonra kocam Varim kardeşlerden biriyle konuşurken evrakların onların elinde olduğunu öğrendi. ''Şikayette bulundu mu?'' ''Hayır.'' ''Neden?'' ''Çünkü o çantada icatla ilgili olmayan başka şeyler de vardı.'' ''Ne gibi?'' Söyleyip söylememekte kararsız kalan bayan Andermatt sessiz kalmayı tercih etti. Despiri devam etti. Sanırım bu belgeler yüzünden kocanız polise gitmek yerine onları kendi imkanlarıyla kontrol altına tutmayı tercih etti. Hem eksik evrağı hem de Varin kardeşlerin kocanızı tehdit edebilmesini sağlayan gizli belgeleri geri alabilmeyi ummuş olmalı. Beni de tehdit ettiklerini söyleyebilirim. Sizi de mi? ''Özellikle beni.'' Son sözlerini fısıldarcasına kısık bir sesle söylemişti. Desperi bunu fark etti. Odada birkaç tur attıktan sonra ''Ruys Lanko'ya hiç mektup yazdınız mı?'' diye sordu. ''Tabii ki yazdım. Kocamın iş arkadaşıydı.'' ''İş mektupları dışında bir yazışmanız oldu mu? Israrımı maruz görün lütfen. Bu bilgiler oldukça önemli. Başka mektup da var mıydı?'' Bayan Andermet utanmıştı. ''Evet.'' Bu mektuplar bir şekilde Varin kardeşlerin eline geçti. ''Evet, Bay Andermet'in bunlardan haberi var mı?'' ''Kocam bu mektupları hiç görmedi. Fakat Alfred Varin eğer onlara karşı bir hamle yaparsa o mektupları basına vermekle tehdit etti. O da bir skandal yaşanmasından korktu.'' ''Fakat mektupları geri almaya çalıştı, değil mi?'' ''Öyle sanıyorum. Fakat kesin bir bilgim yok.'' Alfred Varin ile son görüşmesinden sonra oldukça şiddetli bir tartışma yaşadık ve o zamandan beri evde iki yabancı gibiyiz. Bu durumda korkacak bir şeyiniz yok demektir. Neden çekiniyorsunuz? Beni çok seviyordu. O lanetli mektupları ele geçirmeseydi eminim ki hala seviyor olurdu. Mektupları ele geçirmeyi başardı mı? Buna rağmen Varin kardeşler hala ona karşı mı geliyorlar? Evet. Gizli bir yere sakladıklarını iddia ediyorlar. Ee, Sanırım kocam bu gizli yeri öğrendi. Neresiymiş? Burası. Burası mı? Diye çığlık attım. Evet, her zaman şüphelenmiştim. Louis Lancome oldukça zeki bir adamdı. Boş vakitlerinde gizli kasalar ve kilitler yapmayı severdi. Varin kardeşler bunun farkındaydı. Ve bu yerlerden birini... ...belgeleri ve diğer değerli eşyaları... ...saklamak için kullanıyor olabilirler. Onlar burada yaşamıyorlardı ki... ...dedim. Siz buraya taşınmadan önce... ...bina bir süre boş kaldı. Sizin buraya taşınmış olmanızın... ...belgelere erişimlerini engellemeyeceğini... ...düşünmüş olmalılar. Fakat kocam 22 Haziran gecesi... ...buraya gelip alacağını aldıktan sonra... ...artık onlardan korkmadığını göstermek için... ...kartını bırakmış. İki gün sonra... Gilblast'taki makalenizi okuyan Etienne Varin buraya gelmiş, kasayı boş bulunca intihar etmiş olmalı. Desper'i bir süre duraksadıktan sonra, Oldukça basit bir teori. O günden sonra Bay Andermet'le konuştunuz mu? dedi. Hayır. Size karşı tavırlarında bir değişiklik oldu mu? Daha gergin ve huzursuz görünüyor muydu? Herhangi bir değişiklik gördüğümü söyleyemem. Fakat yine de mektupları ele geçirdiğini düşünüyorsunuz. Bence 22 Haziran gecesi buraya gelen sizin kocanız değildi. Mektuplarda onun eline geçmedi. Kim de öyleyse? Bütün olayı yöneten, bütün belgeleri elinde tutan, başından beri sonsuz gücünü üzerimizde hissettiren kişiydi. 22 Haziran gecesi bu eve giren, gizli kasayı bulan, Bay Andermet'in kartını bırakan ve Varin kardeşlerin inti ihanetinin belgelerini elinde bulunduran da o kişi. Bu kişinin kim olduğunu öğrenmek için sabırsızlanıyordum. Kim? diye tekrar sordum. Eka de France'da tehdit mektubunu yayımlayan kişi. Tabii ki Salvador. Bütün ipuçları bunu göstermiyor mu? İki kardeş hakkında ancak onların sırlarını keşfetmiş birinin bileceği şeyleri yazmamış mıydı? Bayan Andermet telaşlanmıştı. Öyleyse benim mektuplarım da onda ve kocamı tehdit eden kişi de o. Ne yapacağım ben şimdi? Ona yazın. Bildiğiniz her şeyi korkmadan anlatın. İkiniz de aynı taraftasınız. O da Alfred Varin'e karşı. Siz de ona yardımcı olun. Nasıl? Louis Lancome'un icadının tamamlanması için gerekli olan belge kocanızda mı? Evet. Bunu Salvador'a söyleyin. Hatta gerekirse belgeyi ona verin. Kaybedecek bir şeyiniz yok hanımefendi. Daha fazla zaman geçmeden yazın. Bayan Andermet'in bu cesaret isteyen tehlikeli tavsiyeyi uymaktan başka çaresi yoktu. Hem despre haklıydı, kaybedecek bir şey yoktu. Salvador düşman olsa bile bir şey değişmeyecekti. Eğer projenin peşinde olan biri ise bu mektuplar onun için önemli olmayacaktı. Her koşulda yapabileceği tek şey buydu ve Bayan Andermet bir şey yapabildiği için mutluydu. Teşekkür edip bizi bilgilendireceğini söyledikten sonra evi terk etti. İki gün sonra Salvador'un kendisine göndermiş olduğu bu mektubu bize gösterdi. Mektupları henüz bulamadım. Fakat bulacağım. Merak etmeyin. Her şey kontrolüm altında. S. Mektubu inceledim. Yazı 22 Haziran gecesi kitabımın arasında bulduğum mektuptakiyle ile aynıydı. Despre haklıydı. Bu olayın kaynağı Salvador'du. Belirli konularda bir ışık belirmeye başlamıştı. Fakat bazı konular hala ilk günkü kadar çözülmesi imkansız görünüyordu. Evde bulduğum iki adet kalplerinin uçları delinmiş kupa yedilisi hakkında oldukça endişeliydim. Ne işe yaradıklarını merak etmekten kendimi alakoyamıyordum. Ne anlama geliyorlardı? Louis Lacombe'un icadının adının da kupa yedilisi olması neye işaretti? Despri bu iki kartı çok da önem vermiyordu. O bütün ilgisini daha önemli olduğunu düşündüğü bir şeye vermişti. Gizli kasa. Kim bilir, belki de Salvador'un dikkatinden kaçmış olan gizli belgeleri ben bulurum. Baring kardeşlerin bu önemli belgeleri sakladıkları yerden çıkarıp, başka yere koymuş olacaklarını hiç sanmıyorum, dedi. Ve aramaya devam etti. Kısa bir süre içinde büyük odada bakmadığı yer kalmamıştı. Diğer odaları aramaya koyulmuştu. Evin içini ve dışını, yer döşemelerini, duvarları... Çatı kaplamalarını dikkatle inceledi. Bir gün elinde kazma ve kürekle geldi. Kazmayı bana uzattı. Etraftaki boş arazileri gösterip haydi gel dedi. Dediğini yaptım fakat bu konuda onun kadar tutkulu değildim. Boş araziyi birkaç farklı bölüme ayırıp hepsini tek tek inceledik. Sonra iki komşu duvarın oluşturduğu bir köşede topraktaki dikenli otlarla örülü çakıllar dikkatimi çekti. Hemen eşelemeye başladı. Ben de yardım ettim. Bir saat boyunca kızgın güneş altında çalıştık. Benim umudum kırılmıştı. Fakat Despere asla vazgeçmiyordu. Desperi'nin küreğine üzerinde hala giysi kalıntıları olan kemik parçaları gelmeye başlamıştı. Bunları görünce rengim atmıştı. Toprakta üzerinde kırmızı noktalar olan dikdörtgen şeklinde metal bir cisim buldum. Yakından incelediğimde bunun daha önce bulduğum İskambil kağıtlarının birebir aynısı olduğunu fark ettim. Ben bu işten sıkılmaya başladım despri. De İstersen kal fakat ben gidiyorum. Sinirlerim gerildiği için mi böyle oluyordu? Yoksa saatlerce kızgın güneş altına çalışmaktan mı? Yürürken titrediğimi hatırlıyorum. Sonrasında eve gidip yatağıma yattım. Ve sonraki 48 saati kanayan kalpleri kafama fırlatırken etrafımda dans eden iskeletler görerek geçirdim. Despri bana oldukça sadıktı. Her gün birkaç saatliğine evime uğrayıp, büyük odadaki araştırmalarına devam etmişti. Zaman zaman, ''Mektuplar burada, bu odadalar, adım gibi eminim.'' diyordu. Üçüncü günün sabahında, hala zayıf hissetsem de, ayağa kalktım. İyi bir kahvaltı beni kendime getirdi. Öğleden sonra aldığım bir mektup, her zamanki halimden biri iyi bir duruma gelmemi sağlamıştı. Bayım, ilk sahnesi 22 Haziran gecesi vuku bulan bu piyeste sona yaklaşmaktayız. Olayın iki önemli isminin karşı karşıya gelmesi gerektiğini düşünüyorum ve bu buluşmaya izin verirseniz sizin evinizde gerçekleştirmek istiyorum. Bu akşam saat 9'dan 11'e kadar müsaade ederseniz bahsettiğim iş için evinizi kullanmayı düşünüyorum. Hizmetkarlarınıza da izin verip Gelecek misafirler için kapıyı açık bırakabilirseniz çok müteşekkir olurum. Atarlayacağınız üzere 22 Haziran gecesi evinizi ziyaret ettiğimde hiçbir şeye zarar vermemiştim. Beni kırmayıp yardımcı olacağınızdan eminim. Saygılarımla, Salvador. Bu nüktedan ve kendinden emin mektup çok hoşuma gitmişti. Samimi ve etkileyici tavrına olumsuz bir karşılık vermem mümkün değildi. Hizmetkarıma bir tiyatro bileti verdim. Ve saat sekizde evden ayrılmasını sağladım. Birkaç dakika sonra despri geldi. Ona mektubu gösterdim. E ee? dedi. Bahçe girişini açık bıraktım. Her an biri gelebilir. Sen çıkıyor musun? Çıkmaya hiç niyetim yok. Burada bekleyeceğim. Fakat senin de çıkmanı istiyor. Fakat çıkmayacağım. Burada durup olanları izleyeceğim. Öyleyse ben de kalıyorum. Bunu kaçırmak istemem. Kapının çalınması ile konuşmamız bölündü. Geldiler mi? 20 dakika erken. İnanılmaz. Kapıyı açıp misafiri içeri davet ettim. Gelen bayan andermet idi. Oldukça gergin görünüyordu. Sesi titreyerek, kocam buraya geliyor. Çağırmışlar. Mektupları verecekler. dedi. Nereden biliyorsunuz? diye sordum. Tesadüfen öğrendim. Akşam yemeğindeyken bir mektup geldi. Uşak mektubu yanlışlıkla bana verdi. Kocam hemen geri aldı. Fakat mektubu çoktan okumuştum. Hepsini okuyabildiniz mi? Evet. Mektupta bu gece saat 9'da mektuplarla takas etmek üzere konuyla ilgili evraklarla birlikte Maylot bulvarında yazıyordu. Yemek biter bitmez de buraya geldim. Kocanızın haberi yok mu? Yok. Desperi bana dönerek ne düşünüyorsun diye sordu. Senin düşündüğün gibi, Bay Andermatt'in davetlilerden biri olduğunu düşünüyorum. Evet, fakat ne amaçla? Bunu birazdan göreceğiz. Büyük odaya geçtik. Şöminenin kadife perdesinin arkasında rahatça saklanabilir, aynı zamanda da olatı olup biteni görebilirdik. Üçümüze yerlerimize geçtik. Bayan Andermatt ortamızda oturdu. Saat 9'a gelmişti. Birkaç dakika sonra bahçe kapısının açıldığını duyduk. Oldukça heyecanlı olduğumu itiraf etmeliyim. Sonunda meseleyi çözebilecektim. Son zamanlarda yaşanan bütün gizemli olaylar açıklanacaktı. Bana kalırsa bu son olacaktı. Desperi bayan Andermet'in elini tutup ''Ses çıkarmak, kıpırdamak yok. Ne olursa olsun sessiz olacağız.'' dedi. İçeri ilk giren Alfred Varin oldu. Kardeşi Etienne olan aşırı benzerliğinden ötürü onu görür görmez tanıdım. Aynı hımbıl yürüyüş, Aynı koyu renk sakalla kaplı solgun yüz. Tuzaklara alışkın bir insan edasıyla gergin bir şekilde içeri giren Alfred Varin her adımını dikkatli atıyor, sürekli etrafı inceliyordu. Şöminenin kadife perdeyle kapatılmış olması hoşuna gitmemiş gibi görünüyordu. Bize doğru birkaç adım attıktan sonra gür sakalı ve ışıldayan kılıcı olan mozaik kral figürünün yanına gitti. Kralın yanına bir sandalye çekerek heykelin başına ve omuzlarına dokundu. Yüzünün belirli bölümlerini hissederek inceledi. Yaklaşan ayak seslerini duyan Varin sandalyeden kalktı. Bay Andermatt kapıdaydı. Alfred Varin'i görür görmez ''Sen beni buraya çağıran söndün demek'' dedi. ''Ben mi?'' ''Mümkün değil. Aksine beni buraya mektupla çağıran sizsiniz'' dedi Alfred Varin kardeşinin sesine benzeyen sesiyle. ''Mektupla mı?'' ''Sizin tarafınızdan gönderilen bir mektup geldi.'' Şöyle yazıyordu. ''Ben herhangi bir mektup göndermedim.'' ''Göndermediniz mi?'' Varin içgüdüsel olarak etrafına şüpheyle bakmaya başladı. Şüphelendiği Bay Andermatt değil, onları tuzağa düşüren, bilinmeyen bir kişiydi. Bir kez daha bize doğru baktıktan sonra kapıya yöneldi. Bay Andermatt çıkmasına izin vermedi. ''Nereye gidiyorsun Varin?'' ''Bu işte hoşuma gitmeyen şeyler var. Ben eve gidiyorum. İyi geceler.'' ''Bekle biraz.'' Buna hiç gerek yok Bay Andermatt. Konuşacak bir şey yok. Benim söyleyeceklerim var ve sen de dinleyeceksin. Bırakın geçeyim. Hayır, geçemezsin. Varın ikna olmuştu. Pekala, çabuk olun. Bir şey beni oldukça meraklandırıyordu. Eminim ki yanındakiler de aynı şeyi düşünüyorlardı. Salvador neredeydi? Bu görüşmenin en önemli katılımcısı o değil miydi? Bu iki adamın konuyu aralarına tartışmaları... Onun için yeterli miydi? Onun burada olmaması büyük eksiklikti. Yine de yokluğu olayın etkisini azaltmıyordu. Bay Andermatt Varin'e yaklaştı. ''Bunca yıl sonra artık korkacağım bir şey kalmamışken şu soruma cevap ver. ''Ruyus komba ne yaptınız?'' diye sordu. ''Ne biçim soru? Onun hakkında hiçbir şey bilmiyorum.'' ''Biliyorsun. Sen ve kardeşin ona oldukça yakındınız.'' Hatta bu evde beraber yaşıyor sayılırdınız. Yaptıklarını, planlarını çok iyi biliyordunuz. Onu son gördüğümde evimden ayrılırken ağaçların arasında onu bekleyen iki kişi gördüğüme yemin edebilirim. Bunun benimle ne ilgisi var? O iki kişi senin kardeşindi. Kanıtlayın. Buna en iyi kanıt şu. İki gün sonra Lacombe'e ait planları bana getirdin ve satmaya çalıştın. Bu evraklar nasıl senin eline geçti? Daha önce de söylediğim gibi Bay Andermatt. Louis Lekon ortadan kaybolduğu gecenin sabahında evrakları masasında bulduk. Yalan söylüyorsun. Kanıtlayın. Bunu yasalar kanıtlayacak. Neden daha önce şikayet etmediniz? Neden mi? Bay Andermat. eğer gerçekten emin olsaydınız ufak tehdidimiz sizi durduramazdı. Ne tehdidi? O mektuplar mı? Mektuplar beni umurumda mı sanıyorsun? ''Madem umurunuzda değildi, neden bana o mektuplar karşılığında binlerce frank teklif ettiniz? Neden beni ve kardeşimi yabani hayvan gibi takip ettirdiniz?'' ''Projeyi alabilmek için.'' ''Saçmalık, mektupları istediğinizi biliyorum. Mektuplar elinize geçer geçmez bizi şikayet edecektiniz. Onları size vermem mümkün değil.'' İçtenlikle güldükten sonra devam etti. ''Bu kadar yeter. Aynı şeyleri konuşup duruyoruz. Bir yere varacağımız yok.'' En iyisi her şeyi olduğu gibi bırakmak. Her şeyi olduğu gibi bırakmak falan yok. Mektuplardan bahsetmişken onları bana vermeden boya bir terk edemezsin. Canım ne zaman isterse o zaman giderim. Hayır gidemezsin. Dikkatli olun bayan Andarmat. Sizi uyarıyorum. Gidemezsin diyorum. Varin, göreceğiz diye bağırınca bayan Andarmat kendini tutamayıp çığlık attı. Varin bunu duymuş olacak ki Kaçmak için tekrar kapıya yöneldi. Bay Andermatt geçmesine izin vermedi. Daha sonra Varin'in elini paltosun cebine götürdüğünü gördüm. Son kez söylüyorum. Bırakın gideyim. Önce mektuplar. Varin tabancasını çıkardı. Bay Andermatt'e doğrultup, şimdi izin veriyor musunuz diye sordu. Bankacı duraksadı. Bir el ateş edildiğini duydum. Tabanca Varin'in elinden düştü. Çok yakınımdan ateş edilmişti. Ateş eden Desprey'ydi. Biraz sonra Desprey bu iki adamın yanındaydı. Varine dönerek, şanslı günündesin dostum. Elini ateş etmiştim fakat yalnızca tabancayı vurdum dedi. İki adamla şaşkınlıkla Desprey'e bakıyordu. Bay Andermatt'a dönüp, kusura bakmayın bayım. İçinize karışmak istemezdim fakat gerçekten çok kötü oynuyorsunuz. Kartları bana verin dedi. Tekrar Varine dönüp, ikimiz oynayacağız dostum. ''Lütfen adaletli ol. Koz kupa ve ben kupa erilisi oynuyorum.'' dedi. Ardından Varin'in şaşkın bakışları altında üzerine kalpler bulunan metal cismi cebinden çıkardı. Varin donup kalmıştı. ''Sen de kimsin?'' ''En ince detayına kadar başkalarının işlerine karışan biriyim.'' dedi Despri. ''Ne istiyorsun?'' ''Bu gece buraya getirdiklerini.'' ''Ben hiçbir şey getirmedim.'' ''Getirdiğini biliyorum.'' Yoksa gelmezdin. Bu sabah saat 9'da buraya gelmeni ve bütün evrakları yanında getirmen gerektiğini yazan bir mektup aldın. Ve işte buradasın. Evraklar nerede? Genelde sakin ve kibar biri olan Desprey oldukça katı ve otoriterdi. Varin bu tavır karşısında daha fazla direnemeyerek elini cebinin üzerine koyup Evraklar burada dedi. Hepsi mi? Evet. Louis Lancome'dan çalıp Binbaşı Von Libere sattığın evrakların tamamı mı? Evet. Yanındakiler evrakların kopyası mı? Aslı mı? Aslı. Hepsi için ne kadar istiyorsun? 100 bin frank istiyorum. Binbaşı sana yalnızca 20 bin frank verdi ve karşılığında ilk denemelerde başarısız olan bir gemi projesi satın aldı. Bu resmen parayı çöpe atmak. Projeyi anlayamadılar. Hayır, proje eksikti. Neden onları istiyorsun öyleyse? Çünkü istiyorum. Sana 5000 bin frank teklif ediyorum. Bir kuruş fazla vermem. 10 bin isterim. Bir kuruş aşağı olmaz. Anlaştık dedi despri. De Ardından Bay Andermatt'e dönerek Bay Andermatt seve seve çek yazacaktır dedi. Fakat yanımda. Çek defteriniz mi? Buyurun burada. Bay Andermatt şaşkınlık içinde Kendisine uzatılan çek defterini inceledi. Bu benim çek defterim. Nasıl olur? Boş laflar için vaktimiz yok bayım. İmzalamanız yeterli. Bay Andermatt dolma kalemini çıkardı. Çeki yazıp imzaladı. Barin çeki almak için elini uzattı. Desprey indir elini. Dahası var dedi. Bankacıya dönüp Bazı mektupları sormuştunuz değil mi? Diye sordu. Evet bir deste mektup. Neredeler Varin? Bilmiyorum. Neredeler Varin? Bilmiyorum. Onlarla kardeşim ilgileniyordu. Bu odada bir yerdiler. Öyleyse nerede olduklarını biliyor olmalısın. Nereden bilebilirim? Sakladığımız yeri bulan sen değil miydin? En az Salvador kadar bilgili görünüyorsun. Mektuplar sakladığınız yerde değil. Oradalar. Göster öyleyse. Varin meydan okurcasına Despri'ye baktı. Neden Despri ve Salvador aynı kişi olmasın? Her şeyi buna işaret ediyordu. O halde Varin zaten keşfedilmiş gizli bir kasayı ifşa etmekle bir şey kaybetmeyecekti. Göster. Kupa yedilisi bende değil. Doğru. işte burada. Metal kupa yedilisini uzattı. Varin telaşlanmıştı. ''Yo hayır, yapamayacağım. Boş versene dedi Despri. Sakallı kralın yanına gitti, sandalyeye çıkıp kupa yedilisini tam uyacak şekilde kılıcın alt tarafına yerleştirdi. Demir bir çubuğu karttaki yedi kalbin uç taraflarında bulunan yedi deliğe tek tek yerleştirip yedi ufak mozaik taşa bastırdı. Son taşa bastırdıktan sonra bir ses duyuldu ve kralın başı dönerek açılmaya başladı. Başın içinde demirden yapılmış gizli bir bölme vardı. Burası yangından bile hasar görmeyecek kadar güvenli bir gizli kasaydı. Görüyorsun Varin. Kasa boş. Görüyorum. Kardeşim kasayı boşaltmış olmalı. Desperi inip Varin'in yanına gitti. Benimle daha fazla oyun oynama. Başka bir kasa daha var. Nerede? Başka bir kasa yok. Para mı istiyorsun? Ne kadar? 10 bin. Bay Andermet. ''O mektuplar için 10 bin frank verir misiniz?'' ''Elbette'' dedi Bay Andermatt. Varin kasayı kapatıp kupa aldı. Kılıcı aynı yerine tekrar yerleştirip aynı işlemi yaptı. Yine aynı ses duyuldu. Fakat bu kez kasanın yalnızca belli bir kısmı açıldı. Bu kısım diğer büyük kasadan ayrı daha küçük bir bölmeydi. Mektuplar birbirine bağlı bir şekilde bu bölmede duruyordu. Varim mektupları Desprie'ye de verdi. Desprie de Bay Andermate'e, çek hazır mı diye sordu. Evet. Louis Langom'tan aldığınız proje'nin eksik belgesi sizde, değil mi? Evet. Alışveriş tamamlanmıştı. Desprie de eksik belge ve çekleri cebine koyup mektupları Bay Andermate'a uzattı. İstediğiniz buydu bayım. Bay Andermate sanki bu lanetli mektuplara dokunmaktan korkuyormuşçasına gergindi. Birden mektupları desprinin elinden aldı. Yakınında bir inleme duydum. Bu bayan Andermatt idi. Teselli edebilmek için elini tuttum. Buz gibiydi. Sanıyorum ki bayım işimiz burada sona erdi. Yo teşekkür etmenize gerek yok. Tamamen tesadüf ederse yardımcı olabilme fırsatım oldu. İyi geceler. Bay Andermatt oradan ayrıldı. Karısı tarafından Lane kompa yazılan mektupları da beraberinde götürdü. Muhteşem. Her şey planladığım gibi gidiyor. Şimdi son meseleyi de çözmemiz gerekiyor. Evraklar sende mi? Evet, hepsi burada. Despri hepsini dikkatle inceleyip evrakları cebine koydu. Tamam, sözünü tuttun. Fakat... Fakat ne? Çekler, para... Yeterince para kazandın dostum. Daha fazlasını nasıl istersin? Sadece bana vaat edileni istiyorum. Çaldığım bir şey karşılığında para talep edebilir misin? Bence hayır. Varin çok sinirlenmişti. Gözleri adeta kan çanına dönmüştü. Para 20 bin diye sayıkladı. Mümkün değil. O para bana lazım. Para. Haydi ama mantıklı ol. O paraya ihtiyacın yok. Desperi Varin'in kolunu öyle bir sıktı ki Varin acıdan çığlık attı. Desperi devam etti. Şimdi gidebilirsin. Hava almak sana iyi gelecektir. Yolu göstermemi ister misin? Ah haydi beraber şuradaki boş arsaya gidelim de sana toprağın altında bulduğum şeyleri göstereyim. Hayır bu doğru değil. Doğru. Demir kupa yedilisi Louis Lancome'a aitti ve onu diğer delillerle birlikte gömdünüz. Varin yüzünü elleriyle kapattı. Tamam yenildiğimi kabul ediyorum. Fakat bir şey sormak istiyorum. Nedir? Büyük kasanın içinde bir kutu var mıydı? Evet. 22 Haziran gecesi kutu orada mıydı? Evet. İçinde ne vardı? Varin kardeşlerin sağdan soldan çaldıkları mücevher ve inciler vardı. Onları aldın mı? Tabii ki aldım. Bunun için beni suçlayabilir misin? Anlıyorum. Kardeşim kasada o kutuyu bulamadığı için kendini öldürmüş olmalı. Büyük ihtimalle öyle oldu. İşbirlikçinizin ortadan kaybolması yetmedi. Bir de kutu yok olunca bana sormak istediklerim bu kadar mı? Son bir şey daha var. Adın ne? Bir gün intikam alabilmek için mi soruyorsun? Belli mi olur? Bugün sen güçlüsün. Yarının ne getireceğini bilemeyiz. Yarın da sen güçlü olabilirsin. Öyle umuyorum. Adını söylemeyecek misin? Arsen Lüpen ''Arsen Lüpen mi?'' Varin sersemlemişti. Bu iki kelime onun umutlarını yok edecek güçteydi. Desperi kendini tutamayıp gülmeye başladı. Böyle bir vakayı Bay Durant ya da Dupont çözebilir mi sandınız? Ancak Arsen Lüpen'in zekası ve kurnazlığı neler olup bittiğini anlayabilirdi. Şimdi kim olduğumu da öğrendiğine göre git ve intikam için hazırlan. Arsen Lüpen seni bekliyor olacak. Şaşkınlıktan dona kalan varini, kapıdan iten despri, benim kendisine seslenmemle yanımıza döndü. ''Desperi, Desperi!'' ''Ne oldu?'' ''Bayan Andermatt iyi değil.'' Yanına koştu ve ona biraz tuz kuklatırken bana ''Neden böyle oldu?'' diye sordu. Kocasına verdiği mektuplar yüzünden. Elini alnına vurarak ''Öyle bir şey yapacağımı mı düşünün sahiden?'' ''Tabii ya ne kadar aptalım.'' dedi. Bayan Andermat yavaş yavaş kendine geldi. Desperi cebinden Bay Andermatt'e verdiği mektupların aynısını çıkardı. Mektuplarınız burada hanımefendi. Bunlar mektupların asılları. Fakat diğerleri... Diğerleri de bunların aynısı. Yalnızca o mektupların her kelimesini dikkatle seçerek ben yazdım. Mektuplar gözlerinin önünde kazadan çıkarıldığı için kocanız hiçbir şeyden şüphelenmeyecektir. Peki ya el yazısı... ''Taklit edilemeyecek bir el yoktur.'' Bayan andermat Desprey'e kendi sosyal çevresinden biriymiş gibi teşekkür edince, Varin ile despri arasında geçen son konuşmaya tanıklık etmemiş olduğunu anladım. Bu şaşırtıcı olay beni bir miktar utandırmıştı. ''Lüpen, kulüp arkadaşım, meğer Arsen Lüpen'miş. Nasıl fark edemedim?'' ''Daha sonra, ''Jem veda edebilirsin.'' dedi. ''Öyle mi?'' ''Evet.'' Cendespri uzun bir yolculuğa çıkıyor. Muhtemelen Fas'a gider. Orada kendi layık bir şekilde ölür. Onun için planlarım bunlar. Arsene Lupen kalıyor mu? Elbette. Arsene Lupen kariyerinin zirvesinde ve merakımı yenilip sözünü kestim. Onu bayan Andermet'in duyamayacağı bir yeri çekip mektupların bulunduğu küçük kasayı sen mi buldun diye sordum. Evet, oldukça zahmetli bir işti. Dün öğlen saatlerinde sanıyorken onunla uğraşıyordum. Yine de basit bir şeymiş. Çoğunlukla basit şeyler gözümüzden kaçanlar oluyor. Kupa yedilisini bana göstererek ''Büyük kasayı açmak için bu kartı kılıcın yanına yerleştirmemiz gerektiğini tahmin etmiştim.'' dedi. Nasıl tahmin ettin? Çok basit. 22 Haziran gecesi buraya geldiğinde bunu fark ettim. Beni bıraktıktan sonra... Evet... O gecik suç ve hırsızlık konularından sonra yatağından çıkamayacak kadar gergin olduğunu biliyordum. Ve bu sayede araştırmamı gerçekleştirmem hiç de zor olmadı. Planın kusursuzca işledi. Buraya geldiğimde kupa yedilisinin açacağı bir kasa olduğunu biliyordum. Açıkça onun için buraya yerleştirilmiş olan heykelli denemem yeterli oldu. Bunu da bir saatlik araştırmadan sonra kolayca buldum. Bir saat mi? Şu mozayı bir incelesene. İmparatoru mu? Bu imparator, İskambil kağıtlarındaki sembolik kopa babazının aynısı. Doğru. Fakat nasıl oluyor da bir seferde büyük kasa, diğer seferde de küçük kasa açılıyor? 22 Haziran gecesi neden yalnızca büyük kasayı açabildin? Çünkü ben kartı hep aynı pozisyonda yerleştiriyordum. Tersini denemek hiç aklıma gelmemişti. Kartı ters çevirince mozaik kralın kılıcındaki noktaların da yer değiştirdiğini dün fark ettim. Vay canına! Tabii ya, birinin bunları düşünmesi gerek. Bir sorum daha var. Bayan Andermet, o mektuplardan bahsetmeden önce onlardan haberin yok muydu? Aslına bakarsan hayır. Kasada kutunun yanında Varin kardeşlerin ihanetini kanıtlayan belgeler bulunuyordu. Yani Varin kardeşlerin hikayesiyle şans eseri karşılaştım. Ve denizaltı planlarını aramaya karar verdin. Öyle mi? Tamamen tesadüf. Buraya gelmenindeki asıl amaç neydi? Desper'i gülümseyerek, ah ne çok soru sordun dedi. Konu çok ilgimi çekti de. Peki öyleyse. Bayan Andermit uğurlayıp bu hikayenin Eko'da Fransa yayımlanacak bir özetini yazdıktan sonra sana her detayını anlatırım halkı meraklandırıp ilgilerini çeken meşhur kısa ve net yazılarından birini yazdı. Bütün dünyanın ilgisini çeken bu haberi tanımamak mümkün müydü? Arsene Lupe, Salvador'un bahsettiği problemi çözdü. Kendis Léus tarafından hazırlanan projenin aslına ele geçirip hepsini Denizcilik Bakanlığı'na teslim etti. Ardından bu denizaltı gemisi projesinin hayata geçirilmesi için bir bağış kampanyası düzenleyip İlk olarak kendisi 20.000 frank bağışladı. Okumam için kağıdı bana uzattığında 20.000 frank Bay Andermet'in çekleri mi? diye sordum. Evet. Varin'in haklından vazgeçmesi yerinde bir hareket oldu. Arsene Lüpen'le tanışmam bu şekilde gerçekleşti. Kulüpten arkadaşım Jean Desprez'in aslında kibar hırsız Arsene Lüpen olduğunu öğrenmemin hikayesi böyledir. Bu şekilde bu meşhur adamla Yakın arkadaşlık ilişkisi kurabildim ve bana olan güveni sayesinde onun sadık tarih yazarı olabildim. Arsene Lüpen Kibar Hırsız Bölüm 7 Bayan impertin Kasası Saat sabah 3 olmasına rağmen Bertier Bulvarı'nın köşesindeki küçük evlerden birinin önünde hala yarım düzine araç bekliyordu. Evin kapısı açıldı ve misafirlerin bir kısmı dışarı çıktı. Dışarı çıkan misafirlerin büyük çoğunluğu araçlarına binip giderken iki adam Korkales Caddesi'ne doğru yürümeye başladı. Bu iki adamdan bir tanesi bu caddede oturuyordu. Diğeri ise Port gitmek üzere yolunu değiştirdi. Güzel, soğuk ve açık bir kış gecesiydi. Bu güzel havada biraz yürüyüş yapmak şüphesiz iyi gelecekti. Birkaç dakika sonra takip edildiği hissine kapıldı. Arkasını döndü. Ağaçların arasına gizlenen biri olduğunu fark etti. Korkak bir adam değildi. Fakat yine de daha hızlı yürümenin akıllıcı olduğunu düşündü. Fakat peşindeki adam koşmaya başlamıştı. Tabancasını çıkartıp onunla yüzleşmeye karar verdi. Fakat bunu fırsatı olmadan kendini şiddetli bir kavganın içinde buldu. Bu kavgada saldırganın daha avantajlı olduğunu düşünüyordu. Yardım istedi, mücadele etti... Fakat boşuna. Saldırgan onu yere sermiş, ağzına bir peçe de takıştırmış, boğazını sıkıyordu. Gözleri kapanıyordu ki, saldırgan başka bir saldırıdan kendini koruyabilmek için ayağa kalktı. Birkaç sopa darbesi ve birkaç tekmeden sonra saldırgan toparlayarak ve küfürler savurarak kaçtı. Adam saldırganın peşine düşmektense bitkin adamın yanında kalmayı tercih etmişti. İyi misiniz bayım? Yaralanmamıştı fakat sersemlemişti. Ayakta duramıyordu. Kurtarıcısı hemen bir araç çağırdı ve onu Grant Army Caddesi'ndeki evine kadar refakat etti. Evi varlıklarında kendini oldukça iyi hisseden adam kurtarıcısına defalarca teşekkür etti. Hayatımı size borçluyum bayım. Bunu asla unutmayacağım. Bu saatte karımı endişelendirmek istemem fakat o da size teşekkür etmek isteyecektir.'' Yarın sabah bize kahvaltıya gelin. Benim adım Ludovic Imbert. Sizin adınızı öğrenebilir miyim? Tabii ki. Bay Imbert kartını uzattı. Arsène Lupin. O zamanlar Kahorn davası henüz yaşanmamış, Arsène Lupin Lesn't hapishanesinden kaçmamış ya da diğer dahiyane vakaları gerçekleştirmemişti. Hatta Arsène Lupin adını bile kullanmıyordu. Bu isim özellikle Bay Imper'in kurtarıcısı için düşünülmüştü. Arsen Lupin bu vakayla doğmuştu. Her şeyi yapmaya hazır fakat deneyimsizdi. Daha sonraları profesyonel olacak olan Arsen Lupin bu işte henüz bir çıraktı. Sabah uyandığında gece aldığı daveti hatırlayıp mutlu oldu. Sonunda hedefine ulaşmıştı. Nihayet yeteneklerine ve gücüne göre bir işe başlayabilirdi. Himbert ailesinin serveti gözünü kamaştırıyordu. Ancak böyle bir servet onu tatmin edebilirdi. Kendine sırf bu iş için tamamı temiz fakat yoksul görünen eski püskü bir ceket, yıpranmış bir pantolon, kırmızımsı eski bir ipek şapka ve kullanılmış yakalıktan oluşan bir takım düzdü. Kravat olarak da siyah bir kurdele üzerine değersiz bir taş taktı. Bu kalıkta Montmartre'de oturduğu evin merdivenlerini indi. Üçüncü katta duraksamadan bastonlu ucuyla bir kapıya vurdu ve yoluna devam ederek dışarı çıktı. Tramvaya bindi. Üçüncü katta kapısına vurduğu dairede oturan adam da peşinden gelip tramvayda yanına oturdu. Birkaç dakika sonra adam lüpene ''Eee patron'' dedi. ''Her şey tamam. Nasıl? Oraya kahvaltıya gidiyorum.'' Sen! Kahvaltıya! Evet. Neden şaşırdın? Ay imperdi, senin elinden kurtardım. Bu iyiliğim karşısında beni kahvaltıya davet etti. Bir süre sessizlik oldu. Vazgeçmedin değil mi? Sevgili dostum, saat sabah üçte sana bastonumla ve ayağımla vurup, arkadaşımın canını yakmak pahasına o saldırı planını gerçekleştirirken, Niyetim bütün bunlar karşılığında elde edebileceklerimden vazgeçmek değildi. Vazgeçmen mümkün değil. Peki ya İmpert ailesinin serveti hakkında duyduğumuz tuhaf şeyler? Onlar önemli değil. Altı aydır bu konuyu düşünüyorum. Her şeyi araştırdım. Hizmetkarları sorguladım. İlgili tefeci ve tanınmış kişilerle görüştüm. Bay ve bayan İmpert'i altı aydır bir gölge gibi takip ediyorum. Yani bu konuda bir şüphen olmasın. Ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Servetlerinin eski Frankfurt'lardan ya da başka yerden gelmesi umurumda değil. Benim için tek önemli olan servetlerinin varlığı. Bir gün benim olacak olan servet. Vay canına, 100 yüz milyonlar. 150 hiç fark etmez. Bütün hisse senetlerini kasalarına saklıyorlar ve bir şekilde onlara ulaşmalıyım. Etölle meydana geldiklerinde tramvay durdu. Adam Lüpen'e fısıldayarak "Ben ne yapacağım" diye sordu. Hiçbir şey yapmayacaksın. Benden haber bekle. Acele etmemize gerek yok. Beş dakika sonra Arsen Lüpen, Imbert malikanesinin muhteşem merdivenlerini iniyordu. Bay Imbert Lüpen'i karısıyla tanıştırdı. Bayan Gervais Imbert, kısa boylu, balık etinde, oldukça konuşkan bir kadındı. Arsen Lüpen'i oldukça iyi karşılamıştı. ''Kurtarıcımızı özel olarak ağırlamak istedik.'' dedi. Kurtarıcılarını eski ve yakın bir dostlarıymış gibi ağırladılar. Tatlı servisine geçene kadar aralarındaki ilişki ilerlemiş, karşılıklı güven sağlanmış ve özel konular paylaşılmıştı. Arsen Lüpen, sulh yargıcı olan babasından, çocukken yaşadığı olumsuzluklardan ve genel olarak hayatın zorluğundan bahsetmişti. Bayan İmpert ise gençliğinden, Evliliğinden, yaşlı Bradford'un yardımseverliğinden, kendisine miras kalan yüz milyonlardan, mirası tadını çıkarmasını engelleyen bazı şeylerden, yüksek faizle almak zorunda kaldığı borçlardan, Bradford'un yeğenleriyle yaşadığı tartışmalardan, mahkemeden, mahkeme sonuçlarından, kısacası her şeyden bahsetti. Düşünebiliyor musunuz Bay Lupe'm, senetler kazada duruyor... Fakat birine bile dokunamıyoruz. Birine bile dokunursak her şeyi kaybedebiliriz. Bay Lupe'n böylesine bir serveti olan yakınlığından ötürü gerilmişti. Fakat servetine dokunmaya cesaret edemeyen Bayan Imperd'in yaşadığı bu zorlukları yaşamayacağından emindi. Kendi kendine ''Buradalar, buradalar'' diye söylendi. Kahvaltı sırasında kurulan arkadaşlıkları daha yakın bir dostluğa doğru ilerlemişti. Arsene Lüpen yoksulluğundan, sıkıntılarından bahsetti. Bunun üzerine Bay ve Bayan Impert ona ayda 150 frank maaşla, özel sekreter olarak iş teklifinde bulundular. Her gün malikaneye gelip, yapması gerekenlere yapacaktı. Ve bu iş için ona, ikinci katta bir oda verilecekti. Bu oda, Bay Impert'in çalışma odasının tam üstüne denk geliyordu. Arsen Lüpen teklifi kabul etti. Tesadüfen, Ludovic'in odasının hemen üstünde iş sahibi olmasına şaşırmıştı. Bu işin fazlasıyla basit bir iş olduğunun farkındaydı. İlk iki ay boyunca dört kez önemli bir evrak kopyalaması gerekmişti. Bay Impert'in odasına yalnızca bir kez çağrılmış, Impertlerin kasasını yalnızca bir kez görebilme fırsatı olmuştu. Ayrıca özel sekreterin milletvekili Anko Etti ya da Baro Başkanı Groville aynı ortamda bulunamayacağını anlamıştı. Bundan şikayetçi değildi. Gözünde olmaktansa geri planda kalıp huzurla işini halletmeyi tercih ederdi. Hiç vakit kaybetmiyordu. En başından beri gizlice Bay İmpert'in odasına girip kasayı inceliyordu. Kasa oldukça sağlam demir-çelikten yapılmış, sıradan aletlerle açılamayacak kadar korunaklıydı. Fakat bu durum Arsene Lupin'i engelleyemeyecekti. Kendi kendine Gücün yetmediği yerde kurnazlık devreye girer. Asıl önemli olan doğru zamanı doğru yerde olmaktır. O zamana kadar bekleyip göreceğim diyordu. Ön hazırlıklara zaman kaybetmeden başladı. Uzun süre alt katı kulağını yere dayayarak dinledikten sonra kornişlerin arasından Bay Impert'in odasına uzanan bir boru yerleştirdi. Bu boru yardımıyla odayı izleyip duyabilmeyi umuyordu. O günden sonra Günlerini yerde yatıp alt kata dinlemekle geçirdi. Sık sık Bay ve Bayan Impert'in kasanın önünde sohbet ettiklerini, bazı dosyaları incelediklerini görüyordu. Kasayı açarlarken şifreyi öğrenebilmek için dikkatle izliyordu. Her hareketlerini izliyor, konuşulan her şeyi dinliyordu. Kasayı açmak için bir de anahtar olduğunu görmüştü. Neredeydi o anahtar? Nereye saklamışlardı? Bir gün kasayı kapatmadan odadan çıktıklarını gördü. Hızlıca merdivenlerden inip odaya daldı. Bay ve bayan Imbert geri dönmüştü. ''Affedersiniz kapıyı çalmadan girdim'' diye açıklama yapmak durumunda kaldı. ''Lütfen Bay Lupe'n içeri girin. Burası sizin de eviniz. Tavsiyelerinize ihtiyacımız var. Sizce hangi senetlerden satmalıyız? Yabancı olanlardan mı yoksa yıllık getirisi olanlardan mı?'' dedi bayan Imbert. lüpen şaşkınlıkla peki ya mahkeme kararı diye sordu bütün senetler için geçerli değil ki kasanın kapısını açıp bir deste kağıt çıkardı fakat kocası karşı çıktı hayır galvayız yabancı senetleri satarsak aptallık etmiş oluruz onlar hala yükseliyor fakat yıllık getirisi olanlar olabilecekleri en yüksek seviyedeler Bence onlardan satmalıyız. Siz ne düşünüyorsunuz sevgili dostum? Sevgili dostumun bir fikri yoktu. Yine de yıllık olanları satmanın daha akıllıcı olduğunu savundu. Bayan Imbert kasadan başka bir deste kağıt çıkarıp içinden rastgele bir tanesini çekip aldı. Bu %3 faiz oranı olan 1374 frank tutarında bir senetti. Ludovic senet destesini cebine koydu. Ve öğleden sonra özel sekreteriyle birlikte senetleri bir borsacıya satmaya gitti. Senetler karşılığında 46 bin frank almıştı. Bayan Imbert bu konuda ne ders desin, lüpen burayı evi olarak görmüyordu. Evdeki varlığı oldukça tuhaftı. Hizmetkarlar onun adını bile bilmiyorlardı. Ona kısaca ''Beyefendi'' diyorlardı. Bay Imbert her zaman onun hakkında ''Söyleyin bayım'' ya da ''Beyefendi geldi mi?'' diye bahsediyordu. Neden böyle gizemli davranıyorlardı ki? İlk başlarda gösterdikleri sıcak dostluğun tam tersine neredeyse onunla hiç konuşmuyorlardı. Yalnızca işle alakalı şeyleri konuşuyor, onun dışında herhangi bir iletişime geçmekten kaçınıyorlardı. Lüpene eksantrik bir insanmış gibi davranıyor, sanki bu onun koyduğu bir kuralmış gibi alanına saygı gösterip onu hiç rahatsız etmiyorlardı. Hatta bir gün avludan geçerken Bayan İmpert'in kendisi hakkında Oldukça yabani biri dediğini duydu. Bir bu eksikti. Şimdi de yabani oldum dedi kendi kendine. Bu tuhaf davranışların sebebini öğrenmek yerine planına devam etmeyi tercih etti. Eşini şansa bırakmayacağına karar verdi. Kasanın anahtarını yanında taşıyan ve doğru şifreyi girmeden anahtarı cebinden çıkarmayan Bayan Imberdin dalgınlık anını da bekleyemezdi. Kendi işini kendi halledecekti. Bazı gazetelerde İmbertlerin dolandırıcılık yaptığı haberlere çıkmaya başlamıştı. Bu olayların konuşulduğu ayet toplantılarında Arsene Lupen de bulunuyordu. Daha fazla beklememesi gerektiğine karar verdi. Sonraki beş gün boyunca saat altıda evden ayrılmak yerine odasında kalmayı tercih etti. Evde olduğundan kimsenin haberi yokken yere uzanıp Bay Imbert'in odasını gözetliyordu. Bu beş gün boyunca beklediği fırsatı yakalayamamıştı. Evi gece yarısı başka bir kapıdan terk ediyordu. Altıncı gün, Bay ve Bayan Impert'in kendilerine yöneltilen suçlamalara cevap olarak kasalarında tuttukları hisse senetlerinin bir listesini yapmaya karar verdiklerini öğrendi. Kesin bu gece yapacaklar diye düşündü. Gerçekten de o gece, Bay ve Bayan Impert odalarına çekilip kasadaki kağıtları incelemeye koyuldular. Saatler birbirini kovalıyordu. Hizmetkarlar odalarına gitmişlerdi. Gece yarısı olmuştu, fakat imbertler hala çalışıyordu. Lüphan kendi kendine işe koyulmalıyım diye söylendi. Odasının penceresini açtı. Pencereden iç bahçe görünüyordu ve her yer zifir karanlıktı. Masasının üzerinden düğümlenmiş ipi alıp balkondan aşağı sarkıttı. İp alt katın penceresine kadar uzanıyordu. Bu oda Bay Imbert'in çalışma odasıydı. Karanlık ve kalın perdeler yüzünden odanın içi dışarıdan görünmüyordu. Etrafı dinleyerek ve gözleyerek birkaç dakika geçirdi. Pencereyi dikkatle açtı. Pencereyi daha önceden ufacık bir hareketle açılacak şekilde ayarlamıştı. Pencereyi başını içeri sokabileceği kadar açıp perdeleri araladı. Bay ve bayan İmpert kasanın önünde oturmuş sessizce işlerini yapıyorlardı. Onlarla arasındaki mesafeyi ve ikisini art arda haklamak için yapması gerekenleri düşündü. Tam harekete geçmek üzereydi ki Bayan İmbert, ''Oda buz gibi oldu. Ben yatmaya gidiyorum. Geliyor musun hayatım?'' dedi. ''Ben burada kalıp işleri bitireceğim.'' ''Ah bütün geceni alacaktır.'' ''Hiç sanmıyorum. En fazla bir saat daha sürer. Sonra yatacağım.'' Bayan İmbert odadan çıktı. Yirmi dakika, otuz dakika geçti. Arsène Lupin pencereyi biraz daha açtı. Sonra biraz daha... Bay İmpert perdelerin hareket ettiğini görünce pencereyi kapatmak için ayağa kalktı. Hiçbir ses ya da münakaşa olmadı. Birkaç dakika içinde herhangi bir darbe almadan Bay İmpert'i etkisiz hale getirmiş, perdeyle kollarını ve bacaklarını sarmıştı. Bunu öyle bir ustalıkla yapmıştı ki Bay İmpert kendisine saldıranın kim olduğunu görmemişti bile. Hızlıca kasadan iki deste kağıt alıp kolunun altına sıkıştırdı ve hizmetkar kapısından dışarı çıktı. Dışarıda onu bekleyen bir araç vardı. Arabada bekleyen adama önce bunları al sonra da beni takip et dedi. Çalışma odasına döndüler ve birkaç sefer daha yapıp kasayı tamamen boşalttılar. Daha sonra Arsene Lüpen kendi odasına gidip ipi ve diğer delilleri ortadan kaldırdı. Birkaç saat sonra Arsene Lüpen ve yardımcısı ganimetleri incelemeye koyuldular. İmpertlerin serveti Abartıldığı kadar yoktu. Değil 100 milyonlar, 10 milyonlardan bile söz edilemezdi. Yine de hatırı sayılır miktarda bir para söz konusuydu ve Arsene Lupin bu durumdan memnundu. Elbette bunları satmaya çalıştığımızda zorluklar olacaktır. Normalden daha düşük fiyatlara satmak zorunda kalacağız. Yine de ilk satıştan elde edeceklerimiz yeterli olacaktır. Peki ya diğerleri? Bizim için önemli olan senetler. Onlar işe yarayacakları günü beklemek üzere dolapta duracaklar. Geri kalanları da istersen yakabilirsin sevgili dostum. Arsène Lupin, ertesi gün Imbert malikanesine gitmemek için hiçbir sebep görmüyordu. Fakat o sabah gazetelerde gördüğü bir haber onu endişelendirmişti. Ludovic ve Gervais Imbert ortadan kaybolmuşlardı. Hikaye böyle bitiyor gibi görünüyordu. Fakat Arsène Lupin'in açık sözlü olduğu bir anında Hikayenin devamı olduğunu öğrendim. O ileri geri yürüyor, gergin görünüyordu. Onu daha önce böyle görmemiştim. Yani bu en başarılı işlerinden biriydi dedim. Söylediğime cevap vermekten kaçınarak bu vakada çözülemeyen, aklıma yatmayan bazı noktalar var. Örneğin neden kaçtılar? Onlara farkında olmadan sağladığım kolaylığı neden kullanmadılar? Senetlerin hepsi kasadaydı. Artık yoklar diyebilirlerdi çalındıklarını söyleyebilirlerdi dedi ne yapacaklarını şaşırmış olmalılar muhtemelen şöyle bir gerçek de var ki nedir yok bir şey lüpenin susmasının sebebi neydi belli ki bana söylemediği gizlediği bir şey vardı arsel lüpen gibi bir adamı bile endişelendirecek bir şey ise oldukça önemli bir durum olmalıydı birkaç soru sorup ne olduğunu öğrenmeye çalıştım ''Onları bir daha gördün mü?'' ''Hayır.'' ''Bu talihsiz insanlar için hiç üzülmedin mi?'' ''Üzülmek mi?'' Sinirlendiğini görünce doğru soruyu sorduğumu anladım ve soru sormaya devam ettim. ''Tabii ki eğer onları rahat bıraksaydın hiç değilse cepleri dolu bir şekilde kaçabilirlerdi.'' Masama şiddetlice vurdu. ''Ne demek istiyorsun? Pişman olmam gerektiğini mi düşünüyorsun?'' ''Pişmanlık, acıma.'' Herhangi bir duygu. Bu insanlar için mi? Evet. Bütün servetini çaldığım bu insanlar için. Ne serveti? Destelerce senetten bahsediyorum. Ah! Bütün senetleri çaldım değil mi? Bütün servetlerini ellerinden aldım. Suçum bu mu? Hiçbir şeyden haberin yok sevgili dostum. O senetlerin hiçbir değeri olmadığını biliyor musun? Bütün senetler sahteydi. Her biri. Anlıyor musun? Hepsi sahteydi ne olduğunu anlamaya çalışıyordum şaşkınlıkla 4 ya da 5 milyon frank hepsi sahte miymiş diye sordum evet hepsi bütün o senetler değersiz kağıtlarmış onlardan bir kuruş bile kazanamadım ve bana gelmiş pişman olup olmadı mı soruyorsun pişman olması gerekenler onlar beni aptal yerine koydular en son ve en aptal kurbanları bendim gururlu edilendiği için oldukça öfkeliydi en başından beri beni Andre Brafford olarak kullanıyorlarmış. Evet sevgili dostum, doğru duydun. Gazeteleri okuyuncaya kadar bunun farkına varamadım. Ah aptal kafam! Bay Imperdi, saldırganların elinden kurtaran, güvenilir dost, tuhaf karakter Brafford. Mükemmel bir fikir değil mi? İkinci katta yaşayan, yabani, konuşmaktan hoşlanmayan Brafford. Sayemde tefecilerden, bankalardan para alabiliyor... İş yapabiliyorlardı. Brafford adını kullanarak bir güven kazanmışlardı. Nasıl bir oyun bu? Fakat yaşadıklarımdan ders aldım. Öfkeden çıldırmış bir şekilde kolumu sıkıca tuttu ve gözlerimin içine bakarak ''Ve şu an sevgili dostum, Gervais Imperd'in bana 1500 frank borcu var.'' dedi. Gülmekten kendimi alıkoyamadım. Lupin de biraz olsun gevşemişti. Kendi kendine gülerek anlatmaya devam etti. ''Evet.'' 1500 frank. Vaat edilen maaşımdan tek bir kuruş alamadığımı da eklemeliyim. Bunun üzerine bir de borç verdim. Bütün birikimim gitti. Para ne için kullanıldı biliyor musun? Yoksullara yardım için. Kocasından gizli yardım ettiği bazı yoksul insanlara vermek için benden borç alır gibi yapıp benim zor şartlar altına biriktirdiğim paramı çaldı. Şaka gibi değil mi? Arsen Lupen 4 milyonluk sahte senetlerini çaldığı kadın tarafından soyuldu. Bu iş için ne kadar çok uğraşmış, zaman harcamıştım. Hayatımda ilk kez kandırıldım ve bunu oldukça profesyonel bir şekilde yaptıklarını itiraf etmeliyim. Arsen Lüpen kibar hırsız. Bölüm 8. Siyah İnci. Koke Caddesi'ndeki 9 numaralı apartmanda çalan zil kapıcıyı uyandırmıştı. Söylene söylene kapıyı açmaya gitti. Herkes geldi sanıyordum. Saat 3'e geliyor. Belki de doktora gelmişlerdir dedi kocası. Gerçekten de öyleydi. Dışarıdan biri seslendi. Doktor Haral kaçıncı katta? Üçüncü katta solda. Fakat doktor geceleri çalışmaz ki. Bu gece çalışmak zorunda kalacak. Gelen misafir hemen içeri girip merdivenleri çıkmaya başladı. Üçüncü kata geldiğinde doktorun dairesine hiç uğramadan yoluna devam edip beşinci kata çıktı. Yanındaki iki anahtarla kapıyı açmaya çalıştı. Biri kapıya diğeri ise kasaya aitti. Muhteşem! Bu işimi epey kolaylaştırdı. İşe koyulmadan önce bir plan yapayım. Doktoru uyandırıp Beni kovmasını sağlayacak vaktim var mı? Bir düşünelim. 10 dakika sonra merdivenlere indi ve doktora söylenerek kapıya geldi. Kapıcı kapıyı açtı, adam dışarı çıktı. Kapıcı kapıyı kapattı fakat adam hızlıca araya bir kart yerleştirerek kapının kilitlenmesini engelledi. Sonra gizlice tekrar apartmana girdi. Acil bir durum olursa yine aynı şekilde dışarı çıkabilecekti. Sessizce tekrar beşinci kata çıktı. El feneri yardımıyla girişteki bir sandalyenin üzerine paltosunu ve şapkasını bıraktı. Diğer sandalyeye oturup botlarını çıkarıp yerine daha yumuşak spor ayakkabılarını giydi. İşte geldim, buradayım. Ne kadar da basit oldu. Neden bu karlı ve eğlenceli hırsızlık işini herkes yapmıyor ki? Biraz dikkat ve yetenekle çok iyi bir hırsız olunabilir. Çok rahat bir meslek. Apartmana ait bir yapı planını cebinden çıkardı. Bakalım neredeymişiz? İşte burada. Çizim odası, tuvalet odası, yemek odası. Buralardan iş çıkmaz. Belli ki Kontes Hanım'ın zevki pek de iyi değil. Hoş bir bile yok. Neyse işimize dönelim. Burada bir koridor var. Belki yatak odalarına çıkıyordur. 3 metre sonra Kontes'in yatak odasına bağlanan giysi odasına gelmiş olurum. Planı katlayıp cebine koydu ve koridoru ölçerek giyinme odasına geldi. 1 metre, 2 metre, 3 metre... İşte kapı burada. Ne kadar da kolay buldum. Beni yatak odasından ayıran tek şey kapının arkasındaki sürgü. Oda tahminlerime göre yerden 1 metre 43 santim yükseklikte. Yani ufak bir kesikle bu sürgüden kurtulabileceğim. Gerekli araç gelici çıkardıktan sonra aklına bir fikir geldi. Belki de kapı sürgülü değildir. Önce açmayı deneyelim. Kapı kolunu çevirdi ve kapı açıldı. Cesur lüpen. Belli ki şanslısın. Şimdi ne yapacaksın? Odaların durumunu biliyorsun. Kontes'in siyah inciyi nereye sakladığını da. Bu sebeple siyah inciyi alabilmek için sessizlikten daha sessiz, karanlıktan daha görünmez olmalısın. İkinci kapıyı açmak için yarım saat uğraşması gerekti. Bu kapı, Kontes'in yatak odasını açılan cam bir kapıydı. Arsène Lupin kapıyı öyle ustalıkla açtı ki, kontes uyanık olsaydı bile hiçbir ses duymazdı. Plana göre bir yatar koltuk ve bir de komedin geçmesi gerekiyordu. Komodinin üstünde içinde mektuplar bulunan bir kutu vardı ve siyah inci de bu kutuda olmalıydı. Yerde sürünerek ilerliyordu. Yatar koltuğu geçtiğinde Durup hızla atan kalbini sakinleştirmeye çalıştı. Hissettiği şey korku değildi. Karanlığın ve sessizliğin ortasında olmaktan kaynaklanan bir heyecandı yalnızca. Bu hissin üstesinden gelemiyordu. Daha önce birçok tehlikeli anlar yaşamıştı fakat hiçbirinde böyle hissetmemişti. Herhangi bir tehdit yokken kalbi neden böylesine hızlatıyordu ki? Uyuyan kadın mı etkilemişti onu böyle? Odada atan başka bir kalbin varlığı mı onu tedirgin ediyordu yoksa? Etraf dinleyip uyuyan bir insanın nefes alışverişini duymaya çalıştı. Bu onu sakinleştirebilirdi. Yavaş ve dikkatlice komodine doğru yöneldi. Sağ eliyle komodine dokunabiliyordu. Tek yapması gereken ayağa kalkıp siyah inciyi alıp kaçmaktı. Bu sırada kalbi yabani bir hayvanın kalbi gibi atmaktaydı. Sanki kalp atışının sesiyle, Kontes uyanabilirmiş gibi hissediyordu. Büyük bir gayretle kalbini biraz olsun yatıştırmıştı. Ayağa kalkmaya hazırlanıyordu ki yerde bir şey gördü. Bu ters dönmüş bir Şam'dandı. İleride bir şey daha vardı. Deri kaplı bir saat. Neler olduğunu anlayamıyordu. Şam'dan ve saat neden olması gereken yerlerine değillerdi. Bu zifir karanlıkta ne yaşanmıştı burada? İlerlemeye çalışırken bir şeye dokundu. Anlatılamaz, tarif edilemez bir şeydi bu. Az kalsın bağıracaktı ki kendini zor tuttu. ''Hayır, hayır olamaz, bu gerçek değil. Beynimin bana oynadığı bir oyun bu yalnızca.'' diye düşündü. Yaklaşık bir dakika boyunca hareketsiz kaldı. Su gibi terliyor, parmakları hala o korkunç temasın etkilerini taşıyordu. Bir kez daha kolunu uzattı ve tekrar aynı korkunç, tarif edilemez şeye temas etti. Dokunup ne olduğunu anlaması gerekiyordu. İnsan saçı, insan yüzü, buz gibi olmuş bir insan yüzüydü bu dokunduğu. Durum ne kadar korkunç olursa olsun, Arsene Lupin gibi bir adam her durumu ayak uydurabilmeli, her koşulla planlılığını gerçekleştirebilmeliydi. Hemen el fenerini açıp etrafı inceledi. Bir kadın kanlar içinde yerde uzanıyordu. Boynunda ve omuzlarında açık yaralar vardı. Kadına yaklaşıp yakından inceledi. Kadın ölmüştü. Ölmüş, ölmüş diye telaş içinde sayıklamaya başladı. Sabitleşmiş gözlerine, kaskatı ağzına, morarmış vücuduna baktı. Kadından süzülen kanlar bütün halıyı kaplamış, kalın bir tabaka haline gelmişti. Ayağa kalkıp ışıkları yaktı. Korkunç mücadelenin izlerini görüyordu. Yatak karma karışıktı. Yerdeki saat 11:20 geçeyi gösteriyordu. İleride bir sandalye ters döndürülmüştü. Her yerde kan vardı, her yerde. Peki Asiya hince? Dedi. Mektupların bulunduğu kutu komodinin üzerine duruyordu. Merakla kutuyu açtı. Kutunun içi boştu. Kahretsin! ''Şansına fazla güvendin sevgili Lüpen. Kontes ölmüş. Siyah inci çalınmış. Buradan olabildiğince hızlı kaç. Yoksa başım bedaya girecek. Fakat hareket etmedi. Buradan kaçmak mı? Buradan kim olsa kaçardı. Arsen Lüpen hariç. Benim aklıma çok daha iyi bir fikir geldi. Şimdi sırayla gidelim. Diyelim ki polis dedektifiyim ve bu olayı çözmek için görevlendirildim.'' Fakat bunu yapabilmem için biraz sakinleşmem, düşünebilmek için beynimde yer açmam lazım. Şu an beynimin içi pazar yeri gibi. Koltuğa oturdu, ateşlenen alnına ellerini götürüp düşünmeye başladı. Hoke Caddesi cinayeti, Paris gündemini uzun süre meşgul eden bir konu oldu. Olayı bizzat Arsène Lupin çözmemiş olsaydı, bundan hiç bahsetmezdim bile. Olayın gerçek sebeplerini ve detaylarını, Ondan başkası bilmiyordu. Eski şarkıcı, andilot kontnun eski karısı Zerothien Zalti'yi tanımayan var mı? Hani şu yaklaşık 20 yıl önce lüks merakıyla bütün Paris'in dilinde olan, elmasları ve incilerinin mükemmelliğiyle Avrupa'da meşhur olan Zalti. Söylentilere göre boynuna birkaç bankanın ve Avustralyalı altın madeni şirketlerinin değerine mücevherler takarmış. Önceki kral ve kraliçelere çalışan mücevherdiler, Zati'ye mücevher yapmak için sıraya girerlermiş. Bütün bu servetin nasıl yok olduğunu hatırlamayan var mıdır? Bütün koleksiyon yok olmuş. Yalnız siyah inci kalmıştı. Siyah inci. Eğer satmayı düşünseydi, onu bir servet sahibi yapabilirdi. Fakat o, eline tutmayı tercih etti. Paha biçilemez inciyi satmak yerine, sıradan bir apartman dairesinde yardımcısı, aşçısı ve uşağı ile birlikte yaşamayı seçti. Bunun sebebi ise bu incinin kendisine bir imparator tarafından verilmiş olmasıydı. Mahvolmuş, vasat hayatına devam ederken bile gençliğinin hatırası olarak bu sadık dostunun asla ayrılmamıştı. Siyah inci her zaman onundu. Gündüzleri boynuna takar, geceleri ise Yalnız kendisinin bildiği bir yere saklardı. Bütün bunlar yasalı basında yer aldıktan sonra halk daha çok merak etmeye başlamıştı. O geceki saldırgan olduğu düşünülen adam yakalandığında halkın olaya ilgisi ve merakı artmıştı. İki gün sonra gazetelerde şu haber vardı. Andilot Kontes'in uşağı Victor Donegri'nin tutuklandığı bilgisini aldık. Suçlamalar oldukça ağır. Kolluk birliği şefi Bay isin Uşak'ın tavan arasındaki odasında bulduğu üniformanın üzerinde kan tespit edilmiş, Kontes'in giysisinin kayıp düğmesi de yine Uşak'ın yatağının altında bulunmuştur. Uşak'ın akşam yemeğinden sonra odasına çekilmek yerine giysi odasına bekleyip, cam kapının arkasından Kontes'i izlediği, incinleri yasakladığını bu şekilde öğrendiği tahmin ediliyor. Bu henüz kanıtlanmamış bir teori. Kafa karıştıran başka bir nokta da şu ki, Danegri'nin sabah saat 7 civarında Korkoles bulvarındaki tütüncüye gittiği kapıcı ve tütüncü dükkanın sahibi tarafından doğrulanıyor. Bunun yanı sıra, Kontes'in yardımcısı ve aşçısı saat 8'de uyandıklarında girişteki kapı ve mutfak kapısının kilitli olduğunu söylüyorlar. Bu iki kişi yaklaşık 20 yıldır Kontes'le birlikte çalışıyorlar ve ikisinden de şüphelenilmiyor. Asıl soru şu, Danegra apartmandan nasıl çıktı? Başka bir anahtarı mı vardı? Polis bu soruların cevabını arıyor. Doğruyu söylemek gerekirse polis soruşturması hiçbir sonuca varmadı. Viktor Danegra'nın alkolik bir suçlu olduğu öğrenildi. Soruşturma derinleştikçe olay daha da esrarengiz bir hal aldı. Kontes'in kuzeni ve tek mirasçısı olan Bayan Silve, ölümünden bir ay önce Kontes'ten bir mektup aldığını ve mektupta Kontes'in siyah inciyi nerede ve nasıl sakladığını anlattığı iddia edilmişti. Mektup geldikten bir gün sonra ortadan kaybolmuştu. Kim çalmış olabilirdi? Kapıcı, doktor Haral için geldiğini söyleyen biri için kapıyı açmış olduğunu söyledi. Fakat doktor o gece kapısını çalan kimse olmadığını iddia etti. Peki kimdi o gelen? Belki de bir suç ortağıydı. Bu gizemli kişinin bir suç ortağı olduğu fikrini bütün basın kabul etmişti. Meşhur dedektif Ganimart da bu fikri kabul edenlerdendi. Bu olayda kesin Lüpen'in parmağı var, dedi savcıya. Sen Lüpen'e kafayı taktın, her yerde onu görüyorsun. Her yerde onu görüyorum, çünkü her yerde o var. Açıklayamadığım bir şey olduğunda aklına hemen Lüpen geliyor. Odadaki saat 11.20 geçe durmuş. Suç bu saatte işlenmiş olmalı. Kapıcının bahsettiği ziyaret ise sabaha karşı 3'te gerçekleşmiş. Dedektifler ilk şüphelendikleri kişinin gerçek suçlu olduğu fikrine fazla kapılıp geri kalan detayları da bu suçluya göre uydurmaya çalışıyorlardı. Talihsiz bir geçmişe sahip olan sabıkalı ve alkolik Victor De hakkındaki hakkında fikirleri bunu destekleyecek yeni bir bulgu olmamasına rağmen değişmemiş, soruşturma kapanmıştı. Birkaç hafta içinde mahkemeler başladı. Süreç oldukça yavaş ilerliyordu. Bu dava kimsenin umurunda değildi sanki. Yargıç dikkatsiz, savcı isteksizdi. Bu şartlar altında Danegre şanslı sayılırdı. Delil yetersizliğine dikkat çeken avukat, sarının yaptığını iddia edilen gizli anahtarın yalnızca bir iddia olduğunu, cinayet bıçağının henüz bulunamadığını, bu yüzden suçlamaları kabul etmediklerini bildirdi. Müvekkilimin cinayeti işlediğini kanıtlayabilir misiniz? Sabaha karşı saat 3'te apartmana giren gizemli şahsın katil olmadığını nereden biliyoruz? Saatin 11-20 geçeği göstermesi sonradan da ayarlanabilir bir şey. Gece eve girip cinayeti işleyen katil çıkmadan önce bizleri yanıltmak için saati geri almış olabilir diye ekledi avukat. Victor D'Anegre beraat etmişti. 6 aylık hapis cezasından sonra bir cuma akşamı zayıf, çelimsiz bir halde hapishaneden çıktı. Mahkeme süreci, yalnızlık, jürinin değerlendirmeleri sinirlerinin gerilmesine sebep olmuştu. Rüyalarına dar ağrı görür olmuştu. Psikolojik ve fiziksel olarak oldukça kötü bir durumdaydı. Anatol Dufor adında Montmartre yakınlarında küçük bir odaya taşındı. Zavallı bir hayat yaşıyor, sağa sola sürükleniyordu. 3 sefer farklı işe çalışmaya başladı. Fakat tanındığı zaman bu işlerden de kovuldu. Bazen takip edildiği hissine kapılıyordu. Dedektifler ve polisler sanki her daim ensesindeydiler. Bir akşam yakınlardaki bir restoranda yemek yerken bir adam gelip masasına oturdu. Üzerinde temizliğinden emin olamadığı frak bulunan 40 yaşlarında bir adamdı bu. Çorba Sebze yemeği ve şarap istedi. Çorbasını bitirdikten sonra gözlerini Danegre'ye dikti. Danegre tedirgin olmuştu. Bu haftalardır kendisini takip eden adamlardan biri olmalıydı. Ne istiyordu? Ayağa kalkmaya çalıştı fakat titreyen bacakları buna izin vermedi. Karşısında oturan adam ikisine de birer kadeh şarap doldurdu. Kadehini kaldırıp ''Sağlığınıza Victor Danegre'' dedi. Victor korku içinde ve ben, ben hayır yemin ederim ki hayır diyebildi. Neye yemin edersiniz? Kontes'in uşağı Victor olmadığınızı mı? Ne uşağı? Benim adım Dufour. Restoranın sahibine sorabilirsiniz. Restoran sahibine göre Anatol Dufour, yasalara göre Victor De Negre. Bu doğru değil. Size yanlış bilgi vermişler. Adam Viktor'a bir kart uzattı. Üzerinde "Guruma'dan özel dedektif özel danışmanlık yapılır yazıyordu. Polis misiniz? Hayır. Fakat bu mesleğe oldukça meraklıyım ve bu işi daha karlı bir şekilde yapıyorum. İyi bir fırsat görünce kaçırmıyorum. Sizin içinde bulunduğunuz durum gibi. Benim durumum mu? Evet. Yardımcı olmaya istekliyseniz çok kolayca çözülebilir bir olay olduğuna inanabilirsiniz. Ya istekli değilsem? Sevgili dostum, benim isteklerime karşı gelebilecek durumda olduğunuzu sanmıyorum. Viktor korkuyordu. Benden ne istiyorsunuz? Size kısaca özetleyeyim. Beni Kontes'in mirasçısı Bayan Singer gönderdi. Ne için? Siyah inciyi almak için. Hangi siyah inci? Çaldığınız siyah inci. O bende değil ki. Sizde olduğunu biliyorum. Eğer bende olsaydı, katil ben olmuş olurdum. Katil sizsiniz zaten. Lanegre zoraki bir gülümsemenin ardından, Neyse ki ceza mahkemesi sizinle aynı fikirde değildi bayım. Jüri benim masum olduğuma kanaat getirdi. Yani beni destekleyen 12 önemli adam var, dedi. Fakat eski dedektif, Victor kolundan tutup sözünü kesti. ''Süslü sözlere gerek yok bayım. Şimdi beni dikkatle dinleyin. Pişman olmayacaksınız. Cinayetten üç hafta önce, Oner Kamp Caddesi, 244 numarada çalışan aşçıdan çaldığınız anahtarın kopyasını yaptırdınız. ''Hayır, yalan. Bahsettiğiniz gibi bir anahtar yok. Öyle bir anahtar olduğunu doğrulayan bir kanıt da yok.'' ''İşte anahtar burada.'' Kısa bir sessizliğin ardından gurimadan devam etti. Kontesi, anahtarı kopyaladığınız gün aldığınız bir bıçakla öldürdünüz. Boydan boya oluğu olan üçgen bir bıçak. ''Saçmalık, bunlar yalnızca sizin tahminleriniz. Bıçağın varlığını doğrulayan bir kanıt yok.'' ''İşte bıçak burada.'' Victor negre dehşete kapılmıştı. ''Anahtarcı ve bıçağı aldığınız adamla görüştüm.'' Biraz anladıkları dilden konuşunca sizi tanıdılar. Sakin ve net bir tavırla konuşan dedektif kendinden emin ve sertti. Danegre korkudan titreyecek durumda olmasına rağmen sakin kalmaya çalışıyordu. Bütün delilleriniz bu kadar mı? Daha bir sürü sayabilirim. Örneğin cinayetten sonra içeri girdiğiniz yoldan dışarı çıktınız. Giysi odasındayken birden korkuya kapılıp Biraz yardım alabilmek için duvara yaslandınız. Bunu nereden biliyorsunuz? Bunu kim nasıl bilebilir ki? Bunu polis bilmiyor tabii ki. Bir mum yakıp duvarları incelemek akıllarına gelmiyor. Gelse duvardaki kanlı parmak izini görebilirlerdi. Biliyorsunuz ki Bertillon sisteminde parmak izi kimlik tanımlamada önemli rol oynuyor. Viktor korkudan ve çaresizlikten terliyor, ter damlaları masaya düşüyordu. Dedektif sanki cinayete tanık olmuşçasına Viktor'un yaptığı her şeyi en ince ayrıntısına kadar anlatmıştı. Bu zeki adam karşısında yapabileceği bir şey kalmadığını anlayan Viktor yenilgiyi kabul etmişti. İnciyi size verirsem ne kadar verirsiniz? Hiç. Şaka mı yapıyorsunuz? Size yüz binlerce frank değerinde bir şey vereceğim ve karşılığında bana hiçbir şey vermeyecek misiniz? Karşılığında hayatınızı geri alacaksınız. Bu yeterli değil mi? Talihsiz adam hepten mahvolmuştu. İnci, sizde olduğu sürece hiçbir değeri yok Bay D'Anegre. Satmanız neredeyse imkansızken onu elinizde tutmanın ne anlamı var ki? Eşya rehincileri var. Belki bir gün onlara satabilirim. O gün çok geç olabilir. Neden? O zamana kadar elimdeki delilleri polise verirsem muhtemelen yakalanmış olursunuz. O zaman ne olacak? Viktor başını ellerini arasına alıp düşünmeye başladı. Çaresiz ve zayıf olduğunu hissediyordu. Yapabileceği başka bir şey olmadığını anlayınca ne zaman vermem gerekiyor diye sordu. Bir saat içinde. Ya kabul etmezsem? Kabul etmezseniz bayan ve tarafından sizin katil olduğunuzu açıklayan bu mektubu savcılığa gönderirim. Danegre iki kadeh şarabı hızlıca içti ve ayağa kalkıp ''Hesabı ödeyin de gidelim. Bu iş yüzünden başım yeterince belaya girdi.'' dedi. Gece olmuştu. İki adam Lipik caddesinden Eto'l Maydani'na doğru yürüdü. Yol boyunca hiç konuşmadılar. Victor mahvolmuş bir haldeydi. Monceau parkına yaklaştıklarında, Victor eve yaklaştık dedi. Tutuklanmanızdan önce evden bir kez çıktınız, o da tütüncüye gitmek için. İşte burada dedi Victor, duygusuz bir sesle. Kontesin evinin bahçesinin ilerisinde, tütüncü dükkanının olduğu köşeden karşıya geçtiler. Birkaç adım sonra Danegre durdu. Bacakları titriyor, daha fazla yürüyemiyordu. Bir banka oturdu. ''Ne oldu?'' diye sordu eski dedektif. ''Orada.'' ''Nerede?'' ''Hayda ama, oyalanmayın.'' ''Orada.'' ''Önümüzde.'' ''Nerede?'' ''İki kaldırım taşının arasında.'' ''Hangileri?'' ''Biraz arayın.'' ''Hangi taşlar?'' Viktor cevap vermedi. ''Anladım. Vereceğiniz bilgi karşılığında para istiyorsunuz.'' dedi gurumadan. Yo hayır. Fakat sanırım açlıktan öleceğim.'' ''Oyalanmanızın sebebi bu demek. Neyse fazla üzerinize gelmeyeceğim. Ne kadar istiyorsunuz?'' ''Amerika'ya giden bir bilet almama yetecek kadar.'' ''Anlaştık. O zamana kadar idare etmem için de 100 frank istiyorum.'' 200 frank veririm. Şimdi anlatın. Kanalizasyonun olduğu yerden başlayarak kaldırım taşlarını sağa doğru sayın. Siyah inci, 12. ve 13. taşların arasında. Su oluğunda mı? Evet. Kaldırım yoluna yakın bir yerde. Gurümadan etrafına bakıp onları izleyen biri olmadığından emin oldu. Birkaç araç ve birkaç eye vardı fakat çok da önemli değildi. Cep bıçağını çıkarıp 12. ve 13. taşların arasına soktu. Peki ya orada değilse? Dedi Viktor'a. Biri görüp de almadıysa orada olmalı. Buradan gelip geçen sıradan birinin böylesine değerli bir taşı toprak ve pislik dolu yerden alıp gitmiş olması mümkün müydü? Siyah inci. Bir servet değerinde olan siyah inci. Ne kadar aşağıda? Yaklaşık 10 santimetre. Islak toprağı eşelemeye başladı. Bıçağının ucu bir şeye dokundu. Parmağıyla deliği kontrol edip çamurlu toprağın içinden siyah inciyi çıkardı. Muhteşem! Buyurun, 200 frankınız. Amerika biletinizi de daha sonra göndereceğim. Ertesi gün, Echo de France şu haber yayımladı ve ardından büyük gazeteler tarafından da basılıp bütün dünyaya yayıldı. Arsène Lupin, dün Amdilot Kontesinin katilinden siyah inciyi aldı. Kısa süre sonra incinin taklitleri Londra, St. Petersburg, Kalküta, Buenos Aires ve New York'ta görülmeye başlayacaktır. Arsène Lupin siyah inci için verilecek tekliflerin asistanları aracılığıyla ile kendisine iletilmesini istiyor. Siyah incinin hikayesini anlattıktan sonra Arsène Lupin Suç hiçbir zaman cezasız kalmaz ve doğruluk her zaman kazanır dedi. Böylece eski dedektif Golimadan adının altında Victor'un yaptıklarının yanına kalmamasını sağlamış oldun. Kesinlikle. itiraf etmeliyim ki bu vaka beni oldukça gururlandırıyor. Kontes'in öldüğünü öğrendikten sonra dairesinde geçirdiğim o 40 dakika hayatımın en korku dolu ve sıkıntılı anlarıydı. Bir şekilde dahil olmuş bulunduğum bu olayın nasıl meydana gelmiş olabileceğini düşündüğüm o 40 dakika boyunca sakince olay yerini inceledim ve cinayeti ev çalışanlarından birini işlemiş olabileceği sonucuna vardım. Siyah inciyi geri alabilmem için katilin tutuklanması gerektiğini biliyordum. Bunun için Kontes'in giysisinin düğmesini uşağın yatağının altına bıraktım. Onu ikna etmek için bir takım kanıtlara ihtiyacım olduğunu bildiğimden Yerde bulduğum bıçak ve kapıda bulduğum anahtarı yanıma alıp duvardaki parmak izlerini temizledim. Bana kalırsa bu oldukça... Dahiyane! Evet, mütevazi olamayacağım. Ortalama bir insan bunu başaramazdı. Olayı öyle iyi planladım ki katil önce tutuklanacak sonra beraat edecekti. Böylece salı verildiğinde benim isteklerimi kabul edecek derecede gurur kırılmış ve umutsuz durumda olacaktı. Zavallı adam. Zavallı mı? Victor Denegre bir katil. İnci hala onda olsaydı şu an iyice suça ve pisliğe bulanmış olacaktı. Şimdi ise normal bir hayatı var. En azından hala ya hayatta. Sen ne sıyah inciyi aldın? Cüzdanının gizli bölmelerinden birinden inciyi çıkardı. Nazikçe okşadı. İnciyi büyük bir hayranlıkla izlerken birden iç çekip kim bilir hangi kendini beğenmiş aptal, bu paha biçilemez incinin sahibi olacak. Belki de bir gün, bir zamanlar Latonizalti'nin güzel boynunu süsleyen bu inci, bir Amerikan milyonerinin olacak. Arsen Lupen, Kibar Hırsız Bölüm 9 Herlock Shoms geç kalıyor Arsen Lupen'e ne kadar çok benziyorsun Velmont's? ''Nereden biliyorsun?'' ''Herkes gibi fotoğraflardan tabii ki.'' ''Hiçbir fotoğrafı bir diğerine benzemiyor olsa da hepsinin bıraktığı ortak izlenim sana çok benziyor.'' Horace Belmont biraz canı sıkılmış bir şekilde ''Bunu ilk söyleyen sen değilsin sevgili Deven.'' dedi. ''Gerçekten oldukça enteresan. Eğer bizi kuzenim Destervan tanıştırmış olmasaydı ve işlerine bayıldığım bir sanatçı olmasaydın seni çoktan polise ihbar etmiştim. Bütün davetliler güldü. Tiber Vistil Şatosu'nda Bankacı George Davenne ve annesinin düzenlediği davette, Belmont dışında pedergelis, papaz ve alayları yakında bulunan bir grup subay bulunmaktaydı. Subaylardan biri, Paris-Havre trenindeki olaydan sonra bu çevredeki bütün polis karakollarına Arsène Lupin'in nasıl göründüğüne dair kesin bilgi verildiğini duydum, dedi. Ben de öyle duydum. Üç ay önceki bu olaydan bir hafta sonra bir kumarhanede arkadaşım Velmont'la tanıştım. O günden beri beni birkaç kez ziyaret etti. Sanıyorum ki birkaç gün içinde daha önemli bir ziyarette bulunacak. Bunun üzerine davetliler tekrar kahkahalara boğuldular ve hep birlikte Guillema Kulesi'nin büyük uzun tavanlı gözetleme odasına geçtik. Bu odayı George divanne, Tiber Mesnel lordlarının yıllar boyu biriktirdiği değerli eşyaları sergilemek için kullanıyordu. Odada antik vitrin dolapları, ocak ayaklıkları ve şamdanlar vardı. Taş duvarlar devasa duvar halılarıyla kaplanmıştı. Soldaki pencere ve kapı arasında büyük bir rönesans tarzı kitaplık bulunuyor ve üzerinde altın harflerle Tiber Mesnel yazıyordu. Bu yazın altında da aile mottosu olan İsteklerini gerçekleştir yazıyordu. Davetliler prolarını içmeye devam ederken Divanne Velmont'a ''Vakit kaybetmemelisin dostum. Bu gece son şansın.'' dedi. Yapılan imaları şaka olarak görmeyi tercih eden Velmont ''Nasıl yani?'' diye sordu. Divanne tam cevap verecekken annesi susması gerektiğini anlatan bir hareket yaptı. Fakat Divanne konuşmak istiyor konuklarını meraklandırma fırsatını kaçırmak istemiyordu. Bence şimdi söyleyebilirim, bir sorun olmayacaktır. Davetliler iyice meraklanmıştı. Divanne önemli bir duyuru yapmak üzereymiş gibi, yorun öğlen saat 4'te meşhur İngiliz dedektif, bir roman karakteri gibi olağanüstü yetenekli, esrarengiz kelimesinin karşısında anlamını yitirdiği, gizemli olayların en büyük düşmanı, ''Herlock Sholms buraya geliyor.'' dedi. Bu açıklama üzerine herkes sorular sormaya başladı. ''Herlock Sholms gerçekten de buraya mı geliyor?'' ''Konu bu kadar ciddi mi?'' ''Arsen Lupin gerçekten de burada mı?'' ''Arsen Lupin ve çetesi buradan çok da uzakta değil. Baron Cahorn dışında Mogniki, Gruket, Krasvilla soygunlarının da onun işi olduğu ortaya çıktı. Sıradaki kurbanı benim.'' Bay Kahorn gibi de bir uyarı mektubu gönderdi mi? Hayır, aynı numarayı iki kez yapmaz. Öyleyse sıradaki kurbanın siz olduğunu nereden biliyorsunuz? Size göstereyim. Ayağa kalkıp kütüphanenin raflarındaki büyük kitaplar arasındaki boşluğu gösterdi. Burada 16. yüzyıldan kalma bir kitap vardı. Tiber Mesnil tarihi olarak Kale Dükrolla tarafından inşa edildiğinden beri olan bitenlerin yazılı olduğu bir kitaptı. Kitapta arazinin genel planı, binaların planı, üçüncü ve en önemlisi gizli yeraltı tünelinin planı bulunmaktaydı. Bu tünelin bir ucu bu arazinin dışında, diğer ucu ise tam olarak bu odada bulunuyor. Kitap kaybolalı bir ay oluyor. Vay canına! ''Fakat yine de Sherlock Holmes'un gelmesini gerektirecek kadar ciddi bir durum olduğunu sanmıyorum.'' dedi Belmont. ''Bu başlı başına yeterli bir sebep değil elbette. Fakat kitabın kaybolmasına önemli kılacak başka bir şey daha oldu. Bu kitabın bir kopyası Paris Milli Kütüphanesi'nde bulunmaktaydı. Yeraltı tünelinin çizimlerindeki farklılıklar dışında bir farkları yok. İkisi de çok eski ve mürekkeple çizilmiş oldukları için... Bağlı silinmeler söz konusu olduğundan tünelin gerçek planını görebilmek için iki kitabı karşılaştırmak gerekiyor. Tek kitapla bir şey elde edilemeyeceğini bildiğimden önceleri telaşlanmadım. Fakat ertesi gün milli kütüphanedeki kopyanın da çalındığını öğrendim. Davetliler şaşkınlıklarını gizleyemiyorlardı. Birisi, olay gerçekten de ciddi görünüyor dedi. Polis olayı araştırdı. Fakat her zamanki gibi bir sonuca ulaşamadı. İşin için Arsene Lupin varsa hep böyle olur. Ben de Sherlock Holmes'tan yardım istemeyi düşündüm ve kendisi Arsene Lupin'le tanışmaktan memnun olacağını söyleyerek kabul etti. Belmont, Arsene Lupin için büyük gurur. Peki ya milli hırsızımızın senin kalemle ilgili kötü planları yoksa o zaman Sherlock Holmes boşu boşuna gelmiş olacak dedi. Yer aldığı ile ilgili onun ilgisini çekecek başka şeyler de var. Tünelin bir ucunun bu arazinin dışında, diğer ucunun ise bu odada olduğunu söyledin zaten. Evet ama odanın neresinde? Planlara göre tünelin ucunun bittiği yer G-K harfleriyle işaretlenmiş. Bu belli ki Gulleme Kulesi demek. Fakat kule daire şeklinde olduğu için Tünelin odanın tam olarak neresinden başladığını bilemiyoruz. Bir pro daha yakıp kendisine bir bardak Benediktin'in likör dolduran Divanne, anlattıklarının davetlileri nasıl etkilediğini keyifle izliyor, büyük bir iştahla anlatmaya devam ediyordu. Bu artık kimsenin bilmediği bir sır. Rivayete göre bu arazinin eski sahipleri bu sırrı ölmeden hemen önce oğullarına söylemiş ve sır bu şekilde nesilden nesile aktarılırmış. Fakat ailenin son üyesi Geoffrey henüz 19 yaşındayken devrim sırasında öldürülünce sır da onunla birlikte kaybolmuş. Bu neredeyse 100 yıl önceydi. O zamandan beri kimse çözememiş mi? Deneyenler olmuş fakat hiçbiri başarılı olamamış. Ben de kaleyi satın aldıktan sonra her yeri dikkatle aradım fakat bir şey bulamadım. Biliyorsunuz ki kulenin etrafı suyla çevrili... Ve kaleyle tek bağlantısı olan da bir köprü. Yani tünel eski hendeklerin altında olmalı. Kütüphanedeki kitapta bulunan planda 48 basamaklı bir merdivenden bahsediliyor. Yani yaklaşık 10 metre dipte olmalı. Cevap bu duvarların içine saklığı ve onları yıkmadan cevabı bulmanın bir yolu yok sanırım. Hiçbir iz yok mu? Hayır. Pedergelis, Bay Divanne, ''Şu iki alıntıyı aklımızda bulundurmamız gerekiyor.'' dedi. Divanne güldü. ''Değerli peder, tarihi konularla çok ilgilidir ve okumayı çok sever. Tiber Mesnel ile ilgili her şeyle de yakından ilgilenir. Fakat bahsettiği şeyler olayı daha da karıştırmaktan başka bir işe yaramaz.'' ''Neymiş bahsettiği şeyler?'' ''Gerçekten ilgileniyor musunuz?'' ''Elbette.'' ''İki Fransa kralının sırrı bildiği düşünülüyor.'' İki Fransa kralı mı? Hangileri? 4. Henry ve 16. Louis. Rivayet şöyle. Arkoes Savaşı öncesinde 4. Henry geceyi bu kalede geçiriyor. Gece 11'de Normandiya bölgesinin en güzel kadını Louis de Tanquerville, Dük Edgar tarafından altın elinden geçirilerek kaleye getiriliyor. Dük Edgar krala bu aile sırrını açıklamış oluyor. Kral da bu sırrı yardımcısına anlatmış. Sully, daha sonra yazacağı Royalist Economist Thetat isimli kitabında bu sırrı açık etmese de tünel hakkında ''Sallanan arıya göz attığınız zaman diğer gözünüz Tanrı'ya ulaşır.'' diye yazmıştır. Kısa bir sessizlikten sonra Belmont güldü. ''Bunun konuyu çözmeye ne gibi bir yardım olabilir ki?'' diye sordu. Pedergelisin dediğine göre Sulik kitabı yazdırdığı sekreterlerine sırrı saklayabilmek için böyle bir yola başvurmuş. Dahi yani bir teori'' dedi Belmont. ''Evet öyle, fakat daha fazlası olamaz. Bu gizemli bilmeceyi aydınlatacak başka bir ipucu göremiyorum.'' 16. Louis'te tüneli bir hanımefendiyle buluşmak için mi kullanmış? ''Bilmiyorum. Kralın 1784 yılında bir gece burada kalması... Ve Louvre Müzesi'ndeki meşhur demir dolabın içinde kralım kendi el yazısıyla Tiber Mesnil 3, 4, 11 yazılı bir kağıt bulunması dışında bir şey bilmiyorum. Horace Belmont içten bir kahkaha atarak sonunda gizem çözüldü. Şimdi sihirli anahtara sahibiz ama görünmez kilidin içine gelecek adam da dedi. İstediğiniz kadar gülün bayım. Bir gün bu şifreleri kırıp tüneli bulacak biri çıkacağına inanıyorum dedi Pedergelis. Divanne, Arsan lütfen önce davranmazsa bu kişi Herlock Sholmes olacaktır. Sen ne düşünüyorsun Belmont?" diye sordu. Belmont kolunu onun omzuna dayayıp "Buradaki ve Milli Kütüphane'deki kitapta bulunmayan önemli bir detayı açıkladığın için teşekkür etmek istiyorum." dedi. "Neymiş bu detay?" "Kayıp şifre. Artık şifreyi çözdüğüme göre işe koyulabilirim." Divanne gülümseyip Toby, acele etmelisin.'' dedi. ''Bir dakika bile kaybetmeden hemen işe koyulacağım. Herlock Shoms gelmeden bu gece kalini soymam gerekiyor.'' dedi Belmont. ''Kaybedecek vaktin yok. Ah, seni eve bırakmamı ister misin?'' ''Dip mi?'' ''Evet, bu gece trenle gelecek olan bay ve bayan Androl ile yanlarındaki hanımefendiyi karşılamaya gideceğim.'' Odadaki subaylara dönüp, Yarın sabah hepinizi saat 11'de kahvaltıya bekliyorum dedi. Daveti herkes tarafından kabul edilmişti. Herkes sabah tekrar buluşmak üzere evlerine gitmiş. Divanne ve Belmont tippeye doğru gitmek üzere otomobile binmişlerdi. Divanne resmen Belmont'u bir kumarhanenin önünde bırakıp tren istasyonuna gitti. Yarım saat sonra misafirleriyle birlikte kaleye geri döndü. Hafif bir akşam yemeğinden sonra saat 1'de herkes odasına çekildi. Işıklar söndürüldü, kale karanlık ve sessizliğe gömüldü. Ay, ışığını kapatan bulutları aşıp salonu aydınlattı. Uzun sürmeyen bu aydınlık yerini yeniden zifir karanlığa bıraktı. Saatin tiktak sesi ve mobilyaların ara sıra gecirdemaları dışında hiçbir ses duyulmuyordu. Saat ikiyi vurdu, sonra üçü. Birden geçen treni uyaran bir sinyal sesi gibi bir ses duyuldu. Odanın her köşesini ince bir ışık huzmesi sardı. Işık kitaplığın üst tarafından geliyordu. Bir süreliğine karşıdaki paneli aydınlatıp daha sonra odanın her köşesini meraklı bir şekilde gezdi. Ardından kaybolan ışık kütüphaneye dönüp gizli tünelin girişi açılınca odayı aydınlatmaya devam etti. Girişte elinde el feneriyle bir adam belirdi. Ardından yanında ip ve çeşitli aletler bulunan iki adam daha geldi. İlk gelen adam odayı şöyle bir süzüp etrafı dinledikten sonra diğerlerini de çağırın dedi. Bunun üzerine içeri güçlü kuvvetli sekiz adam daha geldi. Eşyaları taşımaya başladılar. Arsane Lupen bütün eşyaları inceleyip değerli olup olmadıklarına bakıyor, ona göre adamlarına götürmelerini ya da yerlerine bırakmalarını söylüyordu. Eğer eşyaların götürülmeleri gerekiyorsa türelin gelişine kadar taşınıyor, oradan toprağın derinliklerine gönderiliyorlardı. Altı koltuk ve sandalye, Abuston halıları, gütere şamdanları adet Fraganort tablosu, bir Notier tablosu, bir Hovodon büstü ve birkaç heykelcik bu şekilde taşınmıştı. Çok büyük boyutlarda bazı eşyaları görünce Lüpen büyük, ağır, çok yazık demekten kendini alamıyordu. 40 dakika içinde eşyalar sanki önceden paketlenip hazırlanmış gibi kolay ve sessiz bir şekilde odayı boşalttılar. Lüpen odadan ayrılan son adamına geri gelmene gerek yok. Eşyaları kamyonuna da yükledikten sonra Roquefort'taki ambara gidin dedi. Sen gelmiyor musun patron? Motor bana bırakın. Adamlar gittikten sonra Lupe kütüphanedeki parçayı yerine yerleştirip adamların ayak izlerini temizledi ve kule ile kale arasındaki galeriye girdi. Odanın ortasına bulunan bir cam dolap Lupe'nin ilgisini çekmişti. Bu dolapta bir saat koleksiyonu, tütün tabakaları, yüzükler, Katalene ve bir sürü ufak biblo gibi birçok değerli eşya vardı. Lüpen dolabın kapısını itip açarak içindeki eşyaları yanında getirdiği bir çantaya ve pantolonunun ceketini ceplerine doldurdu. Eşyaları ceplerine doldurmaya devam ederken bir ses duydu. Yanıldığını sandı fakat ses devam ediyordu. Sonra salonun diğer ucunda kullanılmayan bir daireye çıkan bir merdiven bulunduğunu hatırladı. Divanne bazı koltukları olacağını söylemişti. ''Konuklar muhtemelen bu boş dairede kalıyor olmalıydılar.'' Hemen el fenerini kapatıp perdenin arkasına saklandı. Merdivenin başındaki kapı açıldı. İçeriği saran ışıkla birlikte merdivenlerden aşağı bir kadının indiğini duydu. Perdenin arkasında olduğu için onu göremiyor fakat hissedebiliyordu. Daha yakına gelmeyeceğini umdu fakat kadın yaklaşmaya devam etti. Kırılmış cam dolabı görünce bir çığlık atan kadın lüpene doğru yürümeye devam etti.'' O kadar yaklaşmıştı ki Lüpen kadının parfümünün kokusunu alabiliyordu. Kalp atışlarını duyabiliyordu. Önünden geçerken eteğinin ucu perdeye değmiş, arkasında biri olduğunu anlamıştı. Lüpen korkmuştur, şimdi gider diye düşündü fakat kadın gitmedi. Bir süre bekledikten sonra kadın perdeyi açtı. Yüz yüzeydiler. Arsene Lüpen'in şaşkınlıktan dili tutulmuştu. ''Siz nasıl olur?'' Karşısındaki bayan Neli idi. Bayan Neli, transatlanttindeki sadık dostu, seyahat boyunca gördüğü rüyaların baş kahramanı, tutuklanmasına tanık olmasına rağmen ona ihanet etmeyen, elindeki kanıtları denize atan bayan Neli. Hapishanedeyken sık sık aklına gelen, hatırası bazen mutlu edip bazen de o muhteşem varlık. Gecenin bu saatinde bu kalede karşılaşmaları ne tuhaf bir tesadüftü. İkisi de konuşamıyor, kapırdayamıyordu. Bayan Nelly daha fazla ayakta duramayıp oturdu. Zamanla elleri, cepleri eşyalarla dolu olan Lüpen, Bayan Nelly'nin gözü nasıl göründüğünü anladı. İş üzerine yakalanmış gibi hissediyordu. Ona göre Lüpen, başkalarının mallarını çalan, insanlar uyurken evlerini soyan bir hırsızdan başka bir şey değildi. Lüpen ceplerini boşaltmaya başladı. Elindeki eşya dolu çantanın içindekileri de koltuğa bırakan Lüpen, Bayan Nelly'nin yanında oldukça rahat hissediyor, bir şey saklama ihtiyacı hissetmiyordu. Bir şey söylemek için yanına doğru yöneldi. Fakat bunu fark eden Bayan Neli diğer odaya doğru yürüdü. Lüpen, darmadağın edilmiş odanın halini şaşkınlıkla izleyen Bayan Neli'ye ''Yarın saat üçte her şey geri gelmiş olacak. Bütün eşyalar geri gelecek.'' dedi. Bayan Neli cevap vermedi. ''Söz veriyorum. Yarın saat üçte. Ne olursa olsun sözümü tutacağım. Yarın saat üçte.'' Odaya can sıkıcı bir sessizlik hakimdi. Bayan Nelly'nin hayal kırıklığını gördükçe Lüpen pişmanlık duyuyordu. Başka bir şey demeden arkasına döndü. Odasına dönmüyor, benden korkmuyor diye düşünürken Bayan Nelly telaşla ''Biri geliyor, ayak seslerini duydum.'' dedi. Bayan Nelly'nin tedirginliği Arsel Lüpen'le telaşlandırmıştı. ''Ben bir şey duymuyorum.'' dedi Lüpen. ''Gitmelisiniz, çabuk kaçın.'' Neden? Çünkü gitmelisiniz. Burada bir dakika daha durmayın. Gidin. Galeri olarak kullanılan odanın kapısına gidip etrafı dinledi. Kimse gelmiyordu. Ses dışarıdan gelmiş olmalıydı. Bayan Nellie bir süre daha bekleyip emin olduktan sonra arkasını döndü. Fakat Arsene Lupin çoktan gitmişti. Livanne şatosunda olup biteni öğrenince hemen bunu yapanın Belmont olduğunu düşündü. Belmont'un Arsene Lupin olduğuna emindi. Her şey bunu doğruluyor gibiydi. Meşhur sanatçı, kuzeninin kulüpten arkadaşı olan Velmont'un Arsane olduğunu anlamamak için aptal olmak gerekirdi. Fakat yine de bu kanıtlanabilir bir iddia değildi. Bu yüzden jandarmalar inceleme için geldiklerinde bu fikirden kimseye bahsetmedi. Jandarma, polis, komiser, komşular, olayı duyan herkes kaleye gelmişti. İncelemeye açık olan her alan en ince ayrıntısına kadar inceleniyordu. Akşamki davette bulunan subayların gelişi de durumu olduğundan daha ilginç bir hale getirmişti. Ön incelemeden hiçbir sonuç çıkmamıştı. Kapılar ve pencereler zorlanmamış olduğundan giriş için yeraltı tünelinin kullanıldığı düşünülüyordu. Fakat yerlerde ne bir ayak izi ne de başka bir ipucu vardı. İncelemelerin sonucunda bulunan tek olan dışı şey bir ay önce çalınan kitabın ve milli kütüphanede bulunan kopyasının kaledeki kütüphaneye geri konulmuş olmasıydı. Saat 11'i e davetler geldiğinde Divanne onları her zamanki neşesiyle karşılamıştı. O kadar büyük bir serveti vardı ki çalınan eşyaların yokluğu onu çok fazla üzmemişti. Misafirleri Bay ve Bayan Danrol ile Bayan Nellie'ye gelen davetlerle danıştırdı. Bir kişinin eksik olduğunu fark etti. Horace Belmont. Acaba gelecek miydi? Gelmediği her an Divanne düşündüklerinin doğru olduğuna inanıyordu. Saat 12'yi vurduğunda Velmont kaleye geldi. Sonunda geldin. Geç mi kaldım? Hayır, geç kalmadın. Ben de buna şaşırdım ya. Böylesine yoğun bir geceden sonra olanları duymuşsundur herhalde. Ne oldu? Kaleyi soydun ya. Vermont gülümseyerek ne saçmalıyorsun yine dedi. Tam da tahmin ettiğim gibi seni bayan ile tanıştırayım dedikten sonra bayan Nell'in yüzündeki ifadeden anlayıp doğru ya ''Arsen Lüpen'le olan tanışıklığınızdan sonra Velmont'u ona benzettiniz, değil mi?'' dedi. Bayan Nelly cevap vermedi. Belmont gülümseyerek kolunu uzattı ve birlikte içeri gittiler. Kahvaltı boyunca sürekli Arsen Lüpen, çalınan eşyalar, gizli tünel ve Herlock Shoms konuşuldu. Ancak sohbetin sonlarına doğru konu değiştiği zaman Belmont birkaç kelime edebilme imkanı buldu. Bir an neşeli ve konuşkanken, bir başkanda somurtkan ve sessiz görünen Belmont dek amacı... Bayan Nelly'yi etkilemek gibi duruyordu. Fakat gece yaşananların etkisinden henüz çıkamamış olan Nelly... Bunların hiçbirinin farkında değildi. Binanın ön tarafındaki muhteşem bahçeye bakan terasta kahve servis edildi. Bayan Nelly, Arsen Lüpe'nin verdiği sözü unutmamıştı. Yarın saat 3'te her şey geri gelecek. Saat 3'te. Şimdi ise Kale'nin sağ kanadındaki devasa saat... 3'e 20 dakika kaldığını gösteriyordu. Gözlerini saatten alamıyordu. Bel ise oldukça rahat, sallanan koltukta bir ileri bir geri sallanıyordu. 3'e 10 dakika, 5 dakika kalmıştı. Nelly sabırsızlanıyor ve kaygılanıyordu. Kale insanlarla doluyken, polis ve jandarma araştırma yapıyorken eşyaları geri getirebilmesi mümkün müydü? Fakat söz vermişti. Sözünü tutacaktır diye düşündü kendinden emin oluşundan ve tavrından çok etkilenmişti. Artık eşyaların geri gelmesi bir mucize değil, normal bir şeymiş gibi geliyordu. Böylesine kendini kaptırmış olduğu için yanakları kızardı. Saat 3 olmuştu. Horace Belmont cep saatini çıkarıp baktıktan sonra sakince yerine koydu. Birkaç saniye sonra iki adet at arabası bahçeye girdi. Orduya ait bu iki araç erzak Çadır ve diğer ordu malzemeleri taşımak için kullanılıyordu. İki araç ana girişin önünde durdu. Bir görevli Bay Divanne ile görüşmek istediğini söyledi. Aşağıya inen Divanne, araçlardaki örtülerin altındakilerin gece çalınan eşyalar olduğunu gördü. Görevli olayı anlatmaya başladı. Sabah Albay Beowel'den Arcoes Ormanı'nda yol kenarına bulunan bu eşyaların saat 3'te Tibermesil Kalesi'nin sahibi Bay George, divaneye teslim edilmesi gerektiği yönünde bir emir aldığını söyledi. Söylenen yere gittiğimizde bütün eşyalar taşınmaya hazır bir şekilde duruyordu. Çok şaşırdık fakat emir oldukça kesindi. Görevlilerden biri bahsedilen emrin yazılı olduğu kağıdı inceledi. İmza sahteydi fakat ustalıkla taklit edilmişti. Eşyalar araçlardan indirilip kaledeki yerlerine yerleştirildi. Bütün bu kargaşa boyunca Nelly terasın bir köşesinde olanları anlamaya çalışmıştı. Ne düşüneceğini bilemiyordu. Belmond'un kendisine doğru geldiğini gördü. Kaçmak istedi fakat terasın parmaklıkları onu engelledi. Köşeye sıkışmıştı. Altın saçları güneş ışığı altına parıldıyordu. Sözümü tuttum. Arsene Lupin yanındaydı. Etrafında başka hiç kimse yoktu. Sakin ve yumuşak bir sese tekrarladı. Sözümü tuttum. Büpen hiç de iyisi bir teşekkür etmesini bekliyordu fakat Bayan Nelly sessizliğini kurudu. Bayan Nelly'nin bu tutumu onu biraz rahatsız etmişti. Kendisini Bayan Nelly'nin gözünde aklayabilir, hayatına ona anlatıp şimdi yaşadıklarını ona gösterebilirdi. Fakat bunun bir anlamı olmadığını fark etti. Nelly gerçeği biliyordu ve aralarına bir şey olması mümkün değildi. Ne kadar çok zaman oldu değil mi? Provence'nin güvertesine geçirdiğimiz saatleri hatırlıyor musunuz? O zamanda bugünkü gibi elinizde beyaz bir gül olurdu. Sizden o gülü istediğimi hatırlıyorum. Duymamış gibi davranmıştınız. Siz gittikten sonra gülü orada buldum ve sakladım. Unutmuştunuz bespelli Bayan Neli cevap vermiyordu. O günlerin hatırına öğrendiklerinizi unutun lütfen. Geçmişle geleceğe birbirinin ayırın. Dün gece gördüğünüz adam olmadığımı varsayın. Bir dakikalığına da olsa Bernard de Anzer iken... Bana baktığınız gibi bakın, olur mu? Bayanne ile ona istediği gibi baktı. Bir kelime bile söylemeden Lüpen'in elindeki yüzüğü gösterdi. Yüzük divanneye aitti. Mecburi bir gülümsemeden sonra Arsen Lüpen, haklısınız. Hiçbir şey değişmeyecek. Arsen Lüpen her zaman Arsen Lüpen olacak. Sizin için bir hatıra bile olmaya layık değil. Beni affedin. Size karşı yaptığım her şeyin bir hakaret olduğunu farkına değildim. Kusuruma bakmayın dedi. Şapkasına elini alarak kenara çekildi. Bayan Neli önünden geçerek içeri girdi. Peşinden gidip özür dileyebilirdi fakat yapmadı. Onun yerine gemiden inerken tutuklandığında yaptığı gibi gidişini izlemekle yetindi. Onu bir daha görmedi. Bulutlar güneşi kapatmıştı. Arsen Lupin Bayan Neli'nin durduğu yerin yan tarafında beyaz bir gül gördü. Bu istemeye cesaret edemediği güldü. Unutmuştu besbelli. Nasıl fark etmemişti bunu? Hemen gülü aldı, birkaç yaprağı yere düştü. Her bir yaprağı kurtsal emanetmiş gibi dikkatle topladı. Kendi kendine, ''Burada yapacak başka bir şey kalmadı. Sherlock Holmes gelmeden buradan gitmeliyim.'' dedi. Parktaki girişteki canlarmalar dışında neredeyse kimse kalmamıştı. Ağaçların arasından doğru aşıp en yakın istasyona doğru yürümeye başladı. Yaklaşık 10 dakika yürüdükten sonra yol daralmaya başladı. Karşıdan birisinin kendisine doğru geldiğini fark etti. 50 yaşlarında uzun boylu, tıraşlı yabancı görünümün giysileri olan bir adamdı. Ağır bir bastonu ve küçük bir çantası vardı. Karşılaştıklarında yabancadan belirsiz bir İngiliz aksanıyla ''Affedersiniz bayım, kaleye bu yoldan mı gidiliyor?'' diye sordu. ''Evet bayım, bu yolu takip edin ve duvarı gördüğünüzde sola dönün. Kalede sizi bekliyorlar. Öyle mi? Sevgili dostum Divanne, dün akşam hepimize sizin geleceğinizi söyledi. Sizi ilk karşılayan olabildiğim için çok memnunum. Sherlock Holmes'un en büyük hayranı benim. Bu iğneleyici konuşmasından kısa sürede pişmanlık duydu. Sherlock Holmes onu baştan ayağ süzdü. Lupin bu bakışların altında kendisini yakalamış, hapsolmuş hissediyordu. Daha önce böylesine bir göz hapsine alındığını hatırlamıyordu. Daha fazla kendimi açık etmesem iyi olacak. Acaba beni tanıdı mı diye düşündü. Yollarına devam etmek üzere birbirlerini selamladılar. Tam o anda jandarma arabalarını süren atların sesi duyuldu ve yol vermek için kenara çekildiler. Birkaç araba peş peşe gittikleri için geçmeleri biraz uzun sürdü. Bu sırada lüpen hala Acaba beni tanıdı mı? Eğer tanıdıysa bu fırsat değerlendirecektir diye düşünüyordu. At arabaları geçtikten sonra Herlock Shoms üzerine silkeledi ve Arsene ile birkaç dakika birbirlerine baktılar. Enteresan bir şekilde bu iki ilginç, donanımlı, iki farklı uçta bulunan, aynı derecede üstünlük sahibi olan iki olağanüstü adamın karşılaşması görülmeye değer bir olaydı. İngiliz adam ''Teşekkür ederim bayım'' dedikten sonra her ikisi de yoluna devam etti. Herlak Shoms kaleye doğru ilerlerken Arsene Lupen istasyona gidiyordu. Yerel polisler saatler süren sonuçsuz araştırmalardan sonra soruşturmayı durdurmuştu. Herkes İngiliz dedektifin gelmesini dört gözle bekliyordu. İlk görüşte, Sherlock Holmes'un sıradan görüntüsünden dolayı herkes hayal kırıklığına uğramıştı. Hayallerindeki gösterişli, esrarengiz, romantik kahraman dedektife hiç benzemiyordu. Divane dedektifi büyük bir heyecanla karşıladı. ''Sonunda geldiniz bayım, sizi gördüğüme nasıl sevindim anlatamam.'' Bu anı çok uzun zamandır bekliyorum. Sizi görmeme vesile olduğu için neredeyse boşuma gelenlere üzülemeyeceğim. Buraya nasıl geldiniz? Trenle geldim. İstasyondan size alması için aracımı göndermiştim. Müzikli, havai fişeti karşılamalar bana göre değil. Bu şekilde çalışmıyorum, diye söylendi Bu cevap Divanen'in keyfini kaçırmıştı. Zoraki bir gülümsemeyle, ''Size yazdığımdan beri yeni gelişmeler meydana geldi.'' dedi. ''Nasıl yani?'' ''Soygun dün gece gerçekleşti.'' ''Geleceğimi ima etmeseydiniz muhtemelen soygun dün gerçekleşmeyecekti.'' ''Yarın ya da bir sonraki gün olabilirdi.'' ''Öyle olsa ne değişirdi ki?'' ''Lüpen yakalanabilirdi.'' ''Peki ya eşyalarım?'' ''Onlar da çalınmamış olurlardı.'' ''Eşyaları burada zaten. Saat üçte geri getirildiler.'' Lüpen göndermiş olmalı. İki askeri araçla getirildiler. Herlakşon şapkasını taktı ve gitmek için hazırlandı. Ne yapıyorsunuz bayım? Eve gidiyorum. Neden? Eşyalarınız burada. Arsene Lüpen kaçtı. Burada benim yapabileceğim bir şey yok. Sizin yardımınıza ihtiyacım var. İçeri nasıl girdi? Nereden çıktı? Eşyaları neden geri gönderdi bilmiyoruz. Bu soygun her an tekrarlanabilir. Bunu bilemezsiniz. Çözülmesi gereken bir şeyler olduğunu gören Sherlock Holmes kalmaya karar verdi. Pekala. Bir araştırma yapalım. Mümkünse yalnız. Divanlı anlayış gösterip dedektife salonu gösterdi. Sherlock Holmes daha önceden hazırlanmış gibi görünen bazı sorular sordu. Dün gece neler oldu? Evde kimler vardı? Çalışanlar kimlerdi? Aldığı cevaplardan sonra bir ay önce çalınıp soygun gecesi geri getirilen iki kitabı inceledi. Yeraltı tünelinin planlarını karşılaştırdı ve pedergeylesinin bahsettiği cümleleri tekrarladı. Bu cümlelerden ilk kez dün mü bahsettiniz? Evet. Horace Belmont'u bir daha görmediniz değil mi? Görmedim. Aracınızı hazırlatın. Bir saat içine gitmeliyim. Bir saat mi? Evet. Arsane de olayı... Verdiğiniz bilgilerle bu kadar kısa sürede çözmüş olmalı. Arsene Lüpen'e verdiğim bilgiler mi? Arsene Lüpen, Horace Belmont. Hangisini tercih ederseniz. İkisi de aynı kişi. Biliyordum. Alçak herif. Bir düşünelim. Dün gece saat 10 sıralarında Lüpen'in uzun süredir arayıp bulamadığı bilgileri ona kendiniz anlattınız. Davet boyuna düşünüp şifreyi çözmüş, gecede adamlarını toplayıp kalenizi soymuş olmalı. Benim de onun kadar hızlı olmam gerek. Odanın içinde bir uçtan diğer uca yürüdükten sonra bir koltuğa oturup bacak bacak üzerine attı ve gözlerini kapadı. Divan ne yapacağını bilemiyordu. Uyuyor mu yoksa düşünüyor mu diye düşündü. Birkaç talimatta bulunmak üzere dışarı çıktı. Odaya geri döndüğünde dedektif dizlerinin üzerine çökmüş perdenin önündeki halıyı inceliyordu. Nedir o diye sordu. Buraya mum damlamış. Doğru, oldukça da yeni görünüyor. Merdivenlerin başında ve Arsene kırdığı cam dolabın etrafında da aynı izlerden var. Dolabın içindekileri alıp daha sonra bu kanepenin üzerine bırakmış. Bunlar ne demek oluyor? Yalnızca çaldıklarını iade etmiş demek oluyor. Asıl konumuz bu değil. Bu yakınlarda bir kilise var mı? Dick Rollo'nun mezarının bulunduğu eski bir kilise var. Şoförünüze bizi kilisenin önünde beklemesini söyleyin. Şoförüm henüz dönmedi. Dizi tünelin kiliseye çıktığını mı düşünüyorsunuz? Bana bir el feneri ve bir merdiven bulabilir misiniz? El feneri ve merdiven mi istiyorsunuz? Evet, istemesem sormazdım. Divanne, Sherlock Holmes'un bu tuhaf tavırları karşısına rahatsız olsa da istediği el feneri ve merdiveni getirtti. Merdiveni kütüphanenin olduğu yere, Tiber Mesnil yazısının soluna yerleştirin. Divanne denileni yaptı. ''Biraz daha sola, biraz sağa. Tamam, şimdi tırmanın. Bütün harfler kabartma, değil mi?'' ''Evet. Önce H harfini oynatmayı deneyin.'' Divanlı harfi oynatmayı başarıp, ''Sağa doğru dönüyor. Bunu nereden bildiniz?'' dedi. Herlock Holmes bu soruya cevap vermeyip talimatlarına devam etti. ''Şimdi sıra R harfinde. Kapı sürgüsünü oynatır gibi... Onu da hareket ettirmeyi deneyin. Divanne harfi hareket ettirdi ve bir tık sesi duyuldu. Güzel. Şimdi merdiveni Tibermesin yazısının sağ tarafına doğru kaydırın lütfen. Eğer yanılmıyorsam L harfinin geçi de açması gerekiyor. Biraz gösterişli bir şekilde harfe oynayan Divanne merdivenden düştü. Tibermesin yazısının tam altında yerde yatarken tünelin kapısı açıldı. İyi misiniz bayım? diye sordu Herlock lakşı sakince. İyiyim, yalnızca şaşkınım. Nasıl oluyor da harfler hareket edin tünel açılıyor? Surin'in kitabında bahsettiği formüyle uyguladık. H döner, R hareket eder ve L açar. 4. Henry'nin o hanımefendiyle buluşabilmesi de bu şekilde olmuştur. Peki ya 16. Louis? 16. Louis fevkalade bir demirci ve kilit ustasıydı. Kilitler hakkında yazdığı söylenen bir kitap okumuştum. Harflere gelince, kralın yazdığı kağıtta 3, 4, 11 yazıyordu. Yani 3. 4. ve 11. harfler. Anlıyorum, lüpenin dışarı nasıl çıktığı belli oluyor. Fakat içeri nasıl girdiğini hala bilmiyoruz. Herlock Shoms el fenerini yakıp tünele girdi. Bakın, bütün mekanizma buradan görülebiliyor. Yalnızca hareketlerin tersini yapmak gerekiyor. Lüpen de buradan kilidi açmış olmalı. Bunu kanıtlayabilir misiniz? Elbette. Yağ izlerini görüyor musunuz? Mekanizmanın biraz yağlanması gerektiğini düşünmüş olmalı. Diğer gülüşten de haberi var mıydı yani? En az benim kadar haberdardı. Beni takip edin. Karanlık tünele mi gireceğiz? Korkuyor musunuz? Hayır. Yolu bulabileceğimizden emin misiniz? Gözüm kapalı bulabilirim. Her biri 12 basamaktan oluşan dört merdivenden indiler. Uzun koridorda ilerlerken duvardaki tadilat izlerini gördüler. Bazı yerlerde tavandan su geliyordu ve yerler ıslaktı. "Havuzun altından geçiyoruz." dedi Divanle gergin bir şekilde. Yolun sonundaki 48 basamaktan oluşan merdiveni zorlukla çıktıktan sonra kayalığın içine bir odacağı vardılar. Yol burada bitiyordu. ''Alçak! Yol burada bitiyor. Bu iş gittikçe küçük düşürücü olmaya başladı.'' dedi Shoms. Divanne, ''Geri dönelim. Ben göreceğimi gördüm.'' dedi. İngiliz dedektif etrafı incelediğinde odadaki mekanizmanın bir benzerinin burada da olduğunu fark etti. Aynı üç harfi hareket ettirdikten sonra girişteki granit açıldı. Bu granit Dükroyo'nun mezar taşıydı ve üzerine aynı kabartma harfleriyle Tiber Meslil yazıyordu. Eski kilisenin içindeydiler. Ve Tanrı'ya ulaşırız. Yani tünelin diğer ucu kilisele demek oluyor. Dez dedektif. Bütün bunları bu cümleden mi anladınız? Bu cümleye gerek bile yoktu. Milli kütüphanede bulunan kitaptaki planda tünelin bir ucu daire, diğer ucu ise haç işaretiyle gösterilmiş. Fakat bu haç işareti öyle zedelenmiş ve silinmiş ki ancak büyüteçle görülebiliyor. Daire şekli kuleyi haç işareti bu kiliseyi gösteriyor. Zavallı divane duydukları karşısına şaşkınlığını gizleyemiyordu. Bu inanılmaz bir şey. Gerçek olamayacak kadar da basit. Nasıl oldu bunu daha önce kimse anlayamadı? Çünkü şimdiye kadar kimse gerekli şeyleri bir araya getirmedi. İki kitap ve iki cümle. Yalnızca Arsene Lippen ve ben bunu düşündük. Pedergelis ve ben bütün bunları biliyor olmamıza rağmen... Bay divane... Bazı bilmeceleri herkes çözemez. Sizin 10 dakikada yaptığınızı 10 yıldır yapmaya çalışıyorum. Ben alışkanım. Kiliseden çıktıklarında onları bir otomobilin beklediğini gördüler. Fakat bu benim otomobilim. Sizin mi? Şoförünüzün henüz dönmediğini söylemiştiniz. Otomobile yaklaştılar ve divanle şoföre, "Edward, buraya gelmeni sana kim söyledi?" dedi. Bay Belmont söyledi efendim. Belmont mu? Onu nerede gördün? Tren istasyonunda efendim. Kiliseye gelmemi söyledi. Ne için? Sizi ve arkadaşınızı beklemek için. Divan ve Herlock Shoms birbirlerine baktılar. Olayı hemen çözeceğinizi tahmin etmiş olmalı. Nazik bir davranış, dedi Divan. Dedektifin ciddi suratında bir anlık da olsa bir gülümseme görüldü. Bu nazik davranış hoşuna gitmişti. Zeki bir adam olduğunu gördüğümde anlamıştım. Onu gördünüz mü? İstasyonundayken kaleye doğru giderken yolda karşılaştık. Onun Horace Belmont yani Arsene Lupin olduğunu biliyor muydunuz? Bilmiyordum. Fakat tahmin etmem zor olmadı. Ve kaçmasına izin verdiniz öyle mi? Elbette. Yanımızdan jandarmalar geçiyordu hatta. Kahretsin. Elinizdeki fırsatı kullanmanız gerekirdi bayım. ''Bakın bayım, Arsene Lupin gibi rakipler karşısında elime geçen fırsatları değerlendirmem. O fırsatları ben yaratırım.'' Hazır Arsene Lupin onlar için bir araç göndermişken hep birlikte binip tren istasyonuna gittiler. Divanne araçta küçük bir paket buldu. ''Bu da nedir?'' ''Ah bu sizin için bayım.'' diyerek paketi Sherlock Holmes'a uzattı. ''Bana mı?'' ''Evet, üzerinde Arsene Lupin'den Sherlock Holmes'a yazıyordu.'' Dedektif paketi açtığında içinde bir saat olduğunu gördü. Bu onu sinirlendirmiş gibi duruyordu. Divanne ''Bir saat ne demek oluyor bu?'' diye sordu. Dedektif cevap vermedi. ''Divanne bu sizin saatiniz. Arsene Lupin saatinizi size geri veriyor. Bu inanılmaz. Arsene Lupin Sherlock Holmes saatini çalmış. Bu gerçekten de komik. Kusura bakmayın kendime engel olamıyorum.'' diyerek kahkahalara boğuldu. Biraz kendine geldikten sonra ciddi bir ses tonuyla ''Gerçekten de zeki bir adam.'' dedi. İngiliz elektif kıpırdamıyordu. Tren istasyonuna giderken tek bir kelime bile konuşmadan dışarıyı izledi. Sessizliği en şiddetli öfkeden bile daha tedirgin ediciydi. Tren istasyonuna geldiklerinde sakince fakat az da olsa öfkesini belli ederek şöyle dedi. ''Evet, zeki bir adam olduğu doğru.'' Bir gün şu an size uzattığım elini onu bizzat yakalayacağım Bay Divan'la. Arsene Lüpen ve Sherlock Shoms bir gün tekrar karşılaşacak. Dünya küçük. Karşılaştığımız gün... Kitabımız burada sona eriyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dilerim.